2. parça Kendime giden uzun yol. Paris, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika ve Hollanda. Buralara yaptığım ilginç yolculuklar ve göçebe hayatım aslında beni mutlu etti ve çok yararlı oldu. Fakat insan ne kadar dolaşırsa dolaşsın, nereye gidersek gitsin dönüp geri gelebileceği bir yer istiyor. Bütün dünyaya yaptığım bu yolculukları aslında kendi arzumla değil de daha çok kovalandığım için Kaçmak zorunda olduğum için yaptığımı bugün çok daha iyi anlıyorum. Okul yıllarımdan bu yana küçük bir kütüphane, resimler ve hatıralarla dolmuş, yazdıklarımın müsveddeleri büyük paketlerde birikmişti ve valizlerimde sürekli bu sevdiğim yükle dünyayı dolaşmam mümkün değildi. Bu nedenle bir yana da küçük bir daire tuttum. Ancak bu gerçek bir evden ziyade Fransızların dediği gibi konaklamak için kullanılan geçici ikinci bir evdi. Çünkü Dünya savaşına kadar geçici ve eğreti bir şekilde yaşama duygusu yavaş yavaş tüm hayatıma hakim olmuştu. Yaptığım her şeyde asıl yapmak istediğimin, doğru olanın bu olmadığını söylüyordum kendime. Çalışmalarımı daha sonraki çalışmalarımın öncüsü, provası olarak görüyordum. Kadınlarla ilişkim de bundan farklı değildi. Bu şekilde hiçbir şeye karşı tam bir sorumluluğum olmadığı duygusunu yaşıyor, aynı zamanda hiçbir şey düşünmeden tatmanın, denemenin ve zevk almanın Amatör ruhunu hissediyordum. Benim yaşımda olanlar çoktan evlenip çoluk çocuğa karışmış, önemli mevkilere gelmiş ve bütün güçlerini ortaya koymuşken, ben kendimi hala önünde daha uzun zamanı olan, yolun başında genç bir insan olarak görüyor, herhangi bir şeye tam olarak kendimi vermekten kaçınıyordum. Nasıl ki işimi asıl yapacaklarımın bir ön çalışması, edebiyat dünyasındaki varlığımı bildiren bir kart vizit gibi görüyorsam, Dairemde bir süreliğine adresim olmaktan öteye gitmeyecekti. Özgürlüğümü yüksek giderlerle kısıtlamak istemediğimden dairemin kent dışında ve küçük olmasına dikkat ettim. Mobilyalarım da baba evindekiler gibi özel ve pahalı değildi. Çünkü onları yıllarca kullanmak niyetinde değildim. Oysa evimizdeki mobilyaların üzerleri hep örtülüydü. Ancak misafir geldiğinde bu örtüler çıkarılırdı. Bir yana da sürekli kalmayı ve bu şekilde duygusal olarak bir yere bağlanmayı özellikle istemedim. Yıllar yıla kendimi böyle geçici, göçebe bir yaşama alıştırmaya çalışmam bir hata gibi gelmişti. Ancak sonraları kurduğum her yuvayı terk etmek zorunda kaldığımda ve etrafımdaki her şeyin yıkıldığını gördüğümde o gizemli hiçbir yere bağlanmama duygusunun bana yararlı olduğunu fark ettim. Erken öğrendiğim bu duygu, her türlü kaybı ve vedayı kolay karşılamamı sağlıyordu. Bu ilk dairemde henüz fazla değerli bir eşyam yoktu. Fakat Londra'dayken aldığım Blake'in kara kalem çalışması ve Goethe'nin o güzel el yazısıyla yazdığı, daha lisedeyken başladığım el yazmaları koleksiyonumun en güzel parçalarından biriydi. En güzel şiirlerinden biri duvarımı süslüyordu. Lisedeyken nasıl edebiyat grubumuzla şiirler yazıyorduysak, Aynı grupla şairlerin, tiyatro oyuncularının ve şarkıcıların imzalarını almak için de uğraşırdık. Ancak aramızdakilerin çoğu okul biter bitmez şiir yazmaktan vazgeçtiği gibi bu faaliyetten de vazgeçmişti. Oysa benim dehaların yeryüzüne vuran gölgelerine olan tutkum gittikçe artarak derinleşmişti. Artık salt imzalar beni ilgilendirmiyordu. Bir sanatçının uluslararası alanda aldığı ödüller de beni ilgilendirmiyordu. Benim aradığım yazıların ya da çizimlerin taslakları ve ilk haliydi. Çünkü bir sanat eserinin oluşumundaki sorunlar gerek biyografik gerekse psikolojik sorunlar her şeyden daha önemliydi. Bir mısra ya da bir melodi görünmezin, bilinmeyenin içinden, bir dehanın hayal gücünden ve içgüdülerinden çıkıp yazıya dönüştüğünde yeryüzünde ölümsüzleştiği için geçişin o gizemli saniyeleri sanatçının büyük emek vererek Kendinden geçerek yarattığı ilk karalamalarından başka nerede dinlenebilir ya da incelenebilir? Bir sanatçıyı sadece bitirdiği eserini okuyarak yeterince tanıyamam. Göte'nin de dediği gibi büyük yapıtları çok iyi anlayabilmek için onların yalnızca mükemmel halini değil, mükemmelliğe giden oluşumlarını da incelemek gerekir. Örneğin Beethoven'ın vahşi ve sabırsız karalamalarının Düzensiz ve karmaşık başlamış eğri bürü motiflerinin arasına birkaç kalem darbesiyle çiziktirdiği olağanüstü güçlerle dolu doğasının yaratıcı öfkesini görmek beni etkiler. Çünkü ona bakmak beni hem düşünsel hem de fiziksel olarak heyecanlandırır. Yazılıp silinmekten yazboz tahtasına dönmüş bir sayfaya başkalarının mükemmel bir tabloya baktığı gibi büyülenmiş ve sevdalanmış gibi bakabilirim. Balzak'ın düzeltmeler yaptığı, hemen her cümlesini parçaladığı, her satırını değiştirdiği, beyaz, boş kenarını çizikler, işaretler ve kelimelerle doldurduğu bir sayfası, onun adeta bir volkan gibi patladığını düşündürür bana. Yıllardır çok sevdiğim herhangi bir şiirin ilk müsveddelerini, dünyaya ayak bastığı ilk halini gördüğümde dini bir saygıyla dolar içim. Ona dokunmaya bile cesaret edemem. Böyle yapraklardan birkaçına sahip olmaktan duyduğum gururun yanı sıra onları araştırmam, açık artırmalara katılmam ve katalogları karıştırmam ayrı bir heyecan veriyordu. Bu arayışlarım sayesinde nasıl heyecanlı saatler ve heyecan verici rastlantılar yaşadım. Örneğin bir yere bir gün gecikirsiniz. Başka bir yerde çok değerli bir parçanın sahte olduğu anlaşılmıştır. Sonra bir mucize olur. Mozart'ın el yazmalarının küçük bir tanesini bulursunuz. Ama müziğin bir parçası kesilmiş olduğundan sevinciniz yarım kalır. Derken birdenbire 50 ya da 100 yıl önce sevimli bir vandalın kestiği bu parça Stockholm'deki bir açık artırmada ortaya çıkar. Parçayı birleştirdiğinizde Arya, Mozart'ın 150 yıl önce yazdığı hale gelir. O tarihlerde edebiyattan kazandığım böyle şeyleri satın almaya yetmiyordu. Ancak böyle değerli bir şeye sahip olmak için başka zevklerden vazgeçmenin alınan parçanın verdiği mutluluğu nedenle artıracağını her koleksiyoncu bilir. Ayrıca tüm edebiyatçı dostlarımı katkıya çağırmıştım. Roland bana Jean Christophe'un bir cildini, Rilke en popüler eseri olan Die Weise von Liebe und Tod'u, Claudiel, Lanons, Feta Magie, Gorki büyük bir taslağını, Freud bir araştırmasını vermişti. Hepsi de bu el yazmalarını hiçbir müzenin benim kadar iyi koruyamayacağını biliyordu. Bunlar kadar olmasa da bana mutluluk veren diğer birçok şeyle beraber çoğu rüzgarla dört bir yana savrulup gittiler bugün. Edebiyat müzesi için çok özel ve çok değerli bir parçanın kendi koleksiyonumda değilse bile oturduğum semtte bir yerde olduğunu çok sonra rastlantı sonucu öğrendim. Oturduğum dairenin üstündeki mütevazi dairelerden birinde kır saçlı, yaşlı bir kız oturuyordu. Piyano öğretmeniydi. Bir gün merdivenlerde karşılaştığımızda öğrencilere verdiği piyano derslerini ister istemez aşağıdan duymak zorunda kaldığım için üzgün olduğunu ve öğrencilerinin pek de mükemmel olmayan çalışmalarının beni rahatsız edip etmediğini sordu. Kısa sohbetimiz sırasında annesiyle birlikte oturduğunu, ve 80 yaşında gözleri pek iyi görmeyen annesinin Göten'in özel doktoru Doktor Fogel'in kızı olduğunu ve bizzat Göten'in 1830 yılında Atelier von Göthe ile onu vaftiz duyundan çıkardığını öğrendim. Heyecandan başım dönmüştü. 1910 yılında Göten'in kutsal bakışlarının değdiği bir insan hala hayattaydı. Benim için dâhilerin yeryüzünde bıraktıkları her ize sahip olmak saygı duyduğum olağanüstü bir şeydi. El yazmalarının dışında değerli insanlara ait bulabildiğim her türlü eşya ve nesneyi topluyordum. Evimin bir odasını çok sonra ikinci yaşamımda değiş yerindeyse tapınacağım bir mekana haline getirmiştim. Bir köşede Beethoven'ın yazı masası ve ölüm döşeğindeyken Strek ellerle hizmetçi kıza para çıkartmak için uzandığı küçük kilitli çekmece duruyordu. Mutfak defterinden kopmuş bir yaprak ve beyazlaşmış saçlarından bir bukle de oradaydı. Göte'ye ait bir tüy kalemi şeytana uyup da elime almamak için yıllarca can bir fanus içinde sakladım. Fakat Göte'nin koyu, yuvarlak gözlerini görmüş ve sevgiyle bakmış bir insan, nefes alan bir varlık bu cansız nesnelerle kıyaslanamazdı. Weimar'ın o olağanüstü dünyasını, kent dışında Koh Caddesi 8 numaradaki eve bağlayan bu yaşlı kadın her an kopabilecek tek bağdı. Bayan D. ziyaret edebilir miyim diye sordum. Yaşlı bayan beni memnuniyetle kabul etti. Odasında ölümsüz Göte'ye ait bazı eşyalar vardı. Yaşlı kadının çocukluk arkadaşı olan Göte'nin torunu vermişti. Bir zamanlar Göte'nin masasında durmuş olan bir çift şamdan ve Göte'nin Weimar... Freinplein'deki evinden birkaç parça. Fakat en büyük mucize, zayıf ve beyaz saçlarını sade bir başlıkla örtmüş, kırış kırış olmuş ağzıyla, peyindeki evde, Almanların en büyük şairinin dünyayı sonsuza dek terk edişinden bu yana hiç dokunulmayan ve bugün müze haline getirilmiş o evde geçirdiği ömrünün ilk 15 yılını zevkle anlatan bu yaşlı kadının varlığıydı. Bütün yaşlı insanlar gibi o da gençlik dönemini büyük bir nesnellikle görebiliyordu. Göte Derneği'nin çocukluk arkadaşı Atilya von Göte'nin aşk mektuplarını daha şimdiden yayınlayarak bir sırrı açığa vurmasına duyduğu öfke beni derinden etkilemişti. Daha şimdiden derken Atilya'nın 50 yıl önce öldüğünü unutmuştu. Onun için Göte'nin sevgili doğru torunu hala hayattaydı ve daha gençti. Bizim için geçmişte kalmış, efsane olmuş şeyler onun için hala gerçekti. Onun yanındayken kendimi hayaletler dünyasındaymış gibi hissediyordum. Bu taştan evde oturuyor, telefonla konuşuyor, elektrikli lamba kullanıyor, mektuplarımı taktilo yazdırtıyordum ancak 20 basamak yukarı çıktığımda başka bir yüzyıla girmiş gibi oluyor ve kendimi Göte'nin yaşadığı dünyanın kutsal gölgesinde buluveriyordum. Sonraları beyaz saçlı, Kahramanlar ve Tanrılar dünyasına yükselmiş çok kadınla karşılaştım. Lisin sert, disiplinli, ancak yine de davranışları coşkulu kızı Kozima Wagner, Nietzsche'nin ufak tefek, cilveli ve işveli kız kardeşi Elizabeth Förster, Alexander Herzl'ın çocukken sık sık Tolstoy'un kucağında oturmuş kızı Olga Monod, yaşlı George Brandon, Walt Whitman, Plobert, Dickens, ya da Richard Strauss'la karşılaşmasını. Richard Wagner'i ilk görüşünü anlatırken dinledim. Fakat beni en çok Göte ile göz göze gelmiş son canlı olan bu yaşlı kadın etkiledi. Belki de bu nedenle başına Göte'nin şefkatli elinin değdiği birini tanıyan en son kişi benim diyebilirim. Yolculuklarım sırasında durup dinleneceğim bir yer bulmuştum. Ancak aynı tarihlerde bulduğum bir başka yuvam... 30 yıldır bütün yapıtlarımı koruyan ve teşvik eden yayın evim daha önemliydi. Böyle bir seçim, bir yazarın yaşamında önemli bir karar demektir ve ben bu kararın çok isabetli bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bundan birkaç yıl önce edebiyata meraklı, kültürlü bir kişi ve hatta küçümsenmeyecek bir şair olan Alfred Walter Heimel, servetini at yarışlarına değil, düşünsel bir alana yatırmaya niyetlenmiş, ve Almanya'da bir yayın evi kurmaya karar vermişti. Her yerde olduğu gibi Almanya'da da yayıncılık ticari temel üzerine kuruluyordu. Ancak o maddi kazancı düşünmeksizin hatta başlangıçta zarar etmeyi bile göze alarak bir kitabın ne kadar satacağını değil içerdiği değeri temel alıyordu. Hiçbir edebi değeri olmayan kitapları satış şansı ne kadar yüksek olursa olsun basmıyordu. Buna karşın özgün ve güç anlaşılır eserleri destekliyordu. Sadece sanat için ve özgün biçimde yazılmış eserleri toplayan ve başlangıçta gerçek sanatseverlerden oluşan dar bir okuyucu kitlesine sahip olan bu yayın evi diğerlerinden ayrı olmaktan duyduğu gururla kendine Ada adını verdi. Sonra ismi Ada Yayın Evi oldu. Burada hiçbir kitabın basımında ticari amaç güdülmeyecek, her edebiyat yapıtının dış yapısı iç mükemmelliğine uygun bir biçimde olacaktı. Böylece bir eserdeki başlık, dizgi, yazı karakteri ve kağıdın cinsi her defasında ayrı bir sorun olurdu. Broşürler ve mektup kağıtları bile bu titiz yayın evi için tutkulu bir iş haline gelirdi. Örneğin, 30 yıl boyunca kitaplarımda tek bir baskı hatasına, ya da yayın evinin gönderdiği mektuplarda hatalı tek bir satıra rastladığımı hatırlamıyorum. Her şeyde en ufak bir ayrıntıda bile örnek olma hırsı vardı. Hoffman, ve Rilke'nin şiir kitapları yayın evinde bir araya gelmişti ve onların varlığıyla yayın evinin sadece en kaliteli eserleri basacağı belli olmuştu. Bu nedenle 26 yaşındayken yayın evinin sürekli yurttaşlığına kabul edilmekten duyduğum sevinci ve gururu tahmin edebilirsiniz. Buraya ait olmak, buranın bir yazarı olmak, dışarıya karşı edebiyat açısından bir yükseliş anlamına geldiği gibi benim için de çok büyük bir sorumluluk demekti. Bu seçkin çevreye adım atan kişi kendini eğitmeyi ve alçak gönüllü olmayı öğrenmek zorundaydı. Edebiyata hafife almasına, gazeteciler gibi aceleci davranmasına izin yoktu. Çünkü Ada Yayın Evi'nin monogramı başlangıçta binlerce, sonraları yüz binlerce kişi için bir kitabın hem içerik hem de mükemmel basım tekniği açısından bir garanti demekti. Bir yazar için genç yaşta işe yeni başlayan bir yayın eviyle yola çıkmak ve onunla birlikte büyümek ve kendisini geliştirmek kadar sevindirici bir şey olamaz. Sadece böyle ortak bir gelişim sayesinde, yazar eseri ve okur dünyası arasında organik bir bağ kurulabilir. Ada Yayın Evi'nin yöneticisi Profesör Kippenberg ile kısa zamanda kurduğumuz samimi dostluk karşılıklı koleksiyon tutkumu sayesinde daha da güçlendi. Çünkü birlikte geçirdiğimiz bu 30 yıl boyunca Kippenberg'in Göte koleksiyonu benim imza koleksiyonuma paralel gelişti ve hiç kimsenin sahip olamayacağı bir düzeye geldi. O bana çok değerli önerilerde, çoğu zamanda değerli uyarılarda bulunuyordu. Ben de kendisine yabancı ülkelerin edebiyatları hakkında önemli ipuçları veriyordum. Böylece işe fil dişi kulesi olarak başlayan ve milyonlarca baskısıyla devasa bir dünya kentine benzeyen ada, Almanya'nın evlerinin en önemlilerinden biri haline gelmişti. Ve bu benim önerimle olmuştu. 30 yılda nereden nereye gelmiştik? O küçük yayın evi Almanya'nın en büyük yayın evlerinden biri olmuş, başlangıçta küçük bir çevrenin tanıdığı yazarsa Almanya'nın en çok okuduğu yazar haline gelmişti. İkimiz arasındaki bu mutlu ve doğal bağın kopması ancak bir dünya felaketi ve zalim bir yasa gücüyle mümkündü. İtiraf etmeliyim ki kitaplarımda o güvenli monogramı görememek bana evimi ve vatanımı terk etmekten daha zor gelmişti. Artık yolum açılmıştı. Neredeyse çok erken yaşlarda yayın hayatına girmiş olmama rağmen 26 yaşına geldiğimde ortaya gerçek bir yapıt koymadığıma inanıyordum. Gençlik yıllarımın en büyük kazanımı olarak gördüğüm, dönemin en yaratıcı insanlarıyla olan dostluğum garip bir şekilde üretkenliğimi engellemişti. Gerçek değer nedir? O kadar iyi biliyordum ki yazmaktan çekinir olmuştum. Bu çekingenliğim nedeniyle, Çeviriler dışındaki çalışmalarım novella ve şiir gibi küçük formatların dışına çıkmıyor ve bir romana başlamaya cesaret edemiyordum. Bu cesaretsizliğim tam 30 yıl sürdü. Daha geniş, uzun bir esere kalkışmam dram türünde oldu. Ve bu ilk denemeyle daha büyük bir şey denemeye cesaret ettim. Bazı uygun koşullarda beni bu konuda destekliyordu. 1905 ya da 1906 yazında dönemin üslubu doğrultusunda Nazım şeklinde, Antik tarzda bir dram yazdım. Adı Teze ait'ti. Artık sadece biçim olarak geçerli olan bu eser hakkında ne düşündüğüme gelince, tıpkı 32 yaşından önce yazdığım diğer eserler gibi onu da ikinci kez bastırmadım. Ancak bu oyun yine de kişisel dünyamın belli noktalarını yansıtıyordu. Örneğin ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther'i değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'u, Calvin'i değil Castello'yu tutmuşumdur. İşte bu nedenle o dönemde kahraman olarak Akilius'u değil, onun en silik rakibi Tiazait'sı. Gücü ve hedefinden emin olan ve başkalarına acı çektirene değil, acı çekeni kahraman olarak seçtim. Bitirdiğim dramı bir oyuncuya, hatta yakın bir dostuma göstermedim. Yunan kostümleriyle oynanan, kafiyesiz, yalın mısralarla yazılmış bir dramın, Sophocles ya da Shakespeare'in elinden çıkmış bile olsa, gişe hasılatı yapmayacağını bilecek kadar tecrübeliydim. Birkaç kopya yapıp öylesine büyük tiyatrolara gönderdim. Sonra da tamamen unuttum. Bu nedenle takriben üç ay sonra Berlin Kraliyet Tiyatrosu'ndan gelen bir zarfı görünce çok şaşırdım. Rusya Devlet Tiyatrosu'yla ne ilgim olabilir ki dedim kendi kendime. Mektupta eskiden en büyük Alman aktörlerden biri olan Ludwig Barney, tiyatronun müdürü sıfatıyla eserden çok etkilendiğini, repertuara almak istediğini, ve Akelius rolünün Adelbert Matkovski için uzun zamandır aradığı rol olduğunu yazıyordu. Bu nedenle oyunun galasının Berlin Kraliyet Tiyatrosu'nda olması için iznimi rica ediyordu. Sevinçten neredeyse kalbim duracaktı. Alman ulusunun o tarihte iki dev oyuncusu vardı. Bunlardan biri Adelbert Matkovski, diğeri Josef Kainz'dı. Birincisi Kuzey Almanyalıydı. Doğal yeteneği ve etkileyici oyunculuğuyla eşsiz bir aktördü. İkincisi Viyanalı Josef Kains, ince zekası, eşsiz konuşma sanatı, sözcükleri çarpıcı ve pırıltılı kullanmadaki ustalığıyla muhteşemdi. Ve şimdi Matkovski, benim figüme hayat verecekti, benim yazdığım mısraları konuşacak, Alman İmparatorluğu'nun başkentinin en seçkin tiyatrosunda benim oyunumu tanıtacaktı hiç düşünmediğim eşsiz bir tiyatro kariyeri önümde açılmış görünüyordu. Ama perde açılmadan bir oyuna sevinmemek ve beklenti içinde olmamak gerektiğini o günden sonra öğrenmiş oldum. Gerçekten de provalar ardı arkası kesilmeden başladı. Ve arkadaşlarım Matkovski'nin benim mısralarımı okurken daha önce hiç olmadığı kadar büyüdüğü, olağanüstü erkeksi göründüğü konusunda beni inandırdılar. Berlin'e giden yataklı trende yerimi ayırtmıştım ki son dakikada gelen bir telgrafta Matkovski'nin hastalığı nedeniyle oyunun ertelendiği bildirildi. Bunun herhangi bir bahane olduğunu sandım. Tiyatrolar belli bir tarihe uyamadıklarında ya da bir sözü yerine getiremediklerinde böyle bahaneler uydururlardı. Fakat sekiz gün sonra gazeteler Matkovski'nin öldüğünü yazdı. Mısralarım Muhteşem konuşan, dudaklarından dökülen son sözleri olmuş. Buraya kadarmış dedim kendi kendime. Gerçi şimdi başka iki ünlü saray tiyatrosu, Dresden ve Kassel oyunu istiyordu. Ancak artık hevesim kırılmıştı. Matkovski'den sonra Akilius'u iyi oynayabilecek bir kimse düşünemiyordum. Fakat hiç beklenmedik bir haber geldi. Bir sabah bir arkadaşım beni uyandırıp, Joseph Kainz tarafından gönderildiğini söyledi. Bir rastlantı sonucu okuduğu oyunumda kendisi için bir rol bulmuş. Matkovski'nin oynamak istediği Achilles rolünü değil, onun trajik rakibi Tiazaits'ı oynamak istiyormuş. Derhal Burg tiyatrosu ile irtibata geçeceğini söylemiş. Tiyatronun müdürü olan Schlenda, dönemin gerçekçilik akımının öncüsüydü. Berlin'den Viyana'ya gelmişti ve tiyatroyu Viyanalıları kızdırmak pahasına realist ilkelere göre yönetiyordu. Bana yazdığı mektupta oyunumu ilginç bulduğunu, ancak kaladan sonra ilgi görmeyeceğini söylüyordu. Buraya kadarmış dedim yine kendi kendime, yapıtıma karşı duyduğum kuşkuyla. Kainsa çok öfkelenmişti. Hiç vakit kaybetmeden beni evine davet etti. Lisedeyken ellerini ayaklarına kapanacak kadar sevdiğimiz, gençlik yıllarımızın ilahı karşımdaydı. Bedeni bir tüy gibi kıvraktı. Zeki bakışlı ve muhteşem kara gözlerinin aydınlattığı bu yüz, olsa olsa ellisindeydi. Onu konuşurken dinlemek bir zevkti. Her bir sözcük, özel bir sohbette dahi ağzından mükemmel bir şekilde çıkıyor. Her sessiz harf yontulmuş gibi pırıl pırıl, her sesli harf canlı ve net dökülüyordu dudaklarından. Bugün bile ilk kez ondan dinlediğim bazı şiirleri, onun heceleri tek tek vurgulayan... O güçlü, mükemmel tempolu, coşkulu sesini duymadan okuyamam. Alman dilini ondan dinlediğim zaman aldığım zevki başka hiçbir zaman duymamışımdır. Tanrı gibi taptığım bu adam, oyunumu sahneye koyduramadığı için benim gibi genç bir insandan özür diliyor, aramızdaki iletişimi koparmamızı söylüyordu. Benden bir ricası olduğunu, az kalsın gülümseyecektim, Kains benden bir şey rica ediyordu. Benden bir ricaz olduğunu belirtti. Şu sıralar turnedeydi ve elinde tek perdelik iki oyun vardı. Bir oyuna daha ihtiyacı vardı. Aklından küçük bir oyun geçiyordu. Nazım biçiminde, kademeli lirik şeklinde muhteşem konuşma tekniği sayesinde Alman tiyatro sanatında eşsiz biriydi. Bir solukta oynayabileceği ve kendi gibi soluğunu tutmuş seyircilere sunabileceği bir oyun. Kendisi için böyle tek perdelik bir oyun yazamaz mıydım? Deneyeceğime söz verdim. Göte'nin de dediği gibi istek bazen edebiyatı yönlendirebilir. Dönüşüme uğrayan komedyen isimli tek perdelik bir oyun tasarladım. İki tane lirik dramatik monolog eklenmiş, rokoko döneminde geçen tüy gibi hafif bir oyundu. Farkında olmadan her sözcükte büyük bir tutkuyla Kainz'ın doğasını ve hatta konuşma tarzını göz önünde bulundurmuştum. Böylece hesapta olmadan elime aldığım bu oyun, çabuk yapılan bir iş değil, tam aksine büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğim ve tesadüfen beni de mutlu eden bir iş oldu. Üç hafta sonra Kainz'a hemen hemen bitmiş olan taslakları ve ilave ettiğim Aryalardan birini gönderdim. Kainz çok heyecanlanmıştı. Hemen müsveddeleri açıp o Arya'yı iki kez okudu. İkinci okuyuşunda mükemmelliği yakalamıştı bile. Tamamlamak için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğumu sordu. Sabırsızlığı gözlerinden okunuyordu. Bir ay dedim. Çok uygun, tam zamanında dedi. Şimdi birkaç haftalığına Almanya turnesinde olacaktı. Dönüşünde derhal provalara başlamalıydık çünkü bu oyun Burg tiyatrosunda oynanmalıydı. Sonrasında da nereye giderse gitsin bu oyunu hep repertuarına alacağına dair bana söz verdi. Oyunun kendisine tıpatıp uyduğunu söyledi. Tıpatıp. Arka arkaya üç kez elimi dostça sıkarken bu sözü tekrarladı. Anlaşılan turnuva çıkmadan önce Burg teatrosunda tantana yapmıştı. Çünkü bizzat tiyatro müdürü beni telefonla arayıp bir perdelik oyunun müsveddelerini göndermemi rica etti ve oyunu kabul ettiğini söyledi. Gaysın yanı sıra Burg Tiyatrosu'nun diğer oyuncularına metinler verildi. Yine çok çabalamadan turnayı gözümden vurmuş gibiydim. Kentimizin gururu Burg Tiyatrosu ve Burg Tiyatrosu'nda Duse'nin yanında dönemin en büyük tiyatro sanatçısı benim bir eserimi oynayacaktı. Yeni başlayan biri için neredeyse aşırı fazlaydı. Şimdi tek bir tehlike vardı, o da Kains, ben eseri tamamlamadan önce fikir değiştirebilirdi. Ama bu da çok uzak bir ihtimaldi. Artık sabırsızlanan bendim. Sonunda gazetelerde Yosef Kainz'ın turneden geri döndüğünü öğrendim. Gelir gelmez rahatsız etmemek için nezaketen iki gün bekledim. Fakat üçüncü gün bütün cesaretimi toplayarak Kainz'ın kaldığı Hotel Zahir'e gittim ve gayet iyi tanıdığım görevliye, ''Saray tiyatrosu oyuncusu Keynes'a'' diyerek kartımı uzattım. Yaşlı adam şaşırmış bir halde gözlüğünün üzerinden bakarak ''Sayın doktor henüz bilmiyorlar mı?'' ''Hayır, hiçbir şey bilmiyorum.'' dedim. Onu bu sabah erken saatlerde sanatoryuma kaldırdılar. Ancak o zaman öğrendim ki Keynes ağır hasta olarak korkunç ağrılarına rağmen hiçbir şey fark etmeyen seyircilerinin karşısında büyük oyunlarından birini son kez oynadıktan sonra dönmüş. Ertesi gün kanser nedeniyle ameliyat oldu. Gazetede yazılanlardan iyileşeceğini umuyorduk. Onu hasta yatağında ziyaret ettim. Yorgun ve bitkindi. Kara gözleri çökmüş yüzünde her zamankinden daha büyük görünüyordu. Sonsuza dek genç kalacak sanılan ve mükemmel sözcükler dökülen dudaklarının üzerinde kırlaşmış bıyıklarını görünce adeta dehşete kapıldım. Karşımdaki yaşlı ve ölmek üzere olan bir adamdı. Acıyla gülümsedi bana. Yüce Tanrım oyunumuzu oynayacak güç verecek mi? O oyunu oynamak beni iyileştirebilir dedi. Fakat ne yazık ki birkaç hafta sonra tabutunun başındaydık. Bu anlattıklarımdan sonra dram yazmamak için neden direndiğimi ve herhangi bir tiyatroya yeni bir oyun verir vermez kaygılanmaya başladığımı anlamak sanırım güç değil. Almanya'nın en büyük iki tiyatro oyuncusunun son provalarını benim mısralarımla yaptıktan sonra ölmeleri Söylemekten çekinmiyorum, beni batıl inançlı yapmıştı. Ancak birkaç yıl geçtikten ve kendimi toparladıktan sonra tekrar oyun yazmaya başladım. Fakat Burk Tiyatrosu'nun yeni müdürü, muhteşem bir tiyatro uzmanı ve söz sanatı ustası Baron Alfred Berger, oyunumu derhal kabul edince neredeyse korka korka seçkin oyuncu listesini inceledim. Tanrı'ya şükür aralarında ünlü bir oyuncu yok diyerek rahat bir soluk aldım. Kaderin ağını alabileceği kimse yoktu ancak buna rağmen inanılmaz bir şey oldu. Felaketin yüzüne bir kapıyı kapatsanız diğer kapıdan sızmasını bilir. Ben yalnızca oyuncuların başına bir şey gelir diye korkmuştum ancak deniz kıyısındaki ev adlı trajedimin yönetmenliğini üstlenmiş ve senaryoyu hazırlamış olan müdür baron Alfred Berger'i aklıma bile getirmemiştim. Gerçekten de ilk provalar başlamadan iki hafta önce o da öldü. Demek ki tiyatro eserlerimin üzerine çöken uğursuzluk hala gitmemişti. Bu olaydan on yıl sonra, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yeremya ve Balponya adlı eserlerim tüm dünya dillerinde sahneye konduğunda korkumu yenememiştim. 1931 yılında yeni oyunum Yoksul'un kuzusunu tamamladığında bile bile çıkarlarımı göz ardı ettim kendisine okuması için el yazmalarımı gönderdiğim arkadaşım Alexander Moisi'den bir telgraf aldım. Galada başrolü kendisine ayırmamı rica ediyordu. İtalyan asıllı olan Moisi, ana dilinin duygusal tonunu Alman sahnelerine taşımıştı ve o tarihlerde Josef Gains'ın en büyük halefiydi. Dış görünüşüyle büyüleyici, akıllı, canlı, ayrıca iyi yürekli ve coşkulu bir insandı. Oynadığı her esere o büyüleyici doğasından bir şeyler katardı. Bu rol için ondan daha iyisini bulamazdım. Ancak rolü oynamayı teklif ettiğinde Matkovski ve Kainz'ı hatırladım ve gerçek nedeni açıklamadan bir bahane göstererek kabul etmedim. Almanya'nın en büyük oyuncusunun veliahtı olarak gördüğü oyuncuya devrettiği iflant yüzüğünü Kainz'ın ona verdiğini biliyordum. Sonunda o da Kainz'ın yazgısını mı baylaşsın? Ne olursa olsun dönemin en büyük üçüncü tiyatro oyuncusunun da aynı kötü yazgıyı yaşamasına neden olmak istemiyordum. Böylece gerek batıl inancımdan, gerekse ona olan sevkimden, oyunumu en mükemmel şekilde sergileyeceğinden kesinlikle emin olmama rağmen onun oynamasını istemedim. Ancak teklifini reddettiğim, o rölü ona vermediğim ve o tarihten sonra tek bir oyun bile yazmadığım halde onu koruyamadım. En ufak bir suçum olmamasına rağmen hala başkalarının felaketine bir şekilde bulaşıyordum. Biliyorum, hayalet hikayesi anlattığımı düşünüyorsunuz. Matkoski ve Kans'ın başına gelenler kötü bir rastlantı olabilir. Peki ya onlardan sonra olanlar? Rolü kendisine vermediğim ve o tarihten sonra yeni bir oyun yazmadığım halde Moise'nin başına gelenler nasıl açıklanabilir? Olaylar şöyle gelişmişti. Uzun yıllar sonra, burada biraz ileri tarihe atlamak zorundayım, 1935 yılının yazında olacaklardan habersiz Zürih'teyken bir gün aniden, o sıralar Milano'da bulunan Alexander Moisi'den bir telgraf aldım. O akşam beni görmeye Zürih'e geleceğini yazıyor ve mutlaka kendisini beklememi rica ediyordu. ''Tuhaf'' dedim kendi kendime. ''Bu kadar acil ne olabilir?'' Yeni bir oyun yazmamıştım ve yıllardır tiyatroyla ilgilenmiyordum. Fakat tabii ki onu memnuniyetle bekledim. Çünkü bu sıcak ve candan insanı gerçek kardeşimmiş gibi seviyordum. Vagondan koşa koşa indi. İtalyan usulü birbirimize sarıldık. İstasyondan arabaya henüz binmiştik ki büyük bir sabırsızlıkla anlatmaya başladı. Bir ricası vardı, büyük bir ricası. Pirandello onu Kim Bilebilir adlı yeni oyunun galasında oynamasını isteyerek onurlandırmıştı ve gala İtalyan sahnesinde değil, gerçek dünya sahnesi Viyana'da ve Almanca olarak oynanacaktı. İtalyanın böyle büyük bir ustası ilk kez bir oyunu önce yurt dışında oynatmaya karar vermişti. Bugüne kadar böyle bir şeyi Paris için bile yapmamıştı. Ancak Pirandello eserinin müziksel yanının ve aradaki titreşimlerin çeviri esnasında kaybolacağından korkuyordu ve eserine herhangi birisi değil de uzun süredir dildeki ustalığını çok takdir ettiği benim çevirmemi çok arzu ediyordu. Brandello zamanımı çeviriyle harcamak istemediğimi düşünerek bu teklifi bana yapmaya çekinmişti. Bu nedenle Moisi, Brandello’nun ricasını iletmeyi üstlenmişti. Gerçekten de yıllardır çeviriyle uğraşmıyordum fakat kendisiyle birkaç kez dostça bir araya geldiğim brandello’yu kıramayacak kadar seviyordum ve ona hayrandım. Ayrıca Moses'e gibi çok yakın bir arkadaşıma dost uzatmak beni çok memnun edecekti. Kendi çalışmalarıma 1 iki hafta ara verdim. Birkaç hafta sonra Pirandello'nun oyunu benim çevirimle Viyana'daki Uluslararası Galaya hazırdı. Politik nedenlerden dolayı bu gösterim daha da önem kazanmıştı. Pirandello geleceğini bildirmişti ve o tarihlerde Mussolini Avusturya'nın baş koruyucusu sayıldığından Başbakan dahil tüm protokol gala, galada olacaktı. O gecenin Avusturya-İtalyan dostluğunun, gerçekte ise İtalya'nın Avusturya üzerindeki koruyuculuğunun politik bir gösteriye dönüşmesi bekleniyordu. İlk provaların başlamak üzere olduğu o günlerde tesadüfen Viyana'daydım. Brendeloyu yeniden göreceğim için seviniyor ve çevirimin Moissi'nin müzikal diliyle nasıl olacağını merak ediyordum. Ancak Yirmi beş yıl önce yaşanan olay inanılmaz bir şekilde tekrarlandı. Sabah erken saatlerde gazeteyi açtığımda Moisi'nin İsviçre'de ağır bir gribe yakalandığını ve provaların hastalık nedeniyle ertelendiğini okudum. Dik grip pek ciddi bir şey olamaz dedim kendi kendime. Fakat hasta arkadaşımı görmek için gittiğim otele yaklaştıkça kalbim hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. ''Tanrı'ya şükür, otel zâker değil.'' Grand Hotel diyerek kendi kendimi teselli ediyordum. Kainz'ı ziyaret ettiğim o günün anısı korkunç bir şekilde üstüme çökmüş ve tam tamına çeyrek asır sonra yine dönemin en büyük oyuncularından birinin başına aynı şeyler gelmişti. Moise'yi görmeme izin vermediler, ateşinin çok yüksek olduğunu ve sayıklamalara başladığını söylediler. İki gün sonra tıpkı Kainz'da olduğu gibi provalar yerine, Moissi'nin tabutu başındaydım. Tiyatro çalışmalarımla ilgili bu gizemli olayların sonunu anlatmak için zamanı biraz ileriye aldım. Tabii ki olayların böyle tekrarlanmasının sadece bir rastlantı olduğunu düşünüyorum. Fakat kuşkusuz Matkovski ve Keynes'in ardarda arda gelen ölümleri yaşamının yönünü belirlememde etkili oldu. Eğer Matkowski Berlin'de, Kainz Viyana'da o tarihlerde 26 yaşında olan benim ilk oyunlarımı sahnelemiş olsalardı, en zayıf oyunu bile başarıya götüren bu insanların büyük sanatı sayesinde, çok kısa sürede ve hatta belki de hak etmediğim kadar kısa bir sürede geniş kitlelerce tanınacak, yavaş yavaş öğrenme ve dünyayı tanıma olanağından yoksun kalacaktım. O tarihlerde doğal olarak kaderin peşimi bırakmadığını düşünüyordum. Çünkü tiyatro, daha ilk adımımda hayal bile edemeyeceğim olanaklar sunmuş fakat son anda tümünü merhametsizce geri almıştı. Fakat insan sadece gençlik yıllarında rastlantıyla kaderin özdeş olduğunu düşünür. Sonraki yıllardaysa hayatımızın yönünü iç dünyamızın belirlediğini fark ederiz. Gittiğimiz yol arzularımızın aksi yönünde ve anlamsız gibi görünse de sonunda bizi her zaman görünmeyen hedefimize götürür. Avrupa'nın dışında. O tarihlerde zaman, günümüz dünyasını yüzlerce yıl baştan başa değiştirecek olaylarla dolu olduğu için mi bugünden daha hızlı geçiyordu? Yoksa ilk Avrupa Savaşı öncesine rastlayan gençliğimin son yılları düzenli olarak çalıştığım için mi bana bulanık geliyor? Ben yazmaya ve yayınlamaya devam ediyordum. Almanya'da ve Almanya'nın dışında ismin tanınmaya başlamıştı. Taraftarlarım aslında daha çok belli bir durum için söylenir ve karşıtlarım vardı. İmparatorluğun dün büyük gazeteleri adeta emrimdeydi. Ben artık yazı göndermiyordum. Aksine onlar benden yazı istiyorlardı. Fakat o yıllarda yaptığım ve yazdığım şeylerin bugün tamamen önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de o günlerdeki tüm hırslarımız, endişelerimiz, hayal kırıklıklarımız ve öfkelerimiz bugün gözüme ufak şeyler gibi geliyor.'' Dönemin koşulları görüş açımızı zorla değiştirdi. Bu kitabı yazmaya birkaç yıl önce başlasaydım. Gerhard Altman, Arthur Schindler, Bir Hoffman, Dehmil, Brendelö ve Shalom Aj ve Anatole Fransla yaptığım sohbetlere de, bu sonuncu sohbet aslında pek canlı geçmişti. Çünkü yaşlardan bize tüm bir öğleden sonra müstehcen öyküler anlatmıştı. Fakat büyük bir ciddiyet ve tarifi imkansız bir nezaketle yer verirdim. Büyük galalardan bahsederdim. Gustav Mahler'in Münih'teki 10. senfonisini, Dresden'deki gülü Şövalye'yi, Karsavina ve Nijinsky'yi anlatırdım. Çünkü ben tarihsel ve sanatsal olayların vazgeçilmez ve meraklı bir konuydum. Ama artık onların günümüz sorunlarıyla bir ilgisi kalmadığından ve bizler sadece hayatın bugünü etkileyen konularını ölçüt aldığımızdan, Silinip gidiyor. O günlerde beni edebiyata yönlendirenler, bakışlarımı gerçeğe çevirenlerden daha önemsiz geliyor bugün bana. Bu konuda örnek vereceğim ilk kişi, en trajik dönemde Almanya İmparatorluğu'nun yazgısına hakim olmuş ve Hitler'in iktidarı ele geçirmesinden 11 yıl önce Nasyonal Sosyalistlerin attığı ilk kurşunla hayatını kaybetmiş biriydi. Walter Rathenau. Onunla olan dostluğum eskilere dayanmaktaydı ve çok içtendi. Daha 19'umdayken beni desteklediği için kendisine minnettar olduğum Maximilian Harden çıkardığı Zuckunt adlı yayın organıyla Wilhelm İmparatorluğu'nun son 10 yıllarında önemli bir rol oynamıştı. Bismarck'ın gözü kulağı ya da paratoneri olarak hizmet veren Harden bizzat politikanın içine çekinmişti, bakanları düşürüyor Eilenburg olayında olduğu gibi fırtınalar koparıyor ve her hafta yapacağı hamleden ortaya dökeceği sırlardan korkan imparatorluk sarayını tir tir titretiyordu. Fakat tiyatroya ve edebiyata olan sevgisi hiç değişmemişti. Bir gün Zukunft'ta şu an aklıma gelmeyen takma bir adla zengin içeriği ve dilsel ustalığıyla dikkat çeken bir dizi aforizma yayımlanmıştı. Zukunft'un sürekli olarak Harden'e yazdım. Kim bu adam? Yıllardır bu kadar güzel aforizmalar okumamıştım. Yanıt Erden'den değil, Walter Rathenau imzalı birinden geldi. Mektuplarından ve başka kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla Berlin Elektrik Şirketi'nin müdürünün oğluydu. Kendisi de büyük bir tüccar, sanayici, sayısız derneğin denetçisi ve yeniliklere açık yeni Alman iş adamlarından biriydi. İçtenliğini ve minnettarlığını ifade ettiği mektubunda, Edebiyat alanındaki bu ilk yazısı hakkında ilk tepkinin benden geldiğini yazıyordu. Benden en az 10 yaş büyük olmasına rağmen, düşüncelerinin ve aforizmalarının yer aldığı bir kitap yayınlama konusunda emin olamadığını hiç çekinmeden söylüyordu. Netice itibarıyla edebiyatın dışında olduğunu ve bugüne kadar gücünü ekonomi alanında gösterdiğini belirtiyordu. Onu iyice yüreklendirdim. Birbirimize yazmaya devam ettik ve Berlin'e gittiğimde ona telefon ettim. Ahi senin diğer ucundaki ses biraz tereddütle şöyle yanıt verdi. ''Aa sizsiniz. Yazık ki yarın sabah saat altıda Güney Afrika'ya seyahate çıkıyorum.'' Ben sözünü keserek ''O halde başka bir zaman görüşürüz.'' dedim. Fakat karşı taraftaki ses kararlı bir şekilde devam etti. ''Hayır, bekleyin. Bir dakika. Öğleden sonra konferanslarla dolu. Akşamleyin bakanlığa gitmem gerekiyor, sonra da kulüp yemeğine. Fakat on biri çeyrek gece bana uğrayabilir misiniz?'' Kabul ettim. Sabah saat ikiye kadar sohbet ettik. Saat altıda sonradan öğrendiğim üzere Alman İmparatorunun görevlendirmesi nedeniyle Güney Afrika'ya gitti. Bütün bunları ayrıntılarıyla anlatıyorum çünkü bu Ratenao'nun tipik karakterini göstermektedir. Bu çok meşgul adamın zamanı hep olurdu. Onu savaşın en kötü günlerinde Cenova Konferansı'ndan kısa bir süre önce gördüm. Öldürülmesinden birkaç gün önce vurulduğu o caddeden geçmiştik. Her zaman gününü dakikalara ayırırdı ve her zaman bir konudan diğerine rahatça geçebilirdi çünkü beyni hızlı ve şaşmaz bir alet gibi çalışırdı. Onun gibisine hiç rastlamadım. Sanki görünmez bir kağıttan okuyormuş gibi hiç duraklamadan konuşur. Buna rağmen çok düzgün ve net cümleler kurardı. Öyle ki konuştukları kayda geçirilse, Baskıya hazır, mükemmel bir rapor gibi olurdu. Fransızca, İngilizce ve İtalyancayı da Almanca gibi konuşurdu. Hafızası onu hiç yarı yolda bırakmazdı. Hiçbir zaman özel bir hazırlık yapmazdı. Onunla konuştuğunuzda kendinizi aptal, yetersiz, güvensiz hisseder, onun o sakin ve her şeyi tartıp ölçen net ve nesnel tavrı karşısında şaşırıp kalırdınız. Fakat onun düşüncesinin bu göz kamaştıran aydınlığında, billur gibi berraklığında, Tıpkı seçkin mobilyalar ve tablolarla döşeli evi gibi insanı rahatsız eden bir şeyler vardı. Beyni dahice icat edilmiş bir alet, evi ise bir müze gibiydi. Mark'taki gösterişli kraliçe Lucien şatosunda aşırı düzen ve titizlik karşısında rahat olmak imkansızdı. Düşüncelerinde cam gibi saydam görünen, bu nedenle de özsüz diyebileceğim bir şeyler vardı. Tüm gözle görülür üstünlüğüne rağmen derin bir huzursuzluk ve belirsizlikle dolu dış görünüşünde hissettiğim Yahudi insanının trajedisini başka hiç kimse de böyle güçlü hissetmediğimi söylemeliyim. Diğer arkadaşlarım, örneğin Verhairen, Alan Kay, Bazelgate, onun onda biri kadar akıllı, yüzde biri kadar evrensel ve dünya hakkında bilgi sahibi değillerken kendilerine güvenleri daha fazlaydı. Frat o ölçüsüz akıllılığına rağmen kendine güveni olmadığını seziyordum. Tüm varlığına sürekli artan karşıtlıkların çatışması hakim gibiydi. Babasının tüm gücünü mirası almış ancak onun mirasçısı olmak istememişti. Bir iş adamıydı ama kendini bir sanatçı gibi hissetmek istiyordu. Milyonlara sahipti ancak sosyalist fikirlerle doluydu. Kendini bir Yahudi olarak görür ancak İsa'ya yanaşırdı. Evrensel düşünür ama Prusyalılığı ilahlaştırırdı. Halk demokrasisini hayal eder fakat İmparator Wilhelm'in kendisini çağırmasından ve kendisine danışmasından her defasında onur duyardı. İmparatorun zayıflıklarını ve kibrini çok net bir şekilde görür ancak kendi kibrini yenemezdi hiç ara vermeden sürekli bir şeylerle uğraşması, belki de içindeki huzursuzluğu dışarıya yansıtmamak, yüreğinin derinliklerine yerleşmiş yalnızlığı gizlemek için bir ilaçtı. Ancak 1919'da Alman ordusunun bozguna uğramasından sonra parçalanmış devleti içine düştüğü kaostan çıkarıp hayata döndürmek gibi, tarihin en güç görevinin kendisine verildiği o sorumluluk anında, içindeki o olağanüstü güçler bir anda tek bir yumruğa dönüşmüştü. Ve Rathenau, doğasındaki du o gücü dışarıya çıkararak kendisini tek bir ideale adamıştı. Avrupa'yı kurtarmak. Düşünsel yoğunluk ve ileri görme açısından belki de sadece Hoffmansal, Valery ve Kont Keyserling ile yaptığım sohbetlerle karşılaştırabileceğim, düşünce ve görüşümü zenginleştiren sohbetler bir yana, ufkumu edebiyat alanından çağımızın tarihsel olaylarına yönlendirmesi bir yana beni Avrupa dışına çıkmam konusunda teşvik ettiği ve yüreklendirdiği için Rathenao'ya teşekkür borçluyum. ''Sadece adayı görmekle İngiltere'yi tanımış olmazsınız.'' demişti bana. ''En az bir kez olsun uzaklaşmadıysanız, üzerinde yaşadığımız kıtayı da anlayamazsınız. Siz özgür bir insansınız. Özgürlüğünüzü kullanın. Edebiyat fevkalade bir uğraştır. Çünkü aceleye gerek duymaz. Gerçek bir yapıtın bir yıl önce ya da sonra bitmesi fark yaratmaz.'' Niye Amerika'ya ya da Hindistan'a gitmiyorsunuz? Tesadüfen söylenmiş bu sözler beni çok etkiledi ve hemen onun övdüğüne uymaya karar verdim. Hindistan düşündüğümden daha ürkütücü ve ezici bir etki yaptı üzerimde. Zayıf ve bitkin insanların yoksulluğunu, kapkara gözlerin ciddi ve dostça olmayan bakışlarını, doğanın o korkunç monotonluğunu ve her alanda sınıfların ve ırkların katı ayrımını görünce dehşete kapılmıştım. Böyle bir şeyi ilk defa gemide yaşadım. Kapkara gözlü ve ince, iyi eğitimli ve oturup kalkmasını bilen, alçak gönüllü ve şık iki zarif genç kız da aynı gemide seyahat ediyordu. Daha ilk gün herkesten uzak durduklarını ve sanki benim görmediğim bir engelin onları diğer insanlara yanaştırmadığını fark ettim. Dansa gelmiyorlardı, konuşmalara katılmıyorlardı. Bir köşeye çekilip İngilizce ya da Fransızca kitaplarını okuyorlardı. İkinci ya da üçüncü gün İngilizlere yanaşmayanın onlar değil, diğerlerinin bu melezlerden uzak durduğunu fark ettim. Oysa bu hoş kızlar İranlı büyük bir iş adamıyla Fransız bir bayanın kızlarıydı. Lozan'daki bir yatılı okulda ve İngiltere'deki Finishing School'da eğitim aldıkları iki ya da üç yıl boyunca hiçbir ayrımcılıkla karşılaşmamışlardı. Ancak Hindistan'a giden bu gemide o soğuk, gözle görülmeyen, ancak buna rağmen şiddeti hiç de az olmayan toplumsal aşağılama başlamıştı. İçinde yaşadığımız dünyayı, yüzyıllar önceki gerçek vebadan çok daha fazla kasıp kavuran çağın vebası, ırk ayrımcılığıyla ilk karşılaşmamdı. Bu ilk karşılaşma nedeniyle yolculuğumun daha başındayken dikkat kesildim. Avrupalıya bir tür tanrıymış gibi gösterilen, Bizim kendi hatamız nedeniyle çoktandır yok olmuş saygıyı biraz da utanarak tattım. Bir Avrupalı Seyland'daki Adem dağına geziye çıktığında 12-14 Uşak kendisine eşlik ederdi Daha aşağısı Şanına yakışmazdı Bu saçma ilişkilerin gelecek on yıllarda ve yüzyıllarda rahat ve güvenli sandığımız Avrupamızda hayal bile edemeyeceğimiz değişikliklere ve dönüşümlere yol açacağı düşüncesinden bir türlü kurtulamıyordum bu gözlemlerim nedeniyle Hindistan'a Pierlotti gibi, pembe gözlüklerinin arkasından romantik bir şeymiş gibi bakmadım. Tam tersine bir uyarı olarak gördüm ve bu yolculuğumda iç dünyamı zenginleştiren şeyler, muhteşem tapınaklar, harap olmuş saraylar ya da Himalayaların doğası değil, tam aksine tanıştığım insanlardı. Bir yazarın Avrupa'da genelde rastlamadığı türden insanlar ve dünyaydı. İnsanların her kuruşu hesap ettiği ve henüz grup gezilerinin düzenlenmediği o tarihlerde Avrupa dışına seyahat eden kişi, ait olduğu sınıf ve konumu ne olursa olsun neredeyse her zaman özel bir sıfat kazanırdı. Ufku dar bir esnaf, tutucu biri değil, aksine büyük bir iş adamı, doktorlar gerçek birer araştırmacı, Fatih soyundan gelme girişimciler korkusuz, cömert ve atılgan biri. Yazarlar bile her tür yüksek düşünceye meraklı kişiler sayılırdı. Henüz radyonun gevezeliklerle doldurmadığı, gündüzlerin ve gecelerin uzun olduğu o yolculuklarda bu farklı insanlardan dünyamızı şekillendiren güçler ve gerilimler hakkında yüzlerce kitap okusam da öğrenemeyeceğim bir sürü şey öğrendim. İnsan memleketinden uzaklaştıkça içindeki değer yargıları da değişiyor.'' Eskiden kafamı meşgul eden basit şeyler yurda döndükten sonra gözüme önemsiz gelmeye başlamıştı. Avrupa'mızı da artık dünyamızın sonsuz ekseni olarak görmüyordum. Hindistan yolculuğum sırasında tanıdığım adamlardan biri, çağımızın tarihi üzerinde pek açıkça görülmese bile tahmin edilemeyecek bir etki bırakmıştı. Kalküta'dan Hindistan'ın içlerine doğru bir botla Revadi Irmağan'dan yukarılara çıkarken, Alman askeri ateşesi olarak Japonya'ya giden Karl H. Sofer ve karısıyla her gün saatlerce birlikteydim. Bir Alman genelkurmay subayının olağanüstü niteliğini ve kendini yetiştirmesi konusundaki bilgileri ilk kez bu dimdik, zayıf, yüzü kemikli ve kartal burunlu adamdan öğrendim. Daha önce Viyana'da da ara sıra askerlerle dostluklarım olmuştu. Bunların çoğu ailelerinin zor koşulları nedeniyle, askeriyeyi seçmiş ve kendileri için en iyi olan şeyi mesleklerinde bulmayı uman, samimi, sevimli, hatta neşeli genç insanlardı. Haasofar'ın ise kültürlü ve varlıklı burjuva bir aileden geldiği hemen belli oluyordu. Birçok şiiri yayınlanan babası sanırım bir üniversitede profesördü. Eğitimde bir askerin eğitiminden daha fazla ve evrenseldi. Rus-Japon savaşlarını yerinde inceleme görevi verildiğinde, Eşiyle birlikte Japoncayı ve hatta Japon edebiyatını öğrenmişti. Her bilimin, hatta askerliğin kendi dar uzmanlık alanından çıkıp, diğer bilimlerle işbirliği yapması gerektiğini bir kez daha onda gördüm. Gemideyken her gün çalışıyordu. Dürbünle her ayrıntıyı inceliyor, günlük tutuyor, raporlar yazıyor, sözlükte araştırma yapıyordu. Neredeyse her gördüğümde elinde bir kitap olurdu. İyi bir gözlemci olarak çok iyi bir anlatımı vardı. Onunla yaptığım sohbetlerde... Doğu'nun gizemi hakkında çok şey öğrendim. Yurda döndüğümde de House er ailesiyle dostça ilişkimi devam ettirdim. Karşılıklı mektuplaşıyor ve birbirimizi Salzburg ve Münih'te ziyaret ediyorduk. Ağır bir akciğer hastalığı nedeniyle bir yıl Davos ya da Arosa'da kalınca askeriyeden ayrı kaldığı bu süre içinde bilimle uğraştı. İyileştiğinde Dünya Savaşı'nda kumandanlığa getirildi. Almanya yenilirken büyük sempatiyle onu hatırladım sık sık. Yıllarca Almanya'nın bir dünya gücü ve hatta belki de bir savaş makinesi haline gelmesinde göze çarpmayan, yalnızlığıyla çalışmış biri olarak birçok dost kazandığı Japonya'yı zafer kazanan düşmanları arasında gördüğünde çok acı çekmiş olabileceğini düşünüyordum. House Alman gücünün yeniden oluşturulması için sistematik bir biçimde ve bütün gücüyle çalışanların öncülerinden biri olduğu kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Bir jeopolitik dergisi çıkarıyordu. Ben çoğu zaman olduğu gibi bu yeni hareketin de derin anlamını başlangıçta anlamamıştım. Dürüst olmam gerekirse bunun ulusların güçlerinin bir araya gelince yapacağı etkiyi görmek için olduğunu sandım ve ilk kez onun kullandığı ulusların yaşam alanı sözcüğüyle kastedilen şeyin Spinkler'in anladığı gibi yalnızca dönem dönem değişen ve zaman içinde her ulusun bir kez ortaya koyduğu görece bir enerji olduğunu düşündüm. Haas ulusların bireysel niteliklerini dikkatle izleme ve bilimsel bir yanı olan sürekli bir eğitim aracını kurma fikri de bana çok doğru geliyordu. Çünkü bu araştırma nihayet uluslararası birbirine yakınlaştırmaya hizmet edecekti. Söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama belki de Haas de başlangıçtaki hedefi politik değildi. Her halükarda ben, onun yazdığı kitapları birinde benden bir alıntı yapmıştı. Büyük bir ilgiyle hiçbir kuşku duymadan okudum ve tüm tarafsız kişilerin onun konferanslarını olağanüstü düzeyde eğitici, bilgilendirici bularak övdüklerini duydum. Hiç kimse de fikirlerinin yeni bir güç ve saldırı politikasına hizmet ettiğini, eski Büyük Almanya ile ilgili taleplerinin yeni bir formatta ideolojik bir yönlendirmeye yol açtığını iddia ederek onu suçlamıyordu. Fakat günün birinde Münih'teyken bir ara onun adını andığımda biri gayet rahat bir şekilde ''Aa Hitler'in arkadaşı mı?'' dedi. O an nasıl şaşırdığımı kelimelerle ifade edemem. Çünkü her şeyden önce karısı tam bir Alman değildi. Çok yetenekli ve sempatik. Oğulları da Nürnberg Yahudi yasalarına karşı koyacak tipler değillerdi. Ayrıca ben çok kültürlü, evrensel düşünen bir bilim adamıyla, dar ve şiddet içeren görüşleriyle, Almanlıktan başka bir şey düşünmeyen ahlaksız bir zorba arasında düşünsel bir bağ olabileceğine inanmıyordum. Fakat Haushofer'in öğrencilerinden biri Rudolf Hess'ti ve bu bağlantıyı o kurmuştu. Aslında başkalarının fikirlerine hiç de açık olmayan Hitler de ta başında kişisel amaçlarına ve çıkarlarına hizmet edecek her şeyi benimseme içgüdüsü vardı. Bu nedenle jeopolitik olan ona göre nasyonal sosyalist politikaya yöneliyor ve onu ele alıyordu ve böylece onu kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde kullandı. Zaten nasyonal sosyalizm tekniği de Hitler'in tek amacı olan egoist güç içgüdüsünü ideoloji ve sahte bir ahlakla kamufle etmekti. Ve yaşam alanı kavramı tam da onun apaçık ortada olan saldırı isteğini gizleyen felsefi görüş oldu. Ve bu kavram istenildiği gibi tanımlanabileceğinden bir başarı durumunda en keyfi sahiplenmeyi ya da saldırıyı bile etik ya da etnolojik bir gereklilik olarak savunabilecekti. Böylece seyahatte tanıdığım eski dostum bilerek ya da isteyerek mi bilmiyorum Hitler'in başlangıçta katı bir milliyetçilik ve ırk temizliğiyle sınırlı olan sonrasındaysa dünyayı temelden ve korkunç bir şekilde değiştirme hedefine hizmet etmekle suçlu durumuna düştü ve onun yarattığı yaşam alanı kuramı bugün Almanya bizim yarın bütün dünya bizim olacak sloganına dönüştü tek bir sözcüğün eyleme ve felakete yol açabileceğini ortaya koyan önemli bir örnek, tıpkı daha önce ansiklopedistlerin mantığın egemenliği diye tanımladıkları şeyin, onun tam karşıtı terör, kitle galeyanı, us kavramlarına dönüşmesi gibi. Bildiğim kadarıyla House Ofer bizzat partide bir yer almadı. Her halükarda onun, bugünün becerikli gazetecileri gibi geri planda durup, en tehlikeli planları da kurup sonra da Hitler'e fısıldayan gizli ve etkili siyasetçilerden olmadığını biliyorum. Fakat nasyonal sosyalizmin saldırgan politikalarının dar bir milliyetçilikten çıkıp evrenselliğe taşınmasında Hitler'in en çılgın danışmanlarından daha fazla bilerek ya da bilmeyerek onun kuramlarının neden olduğu konusunda hiç kuşkum yok. Ancak bizden sonraki kuşaklar bizim ulaşamadığımız belgelerle onun tarihteki yerini daha iyi saptayabilecektir. Bu ilk deniz aşırı seyahatimden bir süre sonra ikinci seyahatimi Amerika'ya yaptım. Bu seyahatin amacı da yalnızca dünyayı tanımak ve önümüzdeki geleceği bir parça olsun görebilmekti. Sanırım para kazanmak ya da Amerika'yı yazılarla pazarlamak değil de yeni kıta hakkında kafamda oldukça belirsiz olan şeylerin gerçekten nasıl olduğunu görmek için giden ender yazarlardan biriydim. Bu düşüncem, söylemekten utanmıyorum, çok romantik bir düşünceydi. Benim için Amerika Walt Whitman'dı. Yeni hareketin ülkesi geleceğin dünya kardeşliğiydi. Amerika'ya gitmeden önce büyük kamera donun, vahşi ve çağlayan gibi akan uzun dizelerini bir kez daha okudum. Ve böylece Manhattan'a Avrupalıların o bildik kibriyle değil, kardeşçe duygularla ayak bastım. Otele gelir gelmez ilk iş, otel görevlisine ziyaret etmek istediğim Walt Whitman'ın mezarının yerini sorduğumu hala hatırlarım. Tabii ki bu isteğimle zavallı İtalyan'ı mahcup etmiştim. Çünkü o bu ismi ömründe hiç duymamıştı. İlk izlenimim müthişti. Oysa o tarihlerde New York'un gece görünümü bugünkü gibi muhteşem değildi. Times Square'da o ışık çağlayanları, geceleri milyarlarca yapay yıldızla gökyüzünün gerçek yıldızlarının yanında parlayan o yıldızlı gökyüzü henüz yoktu. Kentin görünümü ve trafik bugünkü cömertlikten yoksundu. Çünkü yeni mimari tek tük yüksek yapılarda belli belirsiz ortaya çıkıyordu. Vitrinlerde ve dekorasyonlardaki zevkin inanılmaz gelişimi henüz başlangıç safhasındaydı. Fakat her defasında hareketten hafif sallanan Brooklyn Köprüsü'nden aşağıya limana bakmak, geniş yolların taşlı geçitlerinde yürümek yeterli bir keşif ve heyecandı. Ve 2-3 gün sonra yerini daha başka, daha şiddetli bir duyguya bırakıyordu. Sonsuz yalnızlık duygusuna. New York'ta yapacak bir işim yoktu ve o zamanlar işi gücü olmayan bir insan için en yanlış yer burasıydı. Birkaç saatinizi geçirebileceğiniz sinemalar henüz yoktu. Küçük, rahat kafeteryalar, bugünkü kadar çok sanat galerisi, kütüphane ve müze yoktu. Kültürel anlamda birçok şey Avrupa'nın gerisindeydi. İki üç gün içinde tüm müzeleri ve görülmeye değer yerleri gezdikten sonra küreksiz bir sandal gibi buz gibi soğuk ve rüzgarlı caddelerde bir aşağı bir yukarı dolaştım durdum. Ama sonunda caddelerde yaptığım bu başıboş dolaşmalarımı öyle anlamsız buldum ki bunun üstesinden gelmek için bu gezintilerimi çekici hale getirmeye çalıştım ve kendi kendime oynayacağım bir oyun buldum. Buralarda yapayalnız dolaştığım için kendimi ne yapacağını bilmeyen ve cebinde sadece 7 doları olan sayısız göçmenlerden birinin yerine koydum. İşte şimdi o insanların yapmak zorunda olduğu şeyi gönüllü olarak yap dedim kendi kendime. Farz et ki çok çok 3 gün sonra kendi ekmeğini kendin kazanmak zorunda kalacaksın. Bir tanıdığı arkadaş olmayan yabancı birinin burada nasıl iş bulduğunu düşünün. Böylece bir iş bulma bürosundan diğerine gittim. Kapıların üzerindeki iş ilanlarına baktım. Bir yerde bir fırıncı, başka bir yerde Fransızca ve İtalyanca bilen yardımcı sekreter, bir başka yerde kitapçı çırağı aranıyordu. Bu sonuncusuyla hayali benim en azından şansını deneyebilirdi. Böylece döner demir merdivenlerden çıkıp üçüncü kata geçtim. Alacağım ücreti sordum ve gazete ilanlarına bakarak Bronx'taki bir oda kirasıyla karşılaştırdım. İki gün süren iş arayışımdan sonra, geçimimi sağlayabilecek beş iş bulmuştum. Böylece başıboş dolaşmak yerine bu genç ülkede çalışmak isteyen her insana ne kadar imkan ve alan olduğunu kendi gözlerimle görmüştüm ve bu beni etkilemişti. Ayrıca bir kurumdan diğerine koşuştururken ve iş yerlerinde kendimi tanıtırken ülkenin o muhteşem özgürlüğünü tanıma fırsatımda olmuştu. Hiç kimse bana ulusal kimliğimi, dinimi, nereden geldiğimi sormuyordu. Üstelik Parmak izi, vize ve polis kimlik bilgilerinin olduğu günümüz dünyasında inanılmaz gibi görünse de pasaportsuz seyahat ediyordum. Fakat burada insanları bekleyen iş vardı. Önemli olan da buydu. Günümüzde bir masal gibi gelen o dönemin özgür dünyasında devletin ve formalitelerin işe karışmasına gerek kalmadan bir dakika içinde kontrat imzalanıyordu. Bu iş arama çabam sayesinde daha ilk günlerde Amerika hakkında sonraki haftalardan çok daha fazla şey öğrendim. Fakat rahat bir turist olarak sonrasında Philadelphia, Boston, Baltimore ve Chicago'yu gezdim. Sadece Boston'da şiirlerimden bazılarını besleyen Charles Loftner'la birkaç saat geçirdim. Onun dışında hep yalnızdım. Hiç kimsenin tanımadığı biri olarak geçirdiğim o günlerde şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştım. Philadelphia'da geniş bir caddede dolaşıyordum. Bir kitapçı dükkanının önünde durdum. Tanıdığım bir yazarın adına rastlar mıyım diye bakınırken birdenbire heyecanlandım. Kitapçının vitrininde sol tarafta altı ya da yedi Almanca kitap vardı. İçlerinden birinin üzerindeki benim adımdı. Büyülenmiş gibi içeriye bakarken düşüncelere daldım. Bu yabancı caddelerde hiç kimse tarafından tanınmadan, kimsenin dikkatini çekmeden dolaşan benden bir parça çok daha önce buraya varmıştı. Kitapçı adımı kitap listesine yazmış ve kitabım on gün süren bir okyanus seyahatinden sonra buraya gelmişti. Bir an için terk edilmişlik duygum kayboluverdi ve iki yıl önce yine Philadelphia'da dolaşırken farkında olmadan yine o dükkanı aradım. San Francisco'ya kadar gidecek. O tarihlerde henüz Hollywood yoktu, cesaretim kalmamıştı artık. Fakat daha küçücük bir çocukken, Dünyayı ilk kez yelkenliğiyle dolaşanların yazdıklarını okuduktan sonra büyülendiğim Pasifik okyanusunu görme özlemimi en azından başka bir yerde giderebilirdim. Bu yer bugün artık var olmayan ve bir ölümlünün bir daha göremeyeceği bir yerdi. O tarihlerde henüz inşaat halinde olan Panama kanalının en yüksek tepeleriydi. Gemiyle Bermuda ve Haiti'den geçmiştim. Verhayra'nın yetiştirdiği edebiyatçı kuşağımız, atalarımızın Roma'ya hayran oldukları gibi çağımızın teknoloji harikalarına hayrandı. Panama'nın kendisi bile unutulmaz bir manzaraydı. Kazı makinesiyle temizlenmiş, kahveye çalan sarı renkteki nehir yatağına koyu renk gözlüklerle bakmak bile gözleri yakıyordu. Muhteşem bir görüntüydü. Milyonlarca, milyarlarca sivrisineğin kurbanı insanlar sıra sıra mezarlarda çalışıyorlardı. Avrupa'nın başlayıp Amerika'nın bitireceği bu eser için kaç kişi hayatını kaybetmişti. İşte onca felaket ve düş kırıklığından 30 yıl sonra eser ortaya çıkmıştı. Arklardaki son bir iş birkaç ay içinde tamamlandıktan sonra elektrik düğmesine dokunulacak ve binlerce yıl sonra iki deniz bir daha ayrılmamak üzere birleşecekti. Oysa ben onları bu son anlarında henüz birleşmemişken görmüş ve tarihi bir olaya tanıklık etmiştim. Amerika'ya güzel bir vedaydı. En büyük eserini görmüş olarak ayrılmıştım. Avrupa'nın üzerindeki ışıltılar ve gölgeler Yeni yüzyılın on yılını geride bırakmış, Hindistan'ı, Amerika'nın ve Afrika'nın bazı yerlerini görmüştüm. Bilginin verdiği yeni bir sevinçle Avrupa'mıza bakmaya başlamıştım. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki bu son birkaç yıl içinde olduğu kadar çok sevmemiştim kıtamızı. Daha önce hiç bu kadar birleşmesini dilememiş, yarınına bu kadar çok inanmamıştım. Çünkü yeni bir çağın, yeni bir günün doğduğunu sanıyorduk. Oysa gerçekte gördüğümüz şafak değil, yanan dünyanın kızıl alevleriydi. Felaketler, çöküntüler ve krizler içinde büyümüş, savaşı sürekli bir şey, hatta günlük bir olay gibi gören bugünün kuşağı için, biz yüzyıl dönümü gençlerinin sahip olduğu iyimserliği dünyaya güvenini anlamak güçtür belki de. 40 yıl süren barış ülkelerin ekonomik yapısını güçlendirmiş, teknik, yaşamın temposunu canlandırmış, bilimsel buluşlar okuşağın düşün alanındaki gurur kaynağı olmuştu. Avrupamızın hemen tüm ülkelerinde eşit olarak hissedilen bir yükseliş başlamıştı. Kentler gün geçtikçe güzelleşmiş ve çok uluslu olmaya başlamıştı. 1905'in Berlin'i, 1901'de tanıdığım Berlin değildi artık. Bir imparatorluk başkentinden bir dünya kentine dönüşmüştü. 1910'un Berlin'i onu da geçmişti. Viyana, Milano, Paris, Londra, Amsterdam bu kentlerin kendisine yeniden gidilse de insan şaşırıyor ve mutlu oluyordu. Caddeler genişliyor, daha bir ışıldıyordu. Kamu binaları büyüyor, mağazalar daha lüks, daha zevkli bir hale geliyordu. Her şeyde zenginliğin büyük geliştiği görülüyordu. Biz yazarlar bile bu on yıl içinde kitap baskılarımızın üç kat, beş kat hatta on kat arttığını görüyorduk. Her yerde yeni tiyatrolar, kütüphaneler ve müzeler kuruluyordu. Önceleri sadece dar bir çevrenin sahip olduğu banyo ve telefon küçük burjuvanın da hayatına girmişti ve çalışma saatleri kısaltıldığından beri emekçi sınıfı da yaşamın mutluluğundan ve rahatlığından yararlanmaya başlamıştı. Her yerde bir ilerleme görülüyordu. Cesaret eden kazanıyordu. Bir ev, nadir bulunan bir kitap, bir tablo satın alan kişi bunların değerinin arttığını görüyordu. Büyük bir işe cesaret edenler buna değdiğini görüyorlardı. Tüm yeryüzünü eşsiz bir rahatlık dalgası kaplamıştı. Kendi enerjisinden yeni güçler yaratan bu coşkuyu kim engelleyebilir, bu yükselişi kim durdurabilirdi ki? Avrupa hiç bu kadar güçlü, zengin ve güzel olmamıştı. Daha iyi bir geleceğe hiç bu kadar yürekten inanmamıştı. Birkaç yaşta dışında hiç kimse şikayet etmiyordu. Eski güzel günleri özlemiyordu. Fakat güzelleşen yalnızca kentler değildi. Spor, daha iyi beslenme, azalan çalışma saatleri ve doğaya yürekten bağlanma sayesinde insanlarda daha güzel, daha sıhhatli olmuştu. Eskiden bomboş geçen, insanların lokallerde kağıt oynayarak ya da Aşırı ısıtılmış evlerinde oturarak öldürdüğü kış ayları ciğerlere hayat veren, gençlerin kanını coşturan pırıl pırıl güneşle dağlarda yeniden keşfedilmişti. Artık dağlar, nehirler ve denizler eskisi gibi uzak değildi. Bisikletler, arabalar ve elektrikli tramvaylar mesafeleri kısaltmış, dünyaya yepyeni bir mekan duygusu vermişti. Pazar günleri rengarenk spor giysileri giymiş binlerce, on binlerce insan kayak ve kızakla karlı amaçlarda kayıyordu. Her yerde spor tesisleri, yüzme havuzları kuruluyordu. Özellikle yüzme havuzlarında bu değişim açıkça görülüyordu. Benim gençlik yıllarımda düzgün vücutlu bir adam kalın boyunlu, göbekli ve memeleri sarkmışların arasında hemen göze çarpardı. Oysa şimdi adaleli, teni bronzlaşmış ve sporla biçimlenmiş vücutlu insanlar adeta antik dönemin yarışmacıları gibiydiler. Artık hiç kimse, en yoksul olanlar hariç pazarları evlerinde oturmuyor, gençler uzun yürüyüşlere çıkıyor, dağ tırmanıyor ve her türlü sporu yapıyordu. Tatil ve izin döneminde insanlar artık benim anne ve babamın döneminde olduğu gibi kentin yakınlarında bir yere gitmiyordu. İnsanlar artık dünyayı merak ediyordu. Dünyanın başka bir köşesi burası kadar güzel mi yoksa daha mı güzel bilmek istiyordu. Eskiden sadece gelir düzeyi yüksek insanlar yurt dışına çıkabiliyorken şimdilerde banka memurları, küçük ticarethane sahipleri de İtalya'ya ve Fransa'ya seyahat edebiliyordu. Seyahat etmek artık daha ucuz ve daha rahattı. Her şeyden önemlisi de insanlarda yeni yeni ortaya çıkan cesaret ve korkusuzluktu. Bu yeni duyguyla insanlar korkusuzca seyahat ediyorlardı. Daha az ürkek ve daha az tutumlu olmaya başlamışlardı. Evet, hatta korkmak ayıp sayılır olmuştu. Tüm kuşak gençliğini olabildiğince uzun yaşamaya karar vermişti. Herkes annemle babamın gençliğindeki kuşağın aksine genç olmaktan gurur duyuyordu. Birdenbire önce gençler kesti sakallarını, sonra yaşlı görünmemek için biraz daha büyük olanlar onları taklit etti. Genç olmak, zinde olmak ve ağırbaşlı görünmemek moda olmuştu. Kadınlar göğüslerini fışkırtan korseleri atmışlar ve artık havadan ve güneşten korkmadıkları için şemsiyelerini ve tüllerini kullanmaz olmuşlardı. Teniste bacaklarını rahat hareket ettirebilmek için etek boylarını kısa atmışlardı ve bundan da utanç duymuyorlardı. Moda gittikçe daha doğal olmaya başlamıştı. Erkekler süvari pantolonu giyiyor, kadınlar erkek eğrine binmekten çekinmiyordu. İnsanlar artık örtünmüyor, birbirini görmekten kaçınmıyordu. Dünya güzelleştiği gibi özgürleşmişti de. Yeni kuşağın bu özgürlüğünü geleneklere de yansıtması, sağlıktan ve özgüvenden kaynaklanıyordu. Artık genç kızlar yanlarında dadıları olmadan, genç erkek arkadaşlarıyla gezintiye çıkıyor, spora gidiyor, rahat ve kendilerinden emin bir şekilde arkadaşlık ediyorlardı. Artık ürkek ve çekingen değillerdi. Neyi isteyip neyi istemediklerini gayet iyi biliyorlardı. Anne ve babalarının kontrol edeceği korkusundan kurtulmuş sekreter memur olarak çalışıyorlar ve hayatlarını istedikleri gibi biçimleme hakkını kendilerinde görüyorlardı. Eski dünyanın yegane yasal aşk kurumu fahişelik gözle görülür derecede azalmıştı. Bu yeni ve daha sağlıklı özgürlük sayesinde mantıksız ahlak kuralları demode olmuştu. Yüzme havuzlarında kadınlarla erkeklerin havuzunu birbirinden ayıran tahta bölmeler kaldırılmıştı. Kadınlar ve erkekler artık vücutlarını birbirlerine göstermekten çekinmiyorlardı. Bu on yılda daha önceki yüzyıldan daha fazla özgürlük, serbestlik ve rahatlık kazanılmıştı. Çünkü dünyada bağım başka şeyler yaşanıyordu. Artık bir yıl içinde neler olmuyordu ki? Bir buluşu bir başka buluş takip ediyor ve çok çabuk herkese ulaşıyordu. İlk defa uluslar birlikte hareket ettiklerini düşünüyordu. Tabii eğer buna birlikte hareket etmek denirse. Zeppelin ilk kez havalandığı sırada Belçika'ya gitmek üzere tesadüfen Strasbourg'da bulunuyordum ve Zeppelin sevinç çığlıkları içindeki insanların etrafını sardığı bin yıllık manastırın önünde eğilecek gibiydi. Akşamleyin Belçika'da Verhaeren'in yanındayken hava gemisinin Eschderdinge'de parçalandığı haberi geldi. Verhaeren gözyaşlarını tutamadı ve çok üzüldü. Almanların yaşadığı bu felakete bir Belçikalı olarak değil, bir Avrupalı olarak, çağının bir insanı olarak, ulusların ortak zaferine sevindiği gibi bu ortak sınavın başarısızlığına da üzülmüştü. Bilariot, Manş kanalını uçarak geçtiğinde, sanki bizim ülkemizden çıkmış bir kahramanmış gibi, bizler de Viyana'da sevinçten deliye dönmüştük. Teknoloji ve bilimimizin her saat kaydettiği başarılar sayesinde, ilk kez ortak bir Avrupa toplumu, ortak bir ulus bilinci oluşmaya başlamıştı. Uçakların kolayca açtığı bu sınırlar ne kadar anlamsız, bu gümrük engelleri ve gümrük bekçileri ne kadar ilkel. Tüm dünyanın ortak bir bağ, bir dünya kardeşliği istediği günümüze ne kadar ters diyorduk kendi kendimize. Duyguların böyle coşması da en az hava gemisi kadar muhteşemdi. Avrupa'daki bu güvenin son yıllarını yaşamamış gençlere acıyorum. Çünkü Çevremizi saran hava ne ölü ne de boştur, İçinde yaşadığımız saatin her hareketini ve temposunu içinde taşır ve bizler farkında olmadan onu kanımıza karıştırır, yüreğimize ve beynimize gidinceye kadar ona eşlik eder. Bu yıllarda çağımızın bu genel coşkusundan güç aldık ve toplumun güveni sayesinde kendi öz güvenimizi artırdık. Belki de bizler insanoğlunun ondan körlüğüyle bu dalgaların bizi nasıl güçlü ve güvenle taşıdığını fark etmedik. Ancak dünyanın bu denli güvenli olduğu o dönemi yaşayan bir kimse ondan sonra her şeyin gerilediğini ve karanlığa gömüldüğünü bilir. Avrupa'nın tüm kıyılarından yüreğimize vuran o dünyanın dalgalarının gücü nasıl da muhteşemdi. Fakat bizi mutlu eden şey biz farkında olmasak da aynı zamanda bir tehlikeydi. O tarihte Avrupa'nın üstünde esen gurur ve güven dalgaları bulutları da beraberinde sürüklemişti. Kim bilir, belki de yükseliş çok çabuk olmuştu. Devletler, kentler çok çabuk güçlenmişti. Güç duygusu gerek insanları, gerekse devletleri, bu gücü iyi ya da kötü kullanmaya itmiştir hep. Fransa varlık içinde yüzüyordu. Fakat daha fazlasını istiyordu. Bir sömürge daha istiyordu. Oysa eski kolonilerinde yeterince insanı yoktu. Neredeyse Fas yüzünden savaş çıkacaktı. İtalya, Kirenaika'yı istiyor, Avusturya zorla Bosna'yı ilhak ediyordu. Sırbistan ve Bulgaristan Türkiye'ye saldırıyordu. O zamana kadar bir köşede duran Almanya ise pençesini indirmeye hazırlanıyordu. Her yerde devletlerin beynine adeta kan hücum etmiş gibiydi. İçbirliği sağlama yolundaki isteklerden aynı zamanda bulaşıcı mikrop gibi her yerde bir yayılma hırsı gelişiyordu. Çok para kazanan Fransız sanayicileri kendileri gibi çok kazanan Alman sanayicilerini rakip görüyorlardı. Çünkü her iki tarafta da Crump ve Schneider-Croft daha fazla top satışı peşindeydi. Devasa kazancı olan Hamburg gemi işletmeciliği Southampton'dakileri karşıydı. Macar çiftçiler Sırp çiftçilere karşıydı. Kısacası her bir işletme bir diğerine karşıydı. Konjonktür hepsini adeta kudurtmuştu. Orada, burada, her yerde daha fazla isteniyordu. Bugün, Avrupa 1914 yılında neden savaşa girdi diye düşünülecek olursa, tek bir mantıklı neden, hatta bir gerekçe bile bulunamaz. Bir fikir ya da sınır çatışması nedeniyle çıkmamıştı savaş. Bence bu gücün aşırı yoğunluğundan başka bir şey değildi. 40 yıl boyunca barışın bir araya getirdiği ve şiddetle boşalmak isteyen o iç dinamizmin açıklı bir sonucuydu sadece. Her devlet birdenbire güçlü olduğu duygusuna kapılmış ve bir başka devletin de kendini güçlü gördüğünü unutuvermişti. Her devlet daha fazlasını ve bunu da diğer devletten istiyordu. En kötüsü de o en çok sevdiğimiz duygunun ortak iyimserlik duygumuzun bizi kandırmasıydı. Çünkü her devlet son anda diğerinin korkup geri çekileceğine inanıyordu. Böylece diplomatlar karşılıklı blof oyununu başlatmışlardı. Bu Agatir'de Balkan Savaşı'nda ve Arnavutluk'ta oyun olarak kalmıştı. Öte yandan büyük koalisyonlar gittikçe daha çok birbirine yakınlaşıyor ve askeri bir biçim alıyordu. Almanya'da barış hüküm sürerken savaş vergisi alınıyor, Fransa'da askerlik süresi uzatılıyordu. Sonunda da bu gücün boşaltılması gerekti. Balkanlardaki hava durumu bulutların Avrupa'ya yaklaştığını haber veriyordu. Henüz bir panik yoktu. Ancak sürekli, içten içe bir huzursuzluk başlamıştı. Balkanlardan gelen her top ve mermi sesinden hafif bir rahatsızlık düğmeye başlamıştık. Nedeninin içinini bilmeden bir savaşa girer miydik? Yavaş yavaş, aşırı yavaş, neredeyse gizli gizli düşman güçlerinin toplandığını bugün artık biliyoruz. Bir yandan orada burada milyonlarca yandaşı olan ve programlarında savaşa karşı çıkan Sosyalist Parti vardı. Diğer yanda Papa'nın önderliğinde güçlü Katolik örgütler bir başka yanda uluslararası güç birliği yapmış büyük işletmeler ve her türlü gizli kışkırtmaya karşı olan birkaç anlayışlı politikacı, bir diğer yanda ise savaşa karşı olan biz yazarlar vardık. Her zaman olduğu gibi kararlı olmak ve bir araya gelmek yerine, kendi kendini soyutlayan biz yazarlar ve çoğu aydın, ne yazık ki umursamaz ve pasif bir tutum içindeydik. Çünkü aşırı iyimserliğimiz nedeniyle savaş sorununu ve tüm manevi sonuçlarını yüreğimizde hissedemiyorduk. Dönemin hiçbir ünlü kalemi tek bir yazısında savaşı ele almamış, savaş konusunda bir uyarı da bulunmamıştı. Avrupalı gibi düşündüğümüz ve uluslararası kardeşliğe önem verdiğimiz için dillere ve ülkelere aldırmaksızın, kendi çevremizde barış yoluyla anlaşmanın düşünce kardeşliğini dolambaçlı yollardan ideal haline getirmenin yeterli olacağına inanıyorduk. Özellikle yeni kuşak bu Avrupalılık fikrine çok güçlü bir şekilde bağlıydı. Paris'teki Dostum, Bazargate'in çevresinde toplanan bir grup genç, önceki kuşakların aksine her türlü koyu milliyetçiliğe ve zorba emperyalizme karşıydı. Çok sonra savaştaki Avrupa'ya o büyük şiiri yazan Julius Romains, George Duhamel, Charles Wildrock, Durtain, Ray Narcos, Jean Richard Bloch, önce Abbaie'de, Sonra Efort Libre'de bir araya geldiler. Yaklaşmakta olan Avrupalılığın tutkulu birer savaşçısı olan bu insanlar, savaşın ateş denemesinin gösterdiği gibi her türlü militarizme karşı sarsılmaz bir tiksinti duyuyorlardı. Böylesi cesur, yetenekli, ahlaki ve manevi konularda kararlı bir gençlik Fransa'da pek az yetişmiştir. Almanya'da Weltfreund dergisiyle Franz Werfel şiirleriyle dünya kardeşliğini vurguluyordu. Alsas'la olduğu için kaderin iki ulus arasında bıraktığı Range Kale, tutkulu bir şekilde bir uzlaşma için çalışıyordu. İtalya'dan G. A. Borges'e bize dost selamlarını yolluyor, İskandinavya'dan ve Slav ülkelerinden yüreklendirici çıkışlar oluyordu. Bir de bize gelin diye yazıyordu. Bir Rus yazar, bizi savaşa sürüklemek isteyen bu panslavistlere siz Avusturya'dakilerin savaşa karşı olduğunu gösterin. Ah bizler hepimiz yaşadığımız çağ, Bizi kanatlarının üzerinde taşıyan bıçağı seviyorduk, Avrupa'mızı seviyorduk. Fakat mantığa duyduğumuz bu güven ve onun bu saçmalığı son anda engelleyebileceğine olan inancımız tek suçumuz oldu. Ne yazık ki gözümüzle gördüklerimize yeterince kuşkuyla bakamadık ama aslında da genç olmak, kuşkulu değil de inançlı olmak değil midir? Juarez'e inanıyorduk, sosyalist enternasyonele güveniyorduk. Demiryolu çalışanlarının arkadaşlarını kurbanlık kuzu gibi cepheye göndermektense demir havaya uçuracağına inanıyor. Karılarımıza güveniyor ve onların çocuklarına ve eşlerine Moloka'ya vermemek için direneceğini düşünüyor. Avrupa'nın düşünsel ve manevi gücünün en kritik anda coşkuyla ortaya çıkacağını sanıyorduk. Ortak idealizmimiz, iyimserliğimize bağlı ilerleyişimiz, hepimizi bekleyen tehlikeyi fark etmemizi engelliyor. Hatta küçümsememize neden oluyordu. Bir şey daha vardı. İçimizdeki gizli güçleri bilinçli bir şekilde bir araya getirecek bir düzenleyiciye ihtiyacımız vardı. İçimizde bizleri uyaran, ileriyi görebilen tek bir kişi vardı. Ancak garip olan şu ki, aramızda yaşamasına ve ileriyi görebilen tek kişi olmasına rağmen kaderin bize önder olarak gönderdiği bu adamın uzun bir süre farkında olmadık. Onu son anda keşfetmem, hayatımdaki en önemli, en sevindirici olaylardan biridir ve onu bulup çıkarmak gerçekten zordu çünkü Paris'in göbeğinde, fuar alanının ötesinde yaşıyordu. 20. yüzyıl Fransız edebiyatının doğru bir tarihini yazmaya kalkan birisinin, Fransız gazetelerinin o tarihlerde akla gelebilecek tüm edebiyatçılarını ve isimlerini göklere çıkarırken, üç önemli ismi tanımaması ya da yanlış bir bağlamda kullanması gibi şaşırtıcı bir durumu görmezlikten gelmesi mümkün değildi. 1900'den 1914'e kadar Figaro ya da Martine Matin'de Paul Valéry'nin adına rastlamadım. Marcel Proust, sosyetenin kibirlisi olarak Romain Rolland, engin bilgiye sahip bir müzik bilgini olarak görülüyordu. Şöhretin ürkek bırıltısı üzerlerine vurmaya başladığında hemen hemen hepsi de elli yaşındaydı ve en büyük eserlerini dünyanın en meraklı ve düşün hayatı en zengin olan bu kentin göbeğinde ama karanlıkta yaratmışlardı. Romay Roland'ı tam zamanda keşfetmen bir rastlantıydı. Floransa'da heykeltıraş bir Rus bayan çalışmalarını göstermek ve benim bir eskizimi yapmak üzere beni çaya davet etmişti. Onu bir ruhs olduğunu, zaman ve dakiklik konusuna uzak olduğunu unutmuş olarak saat tam dörtte oradaydım. Yaşlı bir babuşka, sonradan duyduğuma göre annesinin süt annesiymiş, beni atölyeye götürdü. Buradaki karışıklık bir tablo gibiydi ve beklememi rica etti. Her yerde küçük küçük heykelcikler vardı. İki dakikada hepsini inceledim. Zaman kaybetmemek için orada duran bir kitabı, daha doğrusu birkaç kahverengi dergiyi elime aldım. Kahek de la derginin adı ve Paris'teyken bu dergilerin ismini duyduğumu hatırladım. Ancak ülkenin her yerinde idealist tomurcuklar açan, sonra tekrar ortadan kaybolan bu kısa ömürlü küçük dergileri kim takip edebilir ki? Romain Rowland'ın Şafak adlı kitabının sayfalarını karıştırmaya ve okumaya başladım. Gittikçe şaşırarak ve daha çok ilgi duyarak. Almanya'yı böylesine tanıyan bu Fransız kimdi? Neredeyse nazik ev sahibesinin gecikmesine sevinmiştim. Nihayet geldiğimde ilk sorumu yönettim. Kim bu Romayn Roland Kadın tam bir bilgi veremedi ancak diğer ciltleri de temin ettiğimde, eserin son ciltleri henüz basılıyordu, istediğimi öğrenmiştim. Nihayet tek bir Avrupa ulusuna değil, tüm Avrupa uluslarına ve onların kardeşliklerine hitap eden bir eser ve tüm manevi güçleri harekete geçiren bir yazar bulmuştum. Sevgi dolu bir anlayışa, ve gerçekten bu anlayışı isteyen, sınanmış ve süzgeçten geçmişi bir adalet duygusuna ve sanatın birleştirici misyonuna kesinlikle inanmış bir yazar. Bizler küçük küçük açıklamalar ve gösterilerle yolumuzu kaybederken, o sessiz ve sabırla işin özüne inmiş, ulusları, bireysel yanlarını en hoş özellikleriyle göstermeye çalışmıştı. Bu ilk bilinçli Avrupa romanıydı. Daha büyük kitlelere ulaşabildiği için Verhayren'in coşkulu şiirlerinden daha etkiliydi ve kardeşliğe ilk önemli çağrıydı. Tüm hiciv yazarlarından, protestolardan daha derin etkiler bırakıyordu. Hepimizin farkında olmadan ümit ettiği, özlem duyduğu şey burada sessizce ortaya çıkmıştı. Paris'e geldiğimde ilk işim Göte'nin o öğrendi bize de öğretebilir sözlerini hatırlayarak onu aramak oldu. Arkadaşlarıma onu sordum. Verhayren, Sosyalist Theater du Pupil'da oynayan Kurtlar adlı oyunu anımsadığını söyledi. Bazalgette, Roland'ın bir müzikolog olduğunu ve Beethoven hakkında küçük bir kitap yazdığını belirtti. Milli Kütüphane'nin kataloğunda eski ve modern müzik hakkında bir düzine eser, Gahadolo, Kuanzed'de ya da küçük yayın evlerinde basılan 7 ya da 8 dram buldum. Sonunda iletişim kurabilmek için ona kitaplarımdan birini gönderdim. Kısa bir süre sonra gönderdiği mektupta beni davet ediyordu. Böylece verhalen ve Freud'la olan dostluğuma bir yenisi eklendi. Hayatımın en verimli ve hatta bazı anlarda hayatıma yön veren önemli bir dostluktu bu. Hayatımızdaki önemli günlerin barıltısı olağan günlerinkinden daha güçlüdür. Bu nedenle onu ilk kez ziyaret ettiğim günü çok net anımsıyorum. Montparnasse bulvarı yakınlarında sıradan bir evin dar merdivenlerini çıktım. Daha kapının önüne geldiğimde olağan dışı bir sessizlik fark ettim. Eski bir kilise bahçesindeki ağaçlardan, pencerelerin altına doğru eser rüzgarlardan caddenin gürültüsü duyulmuyordu. Kapıyı Roland'ı açtı ve beni tavana kadar kitaplarla dolu küçük odasına götürdü. Tuhaf bir parıltısı olan mavi gözlerini ilk görüşümdü bu. Şimdiye kadar bir insanda gördüğüm en parlak ve en iyimser bakışlı gözlerdi bunlar. Konuşurken duyguların derinliklerinden renk ve ateşi çekip çıkarıyor. Üzüldüğünde kararıp gölgeleniyor. Düşür, düşünürken derinleşiyor. Heyecanlandığında ise kıvılcımlarla doluyordu. Okumaktan ve uyanık kalmaktan yorgun ve hafif kızarmış göz kapakları arasında görünen eşsiz göz bebekleri karşısındakine bir şeyler anlatmak ve mutlu etmek isteyen bir ışıltıyla parlıyordu. Biraz çekinerek onu incelemeye başladım. Çok uzun boylu ve zayıftı ve biraz kambur yürüyordu. Yazı masasında geçirdiği saatler adeta sırtını bükmüştü. Keskin çizgili solgun yüzü daha çok hasta bir insan izlenimi veriyordu. Bedenini korumak istercesine çok yavaş konuşuyordu. Hemen hiç yürüyüşe çıkmıyordu. Çok az yiyor, sigara kullanmıyor, bedenini yoracak her türlü şeyden kaçınıyordu. Fakat çok sonraları, keşiş gibi yaşayan bu insanın ne kadar dayanıklı olduğunu, zayıf görünen bu bedenin arkasında nasıl bir beyin gücü gizlediğini gördüm. Üstü dok dolu masasında saatlerce yazıyor. Yorgun bedenine 4-5 saatten fazla uykuyu çok görüyor ve saatlerce yatağında okuyordu. Sadece müzikle dinleniyordu. Çok güzel piyano çalardı. Tuşlara adeta okşarcasına ok hafif hafif dokunur, notaları zorlayarak değil kendiliğinden çıkmasını sağlardı. Hiçbir virtüez, Max Reger, Bussoni, Bruno Walter'i dost çevrede dinledim, hayran olduğum ustalarla beni böylesine yakınlaştırmamıştı. Sahip olduğu bilgi, karşısındakini utandıracak kadar engindi. Aslında dünyayı sadece okuyan gözlerle yaşadığından, edebiyat, felsefe, tarih, tüm ülkelerin sorunları ve tüm çağlar hakkında her şeyi biliyordu. Müzikteki her vuruşu biliyordu. Gallupin'in, Telemann'ın, Hatta 6. ve 7. sınıf müzisyenlerin en unutulmuş eserlerini bile tanıyordu. Bunların yanı sıra günün tüm olaylarıyla yakından ilgiliydi. Keşişlerin sade hücresine benzeyen bu odada tüm dünya adeta görünmez bir kameradan yansıyordu. Yaşadığı çağın devleriyle yakın dostluklar kurmuştu. Reyna'nın öğrencisi olmuş, Wagner'in evinde konuk olmuş, Juarez'le arkadaşlık kurmuştu. Tolstoy, edebi eserleri kadar değerli sayılan itirafname gibi o ünlü mektubunu ona yazmıştı. Onun yanındayken, ki bunu her düşündüğümde mutluluk duyarım, insancıl ve ahlaki açıdan bir üstünlük hissederim, gurura kapılmadan hissedilen bir iç özgürlük, güçlü bir ruhun doğal özgürlüğünü duyarım. Onu da tanıştığımda zaman beni haklı çıkardı. Onun o önemli an geldiğinde Avrupa'nın vicdanı olabileceğini ilk bakışta anlamıştım. Jean Christophe'u hakkında konuşuyorduk. Roland, bu eseriyle üç görevi yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Müziğe duyduğu minnettarlığı, Avrupa Birliği'ne olan inancını ve ulusları sağduyuya çağrıyı. Şimdi de bizler bir şeyler yapmalıydık. Her birimiz bulunduğumuz yerden, yaşadığımız ülkeden ve ana dilimizden bir şeyleri harekete geçirmeliydik. Silkinme, daha dikkatli ve daha duyarlı olma zamanı gelmişti. Nefreti öne çıkaran güçler, barışçı güçlerin aksine aşağılık dualarına uygun olarak daha şiddetli ve daha saldırgandı. Tüm bunların arkasında maddi çıkarlar yatmaktaydı ve bunlar bizimkilerin aksine vicdansız çıkarlardı. Bu saçmalık her yerde, her şeyde vardı ve buna karşı savaşmak sanatımızdan bile daha önemliydi. Dünyevi yapının çürüklüğü karşısında duyulan üzüntünün tüm eserlerinde sanatın sonsuzluğunu işlemiş bir adamda iki kat daha fazla olduğunu hissediyorum. Sanat bizleri avutabilir, her birimizi ayrı ayrı ama gerçeğe karşı hiçbir şey yapamaz demişti Roland. Bu konuşma 1913 yılında olmuştu. Bu büyük bir ihtimalle çıkacak bir Avrupa Savaşı'na hazırlıksız ve hiçbir şey yapmadan yakalanmamamız gerektiğini öğrendiğim ilk konuşmaydı. Karar anı geldiğinde manevi açıdan herkesten üstün olmaktan daha önemli bir şey yoktu ve Roland acı verse de şimdiden kendini buna hazırlamıştı. Bizler de kendi çevrenizde bir şeyler yapmalıydık. Ben birçok şey tercüme ederek komşu ülkelerdeki şairlere dikkat çekmiştim. 1912'de Alman-Fransız kardeşliğinin sembolik bir göstergesi olarak Verhaeren'in tüm Almanya'da yaptığı bir konferans gezisinde kendisine eşlik etmiştim. Hamburg'da Verhaeren ve Dehmil, en büyük Fransız şairiyle en büyük Alman şairi, herkesin önünde kucaklaşmışlardı. Verhaeren'in yeni dramında oynaması için Reinhard'ı, İkna etmiştim. İşbirliğimiz hiç bu kadar samimi, yoğun ve coşkulu olmamıştı. Ve bazen öyle coşkulu saatler yaşıyorduk ki tüm dünyaya doğruyu ve kurtuluşu gösterdiğimiz konusunda kendimizi kandırıyorduk. Fakat dünya böyle edebi gösterilerle ilgilenmiyor ve yanlış yolunda yürümeye devam ediyordu. Görünmez bir sürtünme bir yerlerdeki bağlantıyı koparıyor ve derhal bir kıvılcım çıkıyordu. Örneğin, Zabern skandalında olduğu gibi, Arnavutluk'taki krizler gibi, yanlış bir demeç gibi, her defasında sadece bir kıvılcımdı. Fakat her biri üst üste yığılmış ve hazır bekleyen bombayı patlatmaya yeterdi. Özellikle bizler Avusturya'da gerilim sınırının tam ortasında olduğumuzu hissediyorduk. 1910 yılında İmparator Franz Joseph 80 yaşını geride bırakmıştı. Yönetimi artık sadece bir sembol haline gelmiş bu ihtiyarla uzun bir süre daha devam etmek mümkün değildi. Ondan sonra bin yıllık monarşinin dağılacağı hissediliyordu. İçeride ulusların karşılıklı kimlik baskısı büyüyor, dışarıda İtalya, Sırbistan, Romanya ve hatta bir bakıma Almanya imparatorluğu paylaşmak için hazır bekliyordu. Krupp ve Schneider-Kruz'un toplarını karşılıklı yabancı insan maddesinde denedikleri Balkan Savaşı sonrasında Almanların ve İtalyanların İspanya iç savaşında denedikleri uçaklar bizi gitgide Çağlayan'ın akıntısına çekiyordu. Her defasında yüreğimiz ağzımıza geliyor ve derin bir nefes alarak bu defada bir şey olmadı. İnşallah hiç olmaz diyorduk. Deneyimlerimizden de biliyoruz. Zamanın olaylarını vermek ruhsal atmosferini vermekten daha kolaydır. Zamanın izleri, etkileri resmi olaylarda değil, burada vereceğim örnekteki gibi daha ziyade küçük ve kişisel yaşanmışlıklarda görülür. Doğruyu söylemek gerekirse ben o dönemde savaşın çıkacağına inanmamıştım. Fakat iki kez gündüz düşümde savaşı gördüm. Yüreğim korku içinde uyandım. İlki tarihin tüm arka plan öyküleri gibi pek az bilinen Red olayı sırasındaydı. Karmaşık bir casusluk dramının baş kahramanı Albay Redle öylesine tanımıştım. Benimle aynı semtte, bir sokak ötede oturuyordu. Bir gün kafedeyken savcı arkadaşım T, rahat görünümlü, keyifle sigarasını içen bir beyle tanıştırdı beni. O günden itibaren selamlaşmaya başladık. Çok sonra hayatımızın ne kadar çok sırlarla çevrili olduğunu ve hemen yanı başımızdaki insanlar hakkında ne kadar az şey bildiğimizi fark ettim. Dış görünüşüyle sıradan bir Avusturyalı subaya benzeyen bu adam Veli en güvendiği kişiydi ordunun gizli servisini yönetmek ve düşmanın gizli servisini çökertmekle görevlendirilmişti. Fakat 1912'de Balkan Savaşı krizi sırasında Rusya ve Avusturya karşılıklı seferberlik yaparken Avusturya ordusunun en önemli gizli belgesi çıkartma planının Rusya'ya satıldığı ortaya çıktı. Böyle bir şey savaş durumunda örneği görülmemiş bir felakete neden olabilirdi çünkü Ruslar bu şekilde Avusturya Saldırı Birliği'nin her adımını öğrenmiş olacaklardı. Genelkurmay çevresinde bu ihanetin yol açtığı panik çok büyük oldu. Konunun uzmanı olarak Albay Redla, haini bulup ortaya çıkarma görevi verildi. Böyle birisi ancak üst kademede olabilirdi. Askeri makamların yeteneğine pek güvenmeyen Dışişleri Bakanlığı da, yetkili makamların kıskançlıkla birbirlerine çelme atmalarının tipik bir örneğini vererek genelkurmaydan habersiz ve bağımsız bir soruşturma başlattı ve polise alınan diğer tüm önlemlerin yanı sıra yurt dışından gelen tüm mektupların gizlilik kuralına uyulmaksızın açılması emrini verdi. Günün birinde postaneye Rus sınır istasyonu Podolos'tan opera balosu şifreli bir mektup geldi. Açılan zarftan mektup yerine 6 ya da 8 tane gıcır gıcır Avusturya binlik banknotu çıktı. Bu kuşkulu durum derhal emniyete bildirildi ve mektubu almaya gelecek kişinin hemen tutuklanması için gişeye sivil polis oturtuldu. Ancak trajeti bir an içinde olsa Viyanalıların rahatlığı yüzünden yön değiştirdi. Öğle yemeği saatinde bir bey gelip opera balosu şifreli mektubu istedi. Gişe memuru derhal ihtar sinyalini vermek üzere sivil polisi aradı ancak... Polis bir şeyler içmeye gitmişti. Döndüğünde yabancı beyin bir faytona binip bilinmeyen bir yöne doğru uzaklaştığını öğrendi. Hemen ardından Viyana komedisinin ikinci perdesi başladı. O tarihlerde bu şık ve zarif faytonların arabacıları pek kibar olduklarından arabalarını kendileri yıkamazlardı. Bu nedenle her durak yerinde atlara yem veren ve arabayı yıkayan yıkayıcılar bulunurdu. Bu yıkayıcı biraz önce yola çıkan arabanın numarasını neyse ki almıştı. 15 dakika içinde bütün polisler alarma geçti. Arabacı bulundu. Arabacı, benim her zaman Albay Redle rastladığım Kaiserhof kafesine götürdüğü adamı tarif etti. Bu arada tesadüfen arabada adamın zarfa açtığı çakı bulundu. Polisler hemen Kaiserhof kafesine daldılar. Fakat tarif ettikleri adam oradan ayrılmıştı. Garson, aradıkları adamın sürekli müşterileri Albay Raddle olduğunu ve biraz önce Hotel Klomser'e döndüğünü söyledi. Polisler donup kalmıştı. Olay aydınlanmıştı. Avusturya ordusunun gizli servis şefi aynı zamanda Rus genelkurmayının satın aldığı bir casustu. Raddle sadece gizli belgeleri ve saldırı planlarını satmakla kalmamıştı. Böylece geçen yıl onun gönderdiği Avusturyalı casusların Rusya'da sürekli tutuklanıp yargılanmalarının da nedeni anlaşılmıştı. Avusturya Genelkurmay Başkanı Konrad von Hötzendorf'a ulaşılıncaya kadar korkunç bir telefon trafiği başladı. Olaya şahit olanlardan birinin bana anlattığına göre daha ilk sözcüğü duyar duymaz Genelkurmay Başkanı'nın yüzü bembeyaz kesilmişti. Telefon trafiği Hofburg'a kadar gitmişti. Görüşmelerin ardı arkası kesilmiyordu. Nereden başlanmalıydı? Polisler, albay Reddle'ın kaçmaması için gerekli önlemleri almıştı. Reddle, hotel Klomser'den ayrılmak üzere otel görevlisine bir şeyler söylerken, fark ettirmeden yanına gelen sivil bir polis, çakıyı uzatıp nazikçe şöyle demiş, ''Sayın albay, çakınızı arabada unutmuşsunuz.'' İşte o anda Reddle, kaybettiğini anlamış. Başını nereye çevirse kendisini takip eden gizli servisten tanıdık yüzlerle karşılaşmış. Otele geri geldiğinde, iki subay odasına kadar eşlik edip, önüne bir silah bırakmışlar. Çünkü saray Avusturya ordusunda böylesi bir skandalın dikkat çekmeden sonlandırılmasına karar vermiş. İki subay Hotel Klomser'de Reddl'ın odası önünde gece saat ikiye kadar nöbet tutmuş derken içeriden bir silah sesi duyulmuş. Ertesi günün akşam gazetelerinde çıkan kısa ölüm ilanında Avusturya ordusunun başarılı subaylarından Albay Reddl'ın ansızın öldüğü yazıyordu. Fakat Albay Riddle'ın takip edilmesinde o kadar çok kişi görev almıştı ki bu olayı saklamak güçleşmişti. Zamanla aydınlanan birçok ayrıntı olayın psikolojik boyutunu ortaya koydu. Albay Riddle homoseksüelmiş. Ancak gerek üstleri gerekse arkadaşları bu sırrı bilmiyormuş. Riddle yıllarca şantajcıların eline düşmüş ve sonunda bu işlere sürüklenmişti. Bu olay orduda büyük bir endişe yaratmıştı. Bir savaş çıkmış olsaydı bir tek insan yüz binlerce insanın ölümüne ve imparatorluğun uçuruma sürüklenmesine neden olacaktı. İşte ancak o an geçen yıl Dünya Savaşı'na ne kadar yaklaştığımızı anlamıştık. İlk kez dehşeti gırtlağıma kadar hissetmiştim. Ertesi gün tesadüfen çağımızın mükemmel ve iyi yürekli Kassandrası Bertha von Suttner'e rastladım. İlk aristokrat ailelerden birinden geliyordu. İlk gençlik döneminde Bohemya'da oturdukları sarayın yakınlarında 1866 savaşının tüm dehşetini görmüştü. Bu nedenle Flo Florence Nightingale gibi tüm hayatını ikinci bir savaşa, daha doğrusu savaşı önlemeye adamıştı. Yazdığı Silahlarınızı Bırakın başlıklı romanı tüm dünyada başarıya ulaştı. Sayısız pasif toplantılar düzenledi. En büyük başarısı da, Dinamit'in kaşifi Alfred Nobel'in vicdanına seslenerek onu buluşunun açtığı felaketlerinin bedeli olarak barış ve uluslararası uzlaşma için Nobel ödülü verecek bir vakıf kurmaya ikna etmek oldu. Sutner heyecanlı heyecanlı yanıma yaklaştı ve insanlar farkında değil diyerek caddenin orta yerinde yüksek sesle adeta bağırarak konuşmaya başladı. Oysa normal zamanlarda alçak sesle ve sakin sakin konuşurdu. Savaş başladı ve onlar yine bizden her şeyi sakladılar. Siz genç insanlar neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Özellikle sizi ilgilendiriyor bu. Karşı koyun, birleşin. Her şeyi hiç kimsenin dinlemediği. Biz yaşlı kadınlardan beklemeyin. Ona Paris'e gideceğimi söyledim. Belki ortak bir bildiri yayımlanabilirdi. Niye yalnızca belki? Diye ısrar etti. Durum her zamankinden kötü. Mekanizma işlemeye başladı bile dedi. Onu sakinleştirmeye çalışırken kendimin tedirginleşmeye başladığını hissettim. Fakat Fransa'da yaşadığım küçük bir olay, Viyana'da ciddiye alınmayan bu yaşlı kadının nasıl da bir peygamber gibi geleceği gördüğünü anımsattı bana. Çok küçük bir olaydı ama benim için anlamı büyüktü. 1914 yılının ilkbaharında Paris'ten bir kız arkadaşımla birlikte Leonardo da Vinci'nin mezarını ziyaret etmek için Théorne'e gitmiştim. Lugue Irmağının yumuşak ve güneşli kıyısında uzun süre yürümüş ve akşamleyin oldukça yorgun düşmüştük. Bu nedenle önceki gidişimizde Bağzak'ın doğduğu evi gördüğüm o sakin kentte sinemaya gitmeye karar verdik. Küçük bir semt sinemasıydı. Modern dönemin krom ve pırıl pırıl parlayan camdan saray gibi salonlarıyla hiçbir benzerliği yoktu. Sinema salonuna dönüştürülmüş mekan, rahat rahat çene çalan, Sigara içmeye yasağına rağmen scaferlati ve Kaporal markası sigaralarının mavi dumanlarını, ağır kokan havaya doğru savuran sıradan insanlarla, işçiler, askerler, pazarcı kadınlarla, kısacası halktan insanlarla doluydu. Perdede önce tüm dünyadan haberler görüldü. İngiltere'de bir kayık yarışması. Salondakiler sohbete devam edip kahkahalarla güldüler. Sonra bir Fransız askeri geçit töreni başladı. Salondakiler bununla ilgilenmediler. Üçüncü görüntü, İmparator Wilhelm, İmparator Franz Joseph'i Viyana'da ziyaret ediyordu. Birden perdede, Viyana'nın o çirkin batı istasyonu ve gara girmek üzere olan treni bekleyen birkaç polis göründü. Sonra bir işaret. Yaşlı İmparator Franz Joseph, konuğunu karşılamak üzere şeref kıtasının önünden geçiyordu. Yaşlı İmparator'u hafif kamburu çıkmış ve biraz da titreye titreye geçtiğini gören Tuğur salkı, Favorileri kırlaşmış bu yaşlı ihtiyara güldü. Derken perdede gara giren tren göründü. Birinci, ikinci, üçüncü vagon derken... Salon vagonun kapısı açıldı. Üzerinde Avusturya general üniforması, bıyıkları yukarı bükülmüş ikinci Wilhelm göründü. İmparator Wilhelm'in perdede göründüğü an... Karanlık salonda birdenbire çılgınca ıslık sesleri ve gürültüler başladı. Erkekler, kadınlar, çocuklar, herkes ama herkes... Adeta her biri şahsen hakarete uğramış gibi hepsi birden çığlık atmaya ve ıslık çalmaya başladılar. Gazetelerde okuduklarının dışında panik ve dünya hakkında tek bir bilgisi olmayan iyi yürekli Durslular bir anda kudurmuş gibiydiler. Çok korktum, iliklerime kadar ürperdim. Yıllar yılı yürütülen bu nefret propagandasının nasıl bir boyut ulaştığını görüyordum. Küçücük bir taşrada yaşayan kendi halindeki vatandaşlar, Hatta askerler imparatora ve Almanya'ya karşı o denli kışkırtılmışlardı ki beyaz perdede gördükleri ufacık bir kare bile öfkeden kendilerini kaybetmelerine neden olabiliyordu. Sadece bir saniye, tek bir saniyeydi. Diğer görüntüler gelmeye başladığında her şey unutulmuştu. İnsanlar perdedeki komik filme katıla katıla, zevkten dizlerine vura vura gülmeye başlamışlardı. Sadece bir saniye sürmüştü. Ama yine de bu tek saniyede tüm uzlaşma çabalarımıza ve gayretlerimize rağmen ciddi bir kriz anında insanları galeyana getirmenin ne kadar kolay olduğunu görmüştüm. Bütün akşamım mahvolmuştu. Uyuyamadım. Bu olay Paris'te olsaydı aynı şekilde huzursuz olurdum fakat bu dende sarsılmazdım. Kin ve nefretin kendi halinde saf vatandaşlara kadar nüfuz etmesi beni dehşete düşürmüştü. Sonraki günler arkadaşlarıma bu olayı anlattım. Çoğu bunu ciddiye almadı. Biz Fransızlar Şişko Kraliçe Victoria ile nasıl alay etmiştik? İki yıl sonrasında İngiltere ile anlaşma imzaladık. Sen Fransızları tanımıyorsun. Onlar politikayı derin düşünmezler dediler. Sadece Roland olayı farklı görüyordu. Hak ne kadar safsa onları kandırmak o kadar kolaydır. Boyun Sare seçildiğinden beri durum kötü. Petersburg'a yapacağı seyahat pek keyifli geçmeyecek. Yazın Viyana'da yapılacak sosyalist, enternasyonel... Kongresi üzerine konuştuk fakat Roland bu konuda da diğerlerinden daha şüpheciydi. Duvarlara seferberlik ilanları yapıştırıldığında kim bilir kaç kişi buna direnecektir. Kitle duyarlılığının ve kitle isteri nöbetlerinin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Savaş durumunda onların nasıl bir güce dönüşeceğini kestirmek güç. Bana gelince, böylese endişe anlarının örümcek ağlarının rüzgarda dağılması gibi geçip gideceğini söylüyordum. Gerçi arada bir savaşın çıkabileceğini düşünüyorduk fakat onu da insanın arada bir ölümü aklına getirmesi gibi bir şeydi. Olmasın muhtemel ancak çok uzak bir ihtimal gibi. Üstelik o tarihlerde Paris çok güzeldi. Bizler de çok genç ve mutluyduk. Jules Romains'in buluşu o müthiş şakayı bugün bile anımsarım. Şairler prensiyle alay etmek için sıradan kendi halinde bir adamcağıza, Düşünürler prensi tacı giydiren üniversiteliler onu törenle pantheon önündeki Rodin heykeline götürmüşlerdi. Aynı günün akşamı söylende liseli gençler gibi çılgınca eğlenmiştik. Ağaçlar çiçek açmıştı. Hava tatlı ve hoş kokuyordu. Bu kadar güzellikler arasında kim savaş gibi imkansız bir şeyi düşünebilirdi? Dostlar her zamankinden daha dostu ve yabancı düşman ülkede yeni dostlar kazanılmıştı. Kent. Hiç olmadığı kadar sorunsuzdu ve insanlar kendileri gibi sorunsuz ve tasasız kenti çok seviyorlardı. Bu son günlerde Verhairen'e bir konferans vereceği Royne'e kadar eşlik ettim. Geceleyin sivri kuleleri ay ışığında büyüleyici bir şekilde ışıldayan katedralin önünde durduk. Böyle hoş bir mucize tek bir vatana mı ait hepimizin değil mi diye geçirdik aklımızdan. Royne'de bir tren istasyonunda, övdüğü o makinelerden birinin 2 yıl sonra onu parçalayacağı aynı yerde vedalaştık. Beni kucakladı. Bir Ağustos'ta "Kaelio Kuipikiye te, ben de buluşalım." dedi. Söz verdim. Çünkü ona her yıl çiftlik evinde ziyaret ederdim ve birlikte her yeni şiirini Amancaya çevirirdik. Bu yıl da gitmemi engelleyecek ne olabilirdi ki? Aklıma hiçbir kötü şey getirmeden diğer arkadaşlarla vedalaştım. Paris'le vedalaştım. Rahat ve duygusal olmayan bir vedaydı bu. Tıpkı birkaç haftalığına evimden ayrılıyormuşum gibi. Önümüzdeki birkaç ay yapacağım şeylerin planı hazırdı. Şimdi Avusturya'da kent dışında bir yerde inzivaya çekilecek ve ancak beş yıl sonra basılabilen Dostoyevski çalışmama devam edecek ve böylece ve her biri büyük bir ulusu büyük romancılarıyla tanıtan Üç Büyük Usta adlı eserimi tamamlayacaktım. Sonra Verhairen'e gidecek ve kışın uzun süredir planladığım Rusya seyahatimi gerçekleştirecek ve orada aynı düşünceyi paylaşacağımız bir grup oluşturacaktım. Bütün bunlar 32 yaşında olan benim net ve açık bir şekilde planlarım arasındaydı. Bu pırıl pırıl parlayan yaz mevsiminde dünya leziz bir meyve gibi güzel ve anlamlıydı ve ben bu dünyayı bugün ile de daha da parlak olacağına inandığım geleceği ile de seviyordum. Fakat 28 Haziran 1914 yılında Saraybosna'da atılan o kurşun, içinde yetişip büyüdüğümüz, yaşadığımız o güvenliği ve yaratıcı aklın dünyasını topraktan yapılmış, içi boş bir küp gibi bir saniyede binlerce parçaya ayırdı. 1914 Savaşı'nın ilk Saatleri 1914 yazı Avrupa topraklarına o felaketi yaşatmamış olsaydı da unutulmazdı. Çünkü o güne kadar öyle canlı, öyle güzel ve tam bir yaz mevsimi çok ender yaşamışımdır. Gökyüzü günlerce ipek gibi ve masmaviydi, hava yumuşak ve hafifti, çayırlar sıcaktı ve mis gibi kokuyordu. Ormanlar yeni yeşermiş ağaçlarla doluydu. Bugün bile yaz sözcüğünü ağzıma aldığımda ister istemez bir yana yakınlarında Baden'de geçirdiğim o pırıl pırıl temmuz günlerini anımsarım. Beethoven'ın yazlarını geçirdiği bu küçük, romantik kentte gözlerden uzak bir şekilde bir ay boyunca çalışmalarıma yoğunlaşmak istiyordum. Yazın geri kalan kısmını çok değer verdiğim dostum Verhayren'in Belçika'daki çiftlik evinde geçirecektim. Baden derken, doğayı yaşamak için küçük kentten ayrılmak gerekmiyor. Beethoven'ın yaşadığı dönemdeki sadeliğini ve güzelliğini korumuş ve tepeleri örten muhteşem orman küçük Burjuva evlerinin aralarına kadar yayılmıştı. Kafelerin ve restoranların önünde açık havada oturulur ya da istenirse Kaplıca Parkı'nı doldurmuş neşeli Kaplıca konuklarının arasına karışılır ya da tenha yollarda dolaşılırdı. 29 Haziran'dan bir gün önceki akşam, Katolik Avusturya'nın Peter ve Paul bayramı saydığı gün, Biyana'dan birçok konuk gelmişti. Açık renkli yazlık giysiler içindeki insanlar Kaplıca Parkı'nda neşeli ve tasasız bir şekilde kendilerini çalan müziğe kaptırmıştı. Hoş bir gündü. Geniş kestane ağaçlarının üzerindeki gökyüzü bulutsuz ve pırıl pırıldı ve gerçekten mutlu olunacak bir gündü. Yetişkinler ve çocuklar için kısa bir süre sonra tatil dönemi başlayacaktı. Yaz mevsiminin başladığı bu tatil gününde insanlar yazın muhteşem havasının dolu dolu yeşilliğinin tadını çıkarıyor ve günlük sorunlarını unutuyorlardı. Bana gelince... Kaplıca Parkı'ndan ve kalabalığından epeyce uzakta bir yerde oturmuş kitap okuyordum. Bugün bile hangi kitap olduğunu gayet iyi anımsıyorum. Mereşkovski'nin Tolstoy ve Dostoyevski adlı kitabıydı. Tamamen kendimi kaptırmış, heyecanla, merakla okuyordum. Fakat ağaçların arasından eser rüzgarı, kuşların cıvıltısını ve Kaplıca Parkı'ndan yükselen müziği de duyuyordum. Müziğin melodisini çok net duyuyor ancak rahatsız olmuyordum. Çünkü bizim kulaklarımız öyle bir uyum yeteneğine sahiptir ki sürekli bir gürültü, gürültülü bir cadde ve şırıl şırıl akan bir derenin sesine birkaç dakika içinde alışır ve duymaz oluruz. Ancak gürültünün ritminde bir aksama olursa o zaman sesin farkına varır, kulak kabartırız. İşte bu nedenle kitabımı okumaya dalmışken birdenbire müziğin kesildiğini fark ettim. Kaplıca orkestrasının o sırada hangi parçayı çaldığını bilmiyorum. Sadece müziğin bir anda kesildiğini duydum. Gayri ihtiyari başımı kitabımdan kaldırdım. Ağaçların arasında akın akın dolaşan insanlara da bir şeyler olmuştu. Onlar da birdenbire dolaşmayı bırakmıştı. Herhalde bir şeyler oldu diye düşünüp ayağa kalktığımda, müzisyenlerin de müzik pavyonunu terk etmekte olduklarını gördüm. Bu da tuhaftı çünkü... Normal olarak kaplıca konseri bir saat ya da daha uzun süreldi. Konseri böyle nezaketsizce kesmenin bir nedeni olmadıydı. Biraz yaklaşınca insanların gruplar halinde telaşlı telaşlı biraz önce yapıştırılmış bir bildiriyi okumak için itişip kakıştığını gördüm. Birkaç dakika sonra öğrendim ki Beliat Prens Franz Ferdinand ve eşi manevra yapmak için gittiği Bosna'da alçakça politik bir cinayete kurban gitmişti. Bildiriyi okumak için gittikçe daha çok insan akın ediyordu. Okuyan diğerine bu hiç beklenmedik haberi diyordu Fakat gerçeği söylemek gerekirse, insanların yüzlerinde bir sarsıntı ya da öfke okunmuyordu. Çünkü veliaht sevilen biri değildi. Oysa küçücük bir çocukken, imparatorun tek oğlu, tahtın varisi Prens Rudolf'un, Mayerling'de vurulduğu ve ölü olarak bulunduğu günü çok iyi anımsıyorum. Bütün kent bir üzüntü dalgasıyla sarsılmıştı. Tabutunu görmek için insanlar adeta birbirini ezmişti. Aydın biri ve insan olarak çok sevilen prensin, imparatorun yegane oğlu ve varisinin daha çok şeyler yapabilecekken en verimli çağında ölmesi üzüntü ve korku yaratmış, imparatorun acısı paylaşılmıştı. Frans Ferdinand'da ise Avusturyalılar için çok önemli sayılabilecek hiçbir şey yoktu. Sevimlilik, çekicilik ve samimiyet... Onu sık sık tiyatroda gördüğümde incelerdim. Güçlü ve iri bedeniyle locasında oturur. Soğuk ve donuk bakışlarını diker, seyircileri selamlamaz, sahnedeki sanatçıları candan alkışlamazdı. Hiç kimse onun gülümsediğini görmemiştir. Hiçbir fotoğrafta rahat bir görünümü yoktur. Müzikten de, mizahtan da hoşlanmazdı. Karısı da aynı kendisi gibi sevimsiz bakardı çevresine. Bu iki insanın etrafında buz gibi bir hava eserdi. Dostlarının olmadığı bilinirdi. Yaşlı imparatorun da ondan nefret ettiğini herkes bilirdi. Çünkü veliaht tahta geçmek için nasıl sabırsızlandığını gizlemeyi beceremezdi. Bu buldok soğuk, donuk bakışlı adamın bir felakete yol açacağı sadece benim hissettiğim mistik bir önsezi değildi. Aksine bütün ulus içinde yaygın bir önseziydi. Bu nedenle onun öldürülme haberi çok derin bir etki yapmadı. İki saat sonra gerçek bir üzüntüden eser kalmadı. İnsanlar sohbet ediyor ve kahkahalar atıyorlardı. Akşamları lokallerde yine müzik çalıyordu. O gün Avusturya'da pek çok kişi, yaşlı imparatorun varisinin bundan böyle çok sevilen genç Arşidük Karl'ın olması nedeniyle içten içe rahat bir nefes almıştı. Ertesi günü doğal olarak gazetelerde büyük büyük ölüm ilanları verildi ve suikaste duyulan öfke dile getirildi. Fakat bu olayın Sırbistan'a karşı politik bir harekete yol açacağına dair hiçbir ima yoktu. İmparatorluk sarayında bu ölümle ilgili bambaşka bir endişe vardı. O da gömülme merasiminin nasıl yapılacağıydı. Velihat, prens olması ve özellikle de imparatorluk adına yaptığı bir görev esnasında ölmesi nedeniyle Habsburgların tarihi mezarlığı olan Kapuzen mezarlığına gömülmesi gerekiyordu. Fakat Frans Ferdinand, saraya karşı verdiği uzun ve öfkeli mücadelelerden sonra Kontes Kotek ile evlenmişti. Gerçi Kontes yüksek bir aristokrat aileden gelmekteydi. Fakat Habsburgların gizemli, yüzlerce yıllık kurallarına göre eşiyle eşit sayılmıyordu. Ve Düşesler büyük törenlerde çocukları mirastan pay alamayan veliaht eşinin önünde olmak istiyorlardı. Fakat ölüm karşısında bile saray kibrinden vazgeçmiyordu. Ne demek, Kontes Kotek Habsburg İmparatorluk Mezarlığı'na mı gömülecekti? Hayır, buna izin verilemezdi. Korkunç bir entrika başladı. Düşesler yaşlı imparatora cephe aldılar. Haktan resmi yaz tutması istenirken sarayda gizli düşmanlıklar çarpışıyordu. Her zaman olduğu gibi ölen kişi haksız çıktı. Töreni yöneten kişiler, ölen kişinin küçük bir Avusturya kasabası olan Arstet'tenle gömülmeyi arzu ettiği iddiasını ortaya attılar ve ölüye karşı bu sahte sevgi ve saygı bahanesiyle ölünün katafalka konulması... Cenaze alayı ve bunlarla ilgili mevki konusundaki tüm çekişmeler çabucak bir kenara itildi. Öldürülen veliaht prensin ve eşinin tabutları sessizce Arstetten'e getirilip burada toprağa verildi. Seyirden sonsuz zevk alan Viyana, bundan mahrum kalmış oldu ve bu üzücü olay kısa bir süre sonra unutulup gitti. Neticede Viyana'da insanlar İmparatoriçe Elizabeth'in ve tahtın önceki varisinin korkunç ölümü, ve saray üyelerinin çeşitli skandallarına alışmışlardı ve yaşlı imparatorun yalnız ve hiç sarsılmadan her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorlardı. Birkaç hafta sonra Ferdinand'ın ismi de cismi de bir daha ortaya çıkmamak üzere tarihten selinecekti. Fakat takriben bir hafta sonra tüm gazetelerde tesadüf olamayacak kadar aynı anda birdenbire kışkırtmalar, imalar başladı. Sırp hükümeti olaylardan haberdar olmakla suçlanıyor ve Avusturya'nın sözüm ona çok sevilen Veliaht Prens'in cinayetini cezasız bırakmayacağı ima ediliyordu. Basın yoluyla bir şeylerin kıpırdandığı, harekete geçirildiği hissediliyordu fakat hiç kimse savaş çıkabileceğini aklına getirmiyordu. Ne bankalar ne de işyerleri ve özel şirketler planlarını değiştirmişti. Sırbistan'da yapılan bitmek tükenmek bilmeyen bu söz düellosundan bize neydi? Aslında Sırp domuz ihracatıyla ilgili birkaç ticari anlaşmadan başka bir şey olmadığını hepimiz biliyorduk. Verhayren'in yanına Belçika'ya gitmek için valizlerim hazırdı. Çalışmalarım yolunda gidiyordu. Tabutundaki ölü bir veliaht prensin benim hayatımla nasıl bir ilgisi olabilirdi? İçinde bulunduğum yaz mevsimi hiç olmadığı kadar güzeldi ve daha da güzel olacağı benziyordu. Hepimiz geleceğe umutla bakıyorduk. Baden'deki son günümde bir arkadaşımla üzüm bağlarında dolaşırken karşılaştığımız yaşlı bir bağcının bize şunları söylediğini hatırlıyorum. Yıllardır böyle güzel bir yaz görmemiştik. Böyle devam ederse eşsiz şaraplar üreteceğiz ve insanlar bu yazı hep hatırlayacaktır. Fakat mavi ceketli yaşlı adam korkunç gerçeği yansıtan bir şey söylediğinin hiç farkında değildi. Her yıl olduğu gibi Berhayren'i çiftliğinde ziyaret etmeden önce İki haftalığına gittiğim Olsten'de yakınlarındaki Le Coq'ta aynı zamanda rahat ve tasasız atmosfer vardı. Tatil sevinciyle dolu insanlar kumsaldaki renkli şemsiyelerin altına uzanmışlar ya da yüzüyorlardı. Çocuklar uçurtmalarını uçuruyor, gençler kafelerinin önünde sette dans ediyorlardı. Akla gelebilecek her ulustan insan bir arada eğleniyordu. Daha çok Almanca konuşuluyordu. Çünkü her yıl olduğu gibi... Yakındaki Rem bölgesinden çok sayıda turist, Belçika'nın bu plajına akın ediyordu. Tek gürültü, Paris gazetelerini satmak için onların tehditkar manşetlerini bağıran çocuklardan geliyordu. Avusturya Rusya'yı kışkırtıyor, Almanya seferberliğe hazırlanıyor. Gazete satın alan insanların yüzlerinin nasıl da tedirginleştiği fark ediliyordu. Ancak bu sadece birkaç dakika sürüyordu. Neticede bu diplomatik çatışmaları yıllardır biliyorduk. Her defasında ciddileşmeden son anda tatlıya bağlanırdı. Bu defa niye olmasındı? Yarım saat sonra biraz önce yüzleri endişeli aynı insanlar keyifle suda oynuyor, uçurtmalar uçuruyor, martılar kanat çırpıyor ve güneş huzur içindeki ülkenin üzerinde pırıl pırıl ve sıcacık parlıyordu. Fakat kötü haberler gitgide artıyor ve daha tehditkar bir boyut kazanıyordu. Önce Avusturya, Sırbistan'a ultimatum vermiş ve bunu Sırbistan'ın kaçamak yanıtı takip etmişti. İki monaşı arasında bir telgraf trafiği ve sonunda da gizlenemez bir hale gelen seferberlik başlamıştı. Bu küçük ve her şeyden uzak yerde daha fazla duramaz hale geldim. Haberlere daha yakın olabilmek için her gün elektrikli küçük bir tramvayla Ostende'ye gidiyordum. Haberler gün geçtikçe kötüleşiyordu. İnsanlar hala yüzüyorlardı, oteller doluydu, Digue'ye gezen, gülen ve gevezelik eden turistler akın ediyordu. Fakat ilk kez yeni bir şey araya girdi. Birdenbire Belçikalı askerler ortaya çıkıverdi. Oysa hiç plaja yaklaşmazlardı. Köpeklerin çektiği Belçika ordusuna has bir şeydi. Küçük arabalarda makineli tüfekler taşınıyordu. O sırada bir iki Belçikalı arkadaşımla genç bir esam ve şair, Kron Melknik'le kafede oturuyordum. Öğleden sonramızı Belçika'nın en büyük modern ressamı James Ensor'un yanında geçirmiştik. Çok tuhaf, müzevi yaşamı seven ve içe dönük biri olan bu ressam. O yaratıcı ve pırıl pırıl renklerle ışıldayan tablolardan çok, askeri bandu için bestelediği, bestelediği polka ve valslerle övünüyordu. Bize yapıtlarını göstermişti. Ama pek de istemeye istemeye çünkü... Birilerinin çıkıp onları satın almak isteyeceğinden korkuyordu. Arkadaşımın bana gülerek anlattığına göre aslında tablolarını pahalı satmak istiyormuş istemesine ama hiçbirini elden çıkarmaya gönlü razı olmuyormuş. Çünkü paraya olduğu kadar eserlerine de bağlıymış. Tablolarından birini sattığında her defasında birkaç gün umutsuzluğa düşüyormuş. Tüm bu garip kaçıklıklarıyla bu cimri deha bizi neşelendiriyordu. Köpeklerin çektiği makineli tüfeklerle dolu arabalarıyla yeni bir bölük asker önümüzden geçerken içimizden biri ayağa kalkıp köpeği okşadı. Ancak bu davranış eşlik eden bir subayın hiç hoşuna gitmedi. Bir savaş objesinin böyle okşanmasının askerlik kurumunun onurunu zedeleyeceğinden korkmuştu. İçimizden biri askerlerin böyle saçma sapan dalaşmaların ne demek oluyor diye mırıldandığında bir başkası gerekli önlemler alınmak zorunda. Çünkü savaş çıkarsa... Almanlar bizi yarıp geçeceklerdir yanıtını verdi heyecanlanarak. Kesinlikle mümkün değil dedim. Gerçekten böyle bir şeyin olamayacağını yürekten inandığım için, çünkü o eski yaşadığımız dünyada antlaşmaların kutsallığına inanılıyordu hala. Eğer bir savaş çıkarsa da, Fransa ve Almanya birbirinin kökünü kazımaya kalkarsa, siz Belçikalılar hiçbir şey olmadan rahatınıza bakarsınız diye ekledim. Fakat kötümser arkadaşımız pes etmiyordu. Belçika'da böyle önlemler alınıyorsa bir anlamı olmalıydı. Alman Genelkurmay'ının gizli bir planı olduğu yıllar önce biliniyordu. Fransa'ya bir saldırı olacak olsa bu, Belçika üzerinden yapılırdı. Fakat ben de pes etmiyordum. Binlerce, on binlerce Alman bu küçük ve tarafsız ülkenin güzelliğinin ve konukseverliğinin keyfini sürerken sınırda bir ordunun saldırıya hazır bekleyebileceği fikri bana imkansız geliyordu. Saçmalık dedim. Eğer Almanlar Belçika'ya girerse... ''Beni bu fenere asın.'' diye ekledim. Sonradan arkadaşlarım bu sözlerimi ciddiye alıp beni fenere asmadıkları için bugün bile onlara minnet borçluyum. Fakat ondan sonra Temmuz'un son kritik günleri geldi ve saat başı birbirini tutmayan haberler gelmeye başladı. İmparator Wilhelm'in Çar'a gönderdiği telgraflar, Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmesi ve Juarez'in öldürülmesi birbirini takip etti. Durumun ciddi olduğu hissediliyordu. Birdenbire üzerinde esen korku rüzgarı kumsalı boşaltmıştı. Binlerce insan otellerden ayrılıyor, trenler tıka basa doluyordu. En iyimser olanlar bile valizlerini çabucak toplamaya başlamıştı. Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan ettiği haberini duyar duymaz ben de bir bilet aldım. Gerçekten de gitme zamanının geldiğini görüyordum. Çünkü bu Osten'de ekspresi Belçika'dan Almanya'ya giden son trendi. Heyecanlı ve sabırsız bir halde trenin koridorlarında ayakta duruyorduk. Herkes birbiriyle konuşuyordu. Hiç kimse yerinde rahat oturamıyor ya da bir şeyler okuyamıyordu. Her istasyonda yeni haberleri almak için dışarı fırlıyor. Kararlı bir elin zincirlerinden kokmuş yazgıyı geri çekmesini ümit ediyorduk. Hala bir savaşın çıkacağına, hele Belçika'ya saldırılacağına hiç inanmıyorduk. Böyle bir saçmalığa kimse ihtimal vermek istemediği için olanlara da kimse bir anlam veremiyordu. Tren yavaş yavaş sınıra geldi. Belçika Sınır istasyonu, Verwiers'e çıktık. Alman tren görevlileri trene bindi. On dakika sonra Alman topraklarında olacaktık. Fakat ilk Alman istasyonu Herbestal'a girerken, tren birdenbire tarlaların ortasında durdu. Hepimiz koridorlara çıkıp pencerelere üşüştük. Ne olmuştu? Birden karanlıkta arka arkaya yük trenlerinin bize doğru geldiğini gördüm. Üstü tahtalarla örtülmüş açık vagonlardı. Belli belirsiz, toplamlularını görür gibi oldum. Yüreğim ağzıma geldi. Alman orduları ilerliyor olmalıydı. Ama kim bilir belki de sadece önlem içindir. Belki de savaş hazırlığı yapıldığına dair bir gözdağı vermek içindir. Bizzat savaş hazırlığı için değildir diyerek kendi kendimi avutmaya çalıştım. Tehlike olduğunda ümit etme isteği hep çok büyük olur ya. Derken sonunda yol serbest işareti verildi ve tren yoluna devam etti ve herbest istasyonuna girdi. Bir sıçrayışla indim, bir gazete alıp haberlere bakmak istiyordum. Fakat istasyon asker kaynıyordu. Bekleme salonuna girmek istediğimde kapalı kapının önünde duran beyaz sakallı ve sert bir memur engel oldu. Kimsenin istasyonun salonlarına girmesine izin verilmiyordu. Fakat itinayla örtülmüş cam kapıların ardında kılıç ve dipçik sesleri duyuluyordu. Korkunç şeylerin olduğu kesindi. Milletler hukukunun tüm kuralları çiğnenerek Almanların Belçika saldırısı başlamıştı. Dehşete kapılmış bir şekilde trene bindim ve Avusturya'ya yoluma devam ettim. Hiçbir kuşkum kalmamıştı. Savaşın içine gidiyordum. Ertesi gün sabah Avusturya'daydım. Her istasyonda genel seferberliğin ilan edildiğini bildiren yazılar yapıştırılmıştı. Trenler yeni askere alınmış, acemi erlerle doluydu, bayraklar dalgalanıyordu. Gürültülü bir müzik vardı, Viyana'ya vardığımda tüm kentin büyük bir heyecan içinde olduğunu gördüm. Hiç kimsenin istemediği, ulusların, hükümetlerin istemediği, diplomatların adeta bir oyun gibi gördükleri ve karşılıklı restleşirken beceriksizce dizginlerini ellerinden kaydırıp kaçırdıkları bu savaştan duyulan korku yerini birdenbire büyük bir heyecan ve coşkuya bırakmıştı. Caddeleri alaylar dolduruyor, birden her yerde bayraklar yakılıyor, Bando ve müzik eşliğinde acemi yerler yürüyorlardı. Başka zaman olsa kimsenin önemsemediği ve alkışlamadığı bu genç insanların yüzleri mutluluktan pırıl pırıldı. Gerçeği söylemem gerekirse yığınların bu ilk heyecanla sokağa dökülmesinde insanın etkisinden kurtulamayacağı olağanüstü, çekici, hatta büyüleyici bir şeyler olduğunu itiraf etmek zorundayım. Savaşa karşı duyduğum tüm nefret ve tiksintiye rağmen savaşın o ilk günlerindeki anılarımı unutmak istemem. Binlerce, yüzbinlerce insan aslında barışta duymaları gereken o bağlılık duygusunu hiçbir zaman o günkü gibi hissetmemiştir. İki milyonluk kent, neredeyse 50 milyonluk ülke o saat bir dünya tarihini bir daha asla tekrarlanmayacak bir an anı yaşadığını ve herkesin o küçük benini bu kor halindeki yığına atıp tüm bencilliklerinden arınması gerektiğini biliyordu. Toplumsal konum, dil, sınıf, din farklılıkları, kardeşlik duygularının akıntısı içinde o an kaybolup gitmişti. Birdenbire birbirine yabancı olan insanlar caddelerde birbirleriyle konuşuyor. Yıllardır birbirlerini görmezlikten gelen insanlar el sıkışıyor. Her yerde hayat dolu yüzler görülüyordu. Her birey kendi beninin yükseldiğini düşünüyor. Eskiden olduğu gibi toplum dışında kalmadığını, bir kitlenin içinde olduğunu, halk olduğunu görüyordu. Eskiden hiç kimsenin dikkate almadığı iken kişiliğinin bir anlam kazandığını hissediyordu. Eskiden sabahın erken saatlerinde gece yarılarına kadar mektupları ayrıştıran, pazartesiden cumartesiye kadar sürekli mektupları düzenleyen küçük posta memuru, katip ya da ayakkabı tamircisi birdenbire yaşamında daha başka romantik bir imkan bulmuştu. Kahraman olabilirdi. Kadınlar üniforma giymiş her askeri coşkuyla karşılıyor. Geride kalanlar bu romantik unvanı saygıyla selamlıyorlardı. Onları günlük hayatlarının içinden çekip çıkaran o bilinmez güce saygı duyuyorlardı. Hatta bu ilk aşırı duygusallık saatlerinde anneler üzüntü, kadınlar korku gibi çok doğal duygularını yaşamaktan utanıyorlardı. Fakat kim bilir belki de bu sarhoş edici duygusallıkta da daha derin, daha güçlü bir şey vardı. Bu dalga fırtınası insanlığın üzerine öyle güçlü ve öyle aniden bastırmıştı ki, Yüzeyinde sevinçler taşarken insanın içindeki hayvanın karanlık, bilinçsiz, ilkel duygularını ve dürtülerini bir anda su yüzüne çıkarmıştı. İnsanın derinliklerini gören Freud'un istenmeyen medeniyet dediği şeydi bu. Yani Burjuva dünyasının yasalarını ve kurallarını çiğneyerek en ilkel kan içgüdülerini kudurmuşçasına yaşamak. Kendini kurban etme sevinci ve alkol, macera isteği ve saf inançlılık... Bayraklar, vatanperver sözler ve hatta belki de bu karanlık güçlerin de bir payı vardı. Milyonların kelimelerle ifade edilemeyecek kadar olağan dışı olan bu sarhoşluğu bir an için çağımızın en büyük cinayetine vahşi ve hani neredeyse çekici bir canlılık katmıştı. Sadece 2. Dünya Savaşı'nın patlayışına tanıklık etmiş günümüz kuşağı kendi kendine neden bizler böyle bir şey yaşamadık diye soracaktır belki de. ''Neden kitleler 1939'da, 1914'lerdeki gibi bir heyecanla coşmadılar?'' ''Neden çağrıyı sadece ciddiyetle ve kararlı bir şekilde karşıladılar, suskun ve kadere boyun eğer bir şekilde karşıladılar?'' ''Aynı şey değil miydi?'' ''Günümüzde yapılan savaşta daha yüce, daha kutsal şeyler söz konusu değil miydi?'' ''O sadece sınırlar ve sömürgeler için değil de bir ideal uğruna yapılan bir savaş değil miydi?'' Yanıt gayet basit. Çünkü 1930'daki dünyamız, 1914'teki dünyamız gibi çocuksu, saf inançlara sahip değildi. O tarihte halk başındakilere inanılmaz derecede güveniyordu. Avusturya'da herkes, tüm halkın saygı duyduğu, ülkenin babası, 84 yaşındaki İmparator Franz Josef'in, kötü, hain ve cani ruhlu düşmanları imparatorluğun barışını tehdit etmedikleri sürece, çok zorunlu bir gerekçe olmadığı sürece halkını savaşa sokmayacağına, kan dökülmesine izin vermeyeceğine yürekten inanıyordu. Almanlar ise imparatorlarının çara gönderdiği telgraflardan nasıl da barış için savaştığını öğrenmişlerdi. Sıradan insanlar tepedekilere, bakanlara, diplomatlara, onların görüşlerine ve dürüstlüklerine büyük saygı duyuyorlardı. Eğer bir savaş söz konusuysa bu ancak devlet adamlarının isteği dışında çıkabilirdi ve devlet adamlarının bunda hiçbir suçu olamazdı. Ülkede hiç kimsenin suçu olamazdı. Ancak başka bir ülkedeki caniler savaş kışkırtıcıları suçlu olabilirdi. Bu kendini korumaktı. Bu en ufak bir neden yokken barışçı Avusturya'ya ve Almanya'ya saldıran hain ve alçak düşmana karşı nefsi müdafaa için silaha sarılmaktı. İnsanların kendilerini yönetenlerin doğruluğuna ya da en azından yeteneklerine duyduğu neredeyse dini inanç kadar saf ve temiz inanç 1939'da tüm Avrupa'da kaybolmuştu. Diplomasinin Versailles'de sürekli barış imkanına ihanet ettiğini acı bir şekilde gördükten sonra insanlar diplomasiye güvenmez olmuşlardı. Uluslar, silahsızlanma ve gizli diplomasiye son verme konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini, nasıl utanmazca aldatıldıklarını gayet iyi hatırlıyorlardı. Aslında insanlar 1939'larda hiçbir devlet adamına saygı duymuyordu ve hiç kimse, yazgısını inanarak onlara teslim etmiyordu. En sıradan Fransız sokak işçisi bile diğerle dalga geçiyordu. İngiltere'de Münih'ten beri Camberley'nin ileri görüşlülüğüne hiç güven kalmamıştı. İtalya'da ve Almanya'da kitleler Mussolini ve Hitler'e korkuyla bakıyor. Bizi yine nerelere sürükleyecek diye düşünüyorlardı. Doğal olarak karşı koymak mümkün değildi çünkü vatan söz konusuydu. Böylece asker silaha sarıldı. Anneler oğullarını cepheye yolladı. Ama artık hiç kimse kurban vermenin, ölümün kaçınılmaz ya da zorunlu olduğuna içten inanmıyordu. İnsanlar emredileni yapıyor fakat coşku ve heyecan duymuyordu. İnsanlar cepheye gidiyor fakat kahraman olma hayalini kurmuyordu. Uluslar ve tek tek bireyler ya dünyevi ve siyasal bir çılgınlığın ya da anlaşılmaz ve kötü niyetli bir yazgının kurbanları olduklarını artık biliyorlardı. Üstelik 1914'te, neredeyse yarım asırlık bir barıştan sonra kitleler savaş hakkında ne biliyordu ki? İnsanlar savaşı tanımıyordu ve hemen hemen hiç akıllarına getirmemişlerdi. Savaş efsane gibi bir şeydi ve özellikle çok uzaklarda, geçmişte kaldığı için kahramanca ve romantik bir şey haline gelmişti. İnsanlar savaşı okul kitaplarında yazılanlardan ve galerilerdeki resimlerden biliyorlardı. Pırıl pırıl üniformaların içindeki süvarilerin hamleleri, yürekleri delip geçen öldürücü kurşunlar ve tüm savaşın coşkulu zafer yürüyüşü haline geldiği bir dönem. 1914 Ağustos'unda cepheye giden acemi yerler, kendilerini uğramaya gelen annelerine, Noel'de evdeyiz diye gülerek sesleniyorlardı. Taşra'da ya da kentlerde gerçek savaşı kim anımsıyordu? Çok çok 1866'da Prusya'ya karşı, şimdi aynı saftaydık, Savaşmış birkaç yaşlı insan anımsayabilirdi. Nasıl da çar çabuk kansız ve uzaklarda olmuş bir savaştı o. Sadece üç hafta sürmüştü. Fazla kayıp verilmemişti. Daha suluk almadan bitivermişti. Romantizmde hızla bir gezinti, çılgınca ve erkekçe bir macera kafasında ve genç erkekler böylesi muhteşem ve heyecan verici bir olayı yaşamayacakları için neredeyse telaşlanmışlardı bile. Bu nedenle bayraklara sarılmışlardı. Bu nedenle kendilerini ölüme götüren trenlerde coşkuyla şarkılar söylemişlerdi. Bu nedenle tüm imparatorluğun damarlarındaki kan çılgınca ve ateşli ateşte akmıştı. Ancak 1939 kuşağı artık savaşı tanıyordu, artık kendini kandırmıyordu ve bu kuşak savaşın romantik bir şey değil, tam aksine barbar bir şey olduğunu biliyordu. Bu savaşın yıllarca süreceğini ve hayatlarından yeri asla doldurulamayacak şeyleri alıp götüreceğinin farkındaydı. Meşe yaprakları ve rengarenk giysiler içinde düşmana saldırılmayacağını, tam aksine bitlenmiş, haftalarca yarı aç, yarı susuz siperlerde, karargahlarda bekleyip duracağını, düşmanıyla bir kez bile göz göze gelmeden paramparça olacağını biliyordu. Daha savaşa katılmadan çok önce, gazetelerden ve sinemalardan yeni teknolojik ve şeytani yok etme sanatı öğrenilmişti. Devasa tankların yolunun üzerindeki yaralıları ezip geçtiği, Uçakların kadın ve çocukları yataklarında yatarken paramparça ettiği biliniyordu. 1939'da çıkacak bir savaşın ruhu olmayan makineleşme nedeniyle insanlık tarihinin yaşadığı tüm savaşlardan bin kat daha kötü, canice ve barbarca olacağı biliniyordu. 1939 kuşağından tek bir insan dahi savaşın adaletinin, Tanrı'nın istediği bir şey olduğuna inanmıyordu. Daha da kötüsü insanlar, sahip olmak için savaşmak zorunda kalacakları bir barışın haklılığına ve daimi olacağına inanmıyorlardı. Çünkü son barışın getirdiği tüm düş kırıklıkları hala hatırlardaydı. Zenginlik yerine yoksulluk, mutluluk yerine üzüntü, açlık, paranın değer kaybetmesi, isyanlar, yurttaşlık özgürlüğünün yok olması, devlete kölelik... İnsanın sinirlerini yıpratan bir güvensizlik ve herkesin herkesten kuşku duyması gibi. İki savaş arasındaki farklılık buydu. 1939 Savaşı'nın düşünsel bir yanı vardı. Özgürlük söz konusuydu. Manevi değerlerin korunması amaçlanıyordu ve insanların bir amaç uğruna savaşması onları sert ve kararlı yapar. 1914 Savaşı ise gerçeklerden habersizdi. O savaş olmayacak bir hayale. Daha iyi, daha adil ve barışçı bir dünya hayaline hizmet etmişti. Bilmek değil, sadece hayal etmek insanı mutlu kılar. Bu nedenle o günlerde çiçeklerden taçlar ve meşe yapraklarıyla örtülmüş miğferli askerler coşkudan sarhoş olmuş bir halde kurban edilecekleri cepheye koşmuşlardı. Caddeler, sokaklar adeta bayrammış gibi gürültülü ve ışıl ışıldı. Vatanperverliğin bu ani sarhoşluğuna kendimi kaptırmamanın nedeni çekingen olmam ya da ilerisini görebilmem değildi. Aksine o güne kadarki yaşam biçimimden kaynaklanmaktaydı. Daha iki gün öncesine kadar düşman ülkedeydim. Ve Belçika'daki insanların da tıpkı bizim insanlarımız gibi barıştan yana ve her şeyden habersiz olduklarını gözlerimle görmüştüm. Ayrıca uzun süre öyle kozmopolit bir yaşamım olmuştu ki... Vatanım gibi gördüğüm dünyadan bir anda nefret edebilmem imkansızdı. Yıllardır politikacılara kuşkuyla bakmış ve özellikle son yıllarda Fransız ve İtalyan dostlarımla defalarca savaşın anlamsızlığını tartışmıştım. Böylece vatanperverliğin coşku salgınına karşı bir bakıma güvensizlik aşısı yaptırmıştım. Bu nedenle bu ateş nöbetlerinin ilk saatlerine karşı hazırlıklı olduğum gibi... Bir Avrupa Birliği'nin gerekliliğine olan inancımı da birkaç kez beceriksiz diplomat ve hain silah satıcısının başını çektiği kardeş kavgası sarsamazdı. İçsel olarak kendimi bir dünya vatandaşı olarak gördüğümden savaşın ilk anlarından itibaren bu tür duygulara kapalıydım. Bir ülkenin vatandaşının doğru davranışı bulmak güçtür. Daha 32 yaşında olmama rağmen bütün yoklamalarda askerliğe elverişli bulunmadığım için çok memnundum ve işte bu nedenle şimdilik herhangi bir askeri görevim yoktu. Fakat böylece geri planda kalmakla bir yılı sıkıcı askerlik hizmetiyle boşa harcamadığım gibi 20. yüzyılda ölüm silahlarıyla eğitilmeliği de çağ dışı bir canilik olarak görüyordum. Benim düşüncemde bir insan için doğru olan şey bir savaşta kendisini vicdani retçi olarak göstermekti ki bu da İngiltere'nin aksine Avusturya'da en ağır cezalardan birini gerektirdiği gibi ruhun da şehitliğe direnmesini gerektirirdi. Bu zayıflığımı söylemekten utanmıyorum çünkü kahramanlık benim doğamda yok. Tehlikeli durumlardan hep kaçmayı tercih etmişimdir. Başka bir yüzyılda yaşamış ve hayran olduğumuzdan ustam Rotterdam'da Erasmus'un sık sık kararsız kalmakla suçlandığı gibi ben de sadece bu olayda değil her zaman kararsız kaldığımı kabul etmeliyim belki de. Öte yandan böylesi bir dönemde genç sayılabilecek yaşta biri için karanlıktan çıkarılıp ait olmadığı bir yere fırlatılmayı beklemek katlanılır şey değildi. Bu nedenle koşuşturmak zorunda kalmadan bir şeyler yapabileceğim bir iş bakmaya başladım ve arkadaşlarımdan biri, savaş arşivinde çalışan yüksek rütbeli bir suay arşivde bana böyle bir iş buldu. Kütüphane işi yapacaktım. Yabancı dil bilmem yararlı olacaktı ya da resmi bildirilerin üslubunu düzeltecektim. Kuşkusuz pek şanlı bir iş değildi ama süngüyle bir Rus köylüsünün bağırsaklarını deşmekten daha iyiydi. Daha da önemlisi beni pek de yormayan bu işten sonra bu savaşta her şeyden daha çok önem verdiğim bir göreve adayabilecektim kendimi. Gelecekte insanların barış ve anlayış içinde yaşayabilmeleri için üzerime düşeni yapmak. Arkadaşlarım arasındaki konumum yaptığım resmi işteki konumumdan daha güçtü. Avrupalı yönü Pekaz daha çok Alman düşünce yapısına sahip çoğu yazarımız kitlelerin coşkusunu artırarak ve savaşın sözde güzelliğini şairane, süslü çağrılar ve bilimsel ideolojilerle destekleyerek üzerlerine düşeni yaptıklarını sanıyordu. Başta Hauptmann ve Dehmel olmak üzere tüm Alman şair ve yazarlar kendilerini en eski Germen döneminde askerlerin coşku ve zevkle ölme koşması için türküler yakan ozanlar gibi hissediyorlardı. Savaşın zaferi, çaresizliğin ölüme yol açtığını anlatan şiirler, insanı şoke edercesine birbiri ardına yazılıyordu. Yazarlar bir daha asla bir Fransız ya da bir İngilizle kültür birliğine girmeyeceklerine dair büyük laflar ediyorlardı. Hatta daha da ileri giderek bir İngiliz, bir Fransız kültürünün var olduğunu bile inkar ediyorlardı. Hepsinin Alman varlığı, Alman sanatı ve Alman üslubu karşısında yetersiz ve değersiz olduğunu söylüyorlardı. Bilim adamları onlardan da beterdi. Filozoflar birdenbire savaşın bir tür çelik banyosu olduğunu ve ulusların gücünün uyuşmasını önlediğini açıklamaya başlamışlardı. Doktorların da onlardan geri kalır yanı yoktu. Protezleri öyle coşkuyla övüyorlardı ki insanın sağlam bacağını kestirip protest aktırası geliyordu. Tüm mezheplerin din adamları da olayların gerisinde kalmak istemiyor ve hepsi adeta koro halinde savaşı destekliyordu. Etrafıma bakınca çılgınlar sürüsü görüyor gibi oluyordum. Oysa daha birkaç hafta öncesine, bir ay öncesine kadar tüm bu adamlar akıllarına, biçimleyici güçlerine ve insancıl davranışlarına hayran olduğumuz aynı kişilerdi. Bu çılgınca ortamda insanı en çok sarsan şeyse bu insanların çoğunun tüm bu olaylara yürekten inanmasıydı. Yaşları ya da bedenleri nedeniyle uygun olmadıkları için askere alınmayan bu insanların çoğu kendilerini öyle ya da böyle bir şeylerin ucundan tutmaya mecbur hissediyorlardı. O güne kadar sahip oldukları ve başardıkları her şeyi dile ve ulusa borçluydular. Bu nedenle dil yoluyla ulusa hizmet etmek ve duymak istediği her şeyi duyurmak istiyorlardı. Bu savaşta hak onlardan yanaydı ve karşı taraf haksızdı. Almanya bu savaşı kazanacak, düşmanları perişan bir şekilde yenilecekti. Böylece bir şairin gerçek misyonunun, İnsanda insana has şeyleri korumak ve savunmak olduğunu unuttuklarının farkında bile değillerdi. Tabii ki bazıları ilk coşkusunun heyecanı geçtikten sonra ağızlarından çıkan sözlerin ne kadar kötü olduğunu anladılar. Fakat ilk aylar sesi en çok çıkanlar vahşice kudurmuş olanlardı ve böyleleri her yerde bağırıp çağırıyorlardı. Bu samimi fakat bir o kadar da aptalca olan sarhoşluğun en sarsıcı örneklerinden biri bence... Ernest Lissauer'di. Onu iyi tanırdım. Küçük kısa ve sert şiirler yazardı ve insanın aklının alamayacağı kadar iyi yürekli bir insandı. Beni ilk kez ziyarete geldiğinde gülmemek için dudaklarımı nasıl ısırdığımı bugün bile hatırlarım. Her zaman en özlü anlamı bulan o etkili Alman dizilerini okuduğum bu şairi, farkında olmadan uzun ve iri kemikli biri olarak hayal etmiştim. Oysa odama giren, ağır ağır yürüyen, fıçı gibi şişman, çift gerdanının üstünde sevimli bir yüzü olan, Keyfine düşkün olduğu her halinden belli bir adamcağızdı. Coşku ve özgüveninden dolayı hızlı hızlı konuşuyor, bazen kekeliyordu. Şiirle dopdolu ve heyecan içinde ardarda arda ezberden şiirlerini okuyor ve kendisini durdurmak mümkün olmuyordu. Tüm gülünçlüklerine rağmen o kadar sıcakkanlı, dost canlısı, samimi ve sanat aşkıyla doluydu ki onu sevmemek mümkün değildi. Zengin bir Alman ailesinden geliyordu. Berlin'deki Friedrich Willian Lisesi'nde yetişmiş ve belki de o güne kadar gördüğüm en Prusyalı Yahudiydi. Almancadan başka bir dil bilmiyordu. Almanya dışına hiç çıkmamıştı. Almanya onun tüm dünyasıydı ve bir şey ne kadar Almansa onu o kadar coşturuyor ve heyecanlandırıyordu. York, Luther ve Stein onun idolleriydi. Alman özgürlük savaşı en sevdiği konu. Bach müzik tanrısıydı. Küçük kısa kalın ve şiş koparmaklarına rağmen bahı çok güzel çalıyordu. Alman şiirini kimse ondan daha fazla sevemezdi. Kimse onun gibi Alman diline aşık ve tutkun olamazdı. Aileleri çok sonradan Alman kültürüne dahil olmuş birçok Yahudi gibi Almanya'ya en inançlı Almandan daha çok inanıyordu. Savaş patladığında ilk iş olarak gönüllü yazılmak için Kışla'ya koşmuştu. Bu toz toparlak insanın merdivenleri çıkarken başçavuşun ve onbaşılarının nasıl güldüklerini hayal edebiliyorum. Onu hemen geri göndermişlerdi. Lissaur çaresiz kala kalmıştı fakat o da değerleri gibi Almanya'ya en azından şiirleriyle hizmet etmek istiyordu. Ona göre Alman gazetelerinin ve Alman ordusunun haberleri gerçeği tam olarak yansıtmıyordu. Ülkesi saldırıya uğramıştı ve en büyük suçlu Wilhelm Rasse, şiirinde yazdığı üzere o kalleş İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Bray'di. Almanya'ya ve savaşa karşı en büyük suçlu olduğuna inandığı İngiltere'ye beslediği duyguları İngiltere'ye nefret türküsü adlı şiirinde ifade etmişti. Bin Üsas'ın elimde olmadığı bu şiirinin sert, kısa ve etkili mısralarında İngiltere'ye duyduğu nefreti sonsuza dek unutmayacağına, İngiltere'yi cinayetlerinden dolayı asla affetmeyeceğine ant içmişti. Kısa bir süre sonra nefreti işlemenin ne kadar kolay ve tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Bu şişman ve gerçeği fark edemeyen küçük Yahudi Lisaur Hitler örneğini çok önceden ele almıştı. Lissaur'ın bu şiiri cephaneliğe düşen bir bomba etkisi yaptı. Almanya'da belki de hiçbir şiir, hatta renk kıyılarında nöbet bile İngiltere'ye nefret türküsü gibi kötü şöhretli şiir kadar çabuk yayılmamıştı. İmparator çok heyecanlanmış ve Lissaur'e, kızıl kartal nişanını vermişti. Şiir tüm gazetelerde yayımlanıyor, okullarda öğretmenler çocuklara bu şiiri okuyor, subaylar cephede askerlerin önüne geçip herkes bu şiiri ezberleyinceye kadar okuyordu. Fakat bunlar yeterli olamamıştı. Şiir bestelenmiş ve tiyatrolarda okunmaya başlanmıştı. Çok geçmeden 70 milyon Alman içinde İngiltere'ye nefret türküsünü baştan sona ezbere bilmeyen tek bir Alman kalmadığı gibi, kısa bir süre sonra Pek büyük bir coşkuyla olmasa da tüm dünya bu şiiri öğrenmişti. Lissaur bu savaşta bir şairin elde edemeyeceği kadar büyük bir üne bir gecede kavuşmuştu. Ancak bu ün kısa bir süre sonra onu susun gömleği gibi yakmaya başlamıştı. Çünkü savaş bitip de tüccarlar yine birlikte iş yapmak istediğinde, politikacılar içtenlikle anlaşmaya çalıştıklarında, İngiltere ile sonsuz düşmanlığı körükleyen, bu şiirin unutulması için her şey yapılmaya başlandı. Kendi suçunu üzerinden atmak isteyenler, zavallı Kincilis Savru, 1914 yılında herkesi saran nefret dalgasının tek suçlusu ilan ettiler. 1914 yılında onu göklere çıkaranlar, 1919 yılında ona düpedüz sırt döndüler. Gazeteler artık şiirlerini basmıyordu. Arkadaşlarının arasına karıştığında dikkati çekecek bir sessizlik oluyordu. Tüm yüreğiyle Almanya'ya bağlı olan, ve herkesin terk ettiği Lisaur, sonunda Hitler tarafından, Almanya'dan sürüldü ve unutulmuş biri olarak öldü. Kendisini inanılmaz derecede göklere çıkardığı gibi, aynı şekilde en aşağıya indiren tek bir şiirin kurbanı olarak. Diğer insanlar da tıpkı Lisaur gibiydi. İnkar etmiyorum. O günlerde birdenbire vatanperver kesilen bu şairler, bu profesörler duygularında samimiydiler ve doğru davrandıklarını düşünüyorlardı. Fakat çok geçmeden savaşı övmekle ve nefret duygularıyla nasıl korkunç bir felakete yol açtıklarını gördüler. 1914'te savaşa katılan tüm uluslar aşırı gergin bir durumdaydılar. En berbat söylenti birden gerçeğe dönüşü veriyor, en olmayacak asılsız ihbarlara inanılıyordu. Almanya'da düzinelerce insan savaş başlamadan kısa bir süre önce altın yüklü arabaların Fransa'dan Rusya'ya gittiğini gözleriyle gördüklerine dair yemin ediyordu her savaşta üçüncü ya da dördüncü gün birdenbire anlatılmaya başlanan çıkarılmamış göz kesilmiş elmasalları masalları gazeteleri dolduruyordu. Bu tür yalanları devam ettiren dünyadan habersiz bu insanlar, düşman askerlerini akla gelebilecek her türlü canilikle suçlamanın tıpkı cephane ve uçak gibi birer savaş aracı olduğunu ve her savaşta böyle şeylerin daha ilk günde ortaya atılacağını keşke bilselerdi. Savaş mantık ve haklılık duygusuyla bağdaşmaz. Savaşta duygularınızın yükselmesi, düşündüğünüz şeyler için coşku duymanız ve düşmanınızdan nefret etmeniz gerekir. Tek tek bireylerin ya da bir ulusun güçlü duygularını sonsuza dek devam ettirmesi mümkün değildir. Bu insanın doğasına aykırıdır. Askeri kurumlar bilir bunu ve bu nedenle suni olarak kışkırtma yolunu seçer. Heyecan ve coşkuya sürekli doping yapar. Kışkırtma, kamçılama hizmetini inanarak ya da zorunlu olarak samimiyetle ya da işi gereği entelektüel şairler, yazarlar ve gazeteciler yapar. Nefret davuluna vurmak onların işidir ve onlar bu davula öyle güçlü vururlar ki en kendi halindeki insanın bile kulağı ve yüreği bu kin ve nefretle dolar. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Rusya'da ve Belçika'daki hemen tüm entelektüeller bu savaşa karşı çıkmak yerine bu savaş propagandasına ve böylece de savaşın neden olduğu kitle çılgınlığına ve nefretine hizmet etmiştir. Sonuçlar korkunçtu. O tarihlerde yapılan propagandalar henüz barışta aşılmamış olduğundan uluslar binlerce kez yaşadıkları düş kırıklıklarına rağmen basılmış olan her şeye gerçek gözüyle bakıyorlardı. Böylece ilk günlerdeki o saf, o güzel ve kurban olmaya gönüllü coşku yerini yavaş yavaş en kötü, en aptalca duyguların sarhoşluğuna bıraktı. Fransa'ya ve İngiltere'ye karşı savaş Viyana'da, Berlin'de, Frank Strasse'de ve Friedrich Strasse'de verilmekteydi. Ve böylece elbette daha rahat ve kolaydı. Dükkanlardaki İngilizce tabelalar indirilmişti. Hatta Zudin Englisch'ün Fräulein... Manastırının adının değişmesi gerekti. Çünkü halk buradaki English kelimesinin Almanca melek anlamına gelen engelden geldiğinin farkında olmadığı gibi onun Anglo-Saxon anlamına geldiğini sandığı için heyecanlanıyor ve öfkeleniyordu. Küçük dükkan sahipleri mektup sarklarının üzerine ''Tanrı İngiltere'yi cezalandırsın'' yazısını yapıştırıyor ya da damgalıyorlardı. Sosyetenin kadınları bir daha asla tek bir Fransızca sözcük kullanmayacaklarına dair yeminler ediyor. Hatta bunu gazetelere bildiriyorlardı. Shakespeare artık Alman tiyatrolarında oynanmıyordu. Mozart ve Wagner de Fransa ve İngiltere'deki konser salonlarında çalınmıyordu. Alman profesörler Dante'nin bir jermen olduğunu söylerken, Fransız profesörler Beethoven'ın Belçikalı olduğunu iddia ediyordu. Böylece düşman ülkelerin fikir ve kültür mirasına, tahıl ve maden ganimetiymiş gibi el konuluyordu. Bu ülkelerden her gün binlerce barış sever insanın cephelerde birbirini öldürmesi yetmezmiş gibi, her iki taraf karşılıklı olarak binlerce yıl önce mezarda yatan ölülerine de söyleniyor ve küfrediyordu. Aklın bu çılgınlığı gittikçe sınır tanımaz bir hal alıyordu. Yaşamı boyunca kentin dışına hiç çıkmamış ve okulunu bitirdiğinden beri hiç atlas açmamış, ocağı başında yemek yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyen aşçı kadın, Avusturya'nın sancak olmaksızın varlığını sürdüremeyeceğine inanıyordu. Arabacılar Fransa'dan ne kadar savaş tazminatı istenmesi gerektiğini tartışıyorlardı. Oysa bir milyarın bile ne kadar olduğundan haberleri yoktu. Bu korkunç kin ve nefret nöbetine tutulmamış tek bir kent, tek bir grup kalmamıştı. Rahipler kürsülerden vaaz veriyorlardı. Daha bir ay öncesine kadar militarizmin en büyük vahşet olduğunu iddia eden sosyal demokratlar, İmparator Wilhelm'in deyimiyle adları vatansıza çıkmasın diye herkesten çok gürültü koparıyorlardı. Her şeyden habersiz bir kuşan savaşıydı bu. En büyük tehlikede, ulusların sadece kendi haklılıklarına sarsılmaz bir şekilde inanmalarıydı. 1914 Savaşı'nın ilk haftalarında herhangi bir insanla mantıklı bir konuşma yapmak gittikçe imkansızlaşmıştı. En barış sever, en iyi yürekli insanlar bile kan kokusundan adeta sarhoş olmuştu. Kararlı ve kendinden emin, bireyci, hatta fikir anarşisti olarak bildiğim arkadaşlarım, birdenbire fanatik vatansever olup çıkmışlar ve vatanperverlikten doymak bilmez ilhakçılara dönüşmüşlerdi. Her konuşmada nefret etmesini bilmeyen sevmesini de bilemez gibi saçma sapan değişlerle ya da kaba saba suçlamalarla bitiyordu. Yıllardan beri hiçbir konuda ters düşmediğim arkadaşlarım acımasızca beni bir Avusturyalı olmamakla suçluyor, Fransa'ya ya da Belçika'ya gitmemi söylüyorlardı. Hatta bu savaşın bir cinayet olduğunu iddia edenlerin resmi vakamlara bildirilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü bozgunculuk vatana karşı işlenen en büyük suçtu. Yapılacak tek bir şey vardı. Diğerleri kudurmuş bir şekilde coşarken kendini geri çekmek ve susmak. Çünkü sürgünde... Bunu yeterince ederek gördüm. Yaşamak bile kendi vatanında yalnız yaşamak kadar kötü değil. Yanadaki eski arkadaşlarım bana yabancılaşmıştı. Yeni arkadaşlar aramanın zamanı değildi. Bir tek Rainer Mark Rilke ile bazen derin sohbetler yapabiliyordum. Ona da savaş arşivinde bir iş bulmuştuk. Çünkü pislik, kötü koku ve gürültünün psikolojik yaralar açacak kadar zayıf olan sinirleri nedeniyle asker olması imkansızdı. Ne zaman onu üniformalar içinde düşünsem, ister istemez gülümserim. Bir gün kapımı çalmıştı. Kapıyı açtığımda ürkek bir askerle karşılaşmıştım. Yüzüne bakınca bir de ne göreyim, Rilke'ydi bu asker. İlke askeri üniformalar içinde. Üniforma ona hiç yakışmamıştı, yakası sıkıyordu. Karşılaştığı her subaya çizmelerini vurarak selam vermek zorunda olmaktan sıkkındı. Her şeyi mükemmel yapmak konusundaki tetizliği nedeniyle, en önemsiz formaliteleri bile örnek bir şekilde yerine getirmek istediğinden sürekli bir telaş içindeydi. Askeri okuldan bu yana bu asker giysilerinden nefret etmişimdir. Okulu bitirdikten sonra onlardan tamamen kurtulduğumu sanmıştım. Oysa neredeyse 40 yaşındayken yine sırtımda, dedi o bildik, alçak ses tonuyla. Şansı varmış ki yardımsever eller onu bu durumdan kurtardılar ve kısa bir süre sonra yapılan sağlık kontrolü sonucunda askerliğinden muaf oldu. Bir kez daha vedalaşmak için odama geldiğinde üzerinde sivil kıyafetleri vardı. İçeriye girişi neredeyse bir rüzgar esintisi gibi sessiz oldu. Her zaman böyle inanılmaz derecede sessizdi. Paris'te el konulan kitaplığını Roland'ın yardımıyla kurtarmaya çalıştığım için bana teşekkür etmeye gelmişti. İlk kez gözüme genç görünmedi. Sanki kötü şeyleri düşünmek onu tüketmişti. Yurt dışına dedi. Bir yurt dışına çıkabilirsem, savaş her zaman bir hapishanedir dedi ve sonra gitti. Ve ben yine yapayalnız kaldım. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra bu tehlikeli kitle çılgınlığından uzaklaşmaya ve savaşın tam ortasında kendi kişisel savaşımı başlatmaya karar verip kent dışına, kırsal bir yere taşındım. Kitlelerin akıllarını, sağduyularını kaybetmemeleri için savaşacaktım. Düşünce kardeşliği uğruna mücadele. Kendi kabuğuma çekilmenin bir yararı yoktu. Genel hava kötüydü. Bu nedenle sadece pasif bir davranışın, karşı tarafın kaba saba küfürlerine katılmamamın yeterli olmadığını anlamıştım. Nihayetinde bizler yazardık, söyleyecek sözümüz vardı ve inandığımız şeyleri ifade etmekle yükümlüydük. Tabii ki dönemin sansürünün izin verdiği ölçüde. Ben bunu yapmaya çalıştım ve çoğunluğun bilinçli ve katı nefretine katılmadığımı belirttiğim, şu an imkansız görünse de gelecekte ilk fırsatta tekrar bir Avrupa kültürünün oluşması için birlikte çalışabileceğimizi anlattığım yabancı ülkelerdeki dostlara başlıklı bir yazı yazdım. Ve bu yazıyı traji en yüksek bir Alman gazetesine gönderdim. Berliner Tageblatt beni şaşırtarak yazımı hiç değiştirmeden yayınladı. Sadece tek bir cümle, zaferi her kim kazanırsa kazansın cümlesi sansüre takılmıştı. Çünkü Almanya'nın bu dünya savaşından kesinlikle galip çıkacağı konusunda en ufak bir kuşkunun anılması bile yasaktı. Fakat bu kısıtlamaya rağmen yazımdan dolayı aşırı vatanperverlerden öfkeli mektuplar aldım. Böyle bir anda kahpe düşmanlarla ortak bir çalışmayı nasıl düşünebildiğimi anlayamadıklarını söylüyorlardı. Bu yazılar beni pek incitmemişti. Yaşamım boyunca insanları kendim gibi düşünmeye zorlamamıştım. Düşüncelerimi ifade etmek, açıkça söylemek benim için yeterliydi. Aradan iki hafta geçmiş... Gazetede çıkan yazımı neredeyse tamamen unutmuştum ki üzerinde İsviçre pulu ve sansürden geçtiğine dair damgası olan bir mektup aldım. Üzerindeki tanıdık el yazısından mektubun Roland'dan geldiğini anladım. Yazımı okumuş olmalıydı. Çünkü mektubunda şöyle diyordu. Hayır, arkadaşlarımı hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Bu birkaç satırla Savaş sırasında Avusturyalı bir dostla mektuplaşmanın mümkün olup olmadığını anlatmak istediğini anladım. Derhal cevap yazdım. O tarihten itibaren birbirimize sürekli yazdık ve bu yazışmalarımız takriben 25 yıl devam etti. Birincisinden daha da kötü olan ve ülkeler arasındaki tüm bağları koparan İkinci Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Bu mektup yaşamımdaki en mutlu anlarımdan biridir. Gürültü patırtı yapan ve tepinen hayvanlarla dolu Noh'un gemisinden çıkmış beyaz bir güvercin gibiydi. Artık kendimi yalnız hissetmiyordum. Aksine benim gibi düşünenlerle bir bağ kurabilmiştim. Roland'ın üstün ruh gücü beni de yüreklendirmişti. Çünkü sınırlar ötesinde. Roland'ın insanlığını ne kadar da mükemmel bir şekilde koruduğunu biliyordum. Bir şairin böylesi durumlarda yürümesi gereken en doğru yolu bulmuştu. Yıkıma. Cinayetlere katılmamış, aksine Amerika Birleşik Devletleri İş Savaşı'nda hasta bakıcılık yapan Walt Whitman'ı örnek olarak insanlığa yardım hizmetinde görev almıştı. Sağlığının yerinde olmaması nedeniyle hiçbir savaş hizmetinde görev yapamadığı için savaşın patlak verdiği sırada yaşadığı İsviçre'nin Cenevre kentindeki Hac'a koşmuş ve orada tıka basa dolu mekanlarda gece gündüz büyük bir amaç uğruna çalışmıştı. Bu çalışmaları nedeniyle Avrupa'nın kalbi başlıklı yazımda ona teşekkür etmeye çalıştım. Savaşın ilk haftalardaki kanlı cinayetlerden sonra her türlü bağlantı kopmuştu. Tüm ülkelerdeki insanlar oğullarının, kardeşlerinin, babalarının şehit ya da kayıp mı olduğunu, yoksa esir mi düştüğünü bilmiyorlardı. Kime soracaklarını, kime danışacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü düşmandan bilgi almak mümkün değildi. İşte tam bu sırada Kızıl Haç, bu görevi üstlenerek dehşetin ve cinayetin tam ortasında insanların acılarını bir nebze olsun azaltmaya çalıştı. İnsanların sevdiklerinin akıbetini bilmediği için yaşadıkları işkenceye son vermek üzere birbirine düşman ülkelerdeki tutsakların mektuplarını yerine ulaştırma görevini üstlendi. Doğal olarak on yıllardır hazırlanan örgüt bu boyutta ve milyonlarca mektubu ulaştırma konusunda yeterli değildi her gün. Hatta her saat gönüllü olarak çalışan insanların sayısının artması gerekiyordu. Çünkü geride kalanlar için işkence dolu bekleyişle geçen her saat sonsuzluk gibi geliyordu. 1914 yılının Aralık sonu her gün gelen mektup sayısı 30.000'i 30 bulmuştu. Sonunda günlük posta işlerini yürütmek, yanıtlamak için Cenevre'deki Rath Müzesi'nin daracık mekanlarına 12.000 insan yerleştirilmişti ve bu insanlarla birlikte bencilce kendi işini yapmak yerine şairler içinde en insancıl olan biri olan Roland'da çalışıyordu. Fakat o, diğer sorumluluğunu, kendi ülkesinin ve hatta savaşan tüm dünyanın isteğine karşı koymak pahasına, inandığı şeyleri söyleme sorumluluğunu unutmamıştı. 1914 yılının sonbaharında çoğu yazar kin ve nefretle bağırıp çağırırken, karşılıklı birbirlerine en ağır sözleri söylerken, Roland, Kavganın Üzerinde adlı o düşündürücü yazıyı yazarak, Uluslar arasındaki o düşünsel nefrete karşı mücadele başlatarak bir sanatçının savaşın ortasında bile adalet ve insanlık için mücadele etmesini istedi. O dönemde başka bir yazının uyandırmadığı kadar yankı uyandıran bu makale, edebiyat dünyasını kendinden olanlar ve kendine karşı çıkanlar olmak üzere ikiye böldü. Çünkü bu, Birinci Dünya Savaşı'nı İkinci Dünya Savaşı'ndan en insanca ayıran şeydi. O tarihlerde sözün bir gücü vardı. Propaganda denilen o organize yalanlar henüz ölüme koşmuyordu. İnsanlar yazılan şeylere kulak veriyor ve bekliyorlardı. 1939 yılında bir şairin tek bir bildirisi olumlu ya da olumsuz hiçbir etki yapmamış, bugüne kadar tek bir kitap ya da broşür, bir makale ya da bir şiir kitleleri etkilememiş, hatta düşüncelerine dokunmamıştır bile. Oysa 1914'de Liseaur'un nefret türküsü gibi 14 satırlık şiiri, 93 Alman Aydınının o aptal bildirisi, Roland'ın 8 sayfalık Kavganın Üzerinde başlıklı makalesi ve senin Ateş adlı romanı birer olay haline gelmişti. Dünyanın ahlaki vicdanı henüz bugün olduğu gibi böylesine bitkin böylesine iç oyulmuş değildi. Yalan olduğu aşikar her şeye karşı, uluslararası hukuku ve hümanizmi zedeleyen her şeye karşı yüzyıllardır süregelen bir inançla derhal tepki veriyordu. Hitler'den bu yana yalan dolan doğal hale, insanlık suçları kural haline gelmişti. Öyle ki doğru dürüst eleştirilmemekteydi. Oysa böyle bir durum eskiden tüm dünyayı ayağa kaldırmaya yeterdi. Hemşire Kavell'in vurulması, Lusitania'nın batırılması, tüm dünyada manevi bir öfkenin patlamasına yol açarak Almanya için en ağır bir meydan muharebesinden daha kötü olmuştur. O tarihlerde insanların kulakları ve yürekleri sürekli yayın yapan radyo haberleriyle sağırlaşmamış olduğundan bir şairin, bir yazarın kitlelere ulaşması imkansız değildi. Tam tersine büyük bir şairin beklenmedik açıklaması politikacıların durumu kurtarmak için olduğu ve gerçeğin yarısını yansıttığı bilinen planlı, siyasi, resmi açıklamalarından bin kat daha etkiliydi. Sonrasında çok büyük hayal kırıklığına uğrayan bu kuşağın yazarlara duyduğu güven, onları sadece düşün insan olarak görmesine yetiyordu. Yazarların, insanlar üzerindeki bu etkisinin farkında olan ordu ve resmi makamlar, ahlaki ve düşünsel itibarı olan herkesi kendi kışkırtma politikaları için kullanıyorlardı. Buna göre yazarlar her türlü haksızlığın, kötülüğün karşı taraftan geldiğini, kendi ülkelerinin hukuk ve gerçeklerle hareket ettiğini açıklamak, kanıtlamak, Doğrulamak ve ant içmek zorundaydılar. Roland da bunu başaramadılar. Roland bu kin dalgasıyla ve her türlü kışkırtıcı yöntemlerle iyice gerilen havayı daha da gerginleştirmeyi değil, tam tersine temizlemeyi bir görev sayıyordu. Onun sekiz sayfalık o meşhur kavganın üzerinde yazısını bugün tekrar okuyan kişi muhtemelen yarattığı etkiyi anlamakta güçlük çeker. Roland'ın burada yazdığı şeylerin tümünün sakin ve net bir şekilde okunduğunda çok doğal şeyler olduğu görülür. Fakat o sözler bugün anlaşılması zor bir kitle çılgınlığının hüküm sürdüğü bir dönemde söylenmişti. Aşırı vatansever Fransızlar bu makale yayınlandığında ellerine kızgın demir düşmüş gibi çılgınca yaygara kopardılar. Bütün eski dostları birdenbire ona sırt çevirdi. Kitapçılar Jean Christophe romanını vitrinlerine koymaya cesaret edemez oldular. Askerleri tahrik etmek için nefrete ihtiyaç duyan askeri makamlar ona karşı önlemler almaya başladılar ve arka arkaya basılan broşürlerde şu argumana yer verdiler. Savaş sırasında insanlık adına verdiklerimiz vatandan çalınmış sayılır. Her zaman olduğu gibi çıkan feryatlar, Hamlenin hedefini bulduğunu kanıtlıyordu. Fikir insanlarının savaştaki tutumları hakkında başlayan tartışma bitmek bilmiyordu. Sorun ister istemez herkesin sorunu haline gelmişti. Düşündüğümde o günlere ait anılarım arasında, o yıllarda Roland'ın mektuplarının bana ulaşmaması kadar beni üzen bir şey olmamıştır. Mektupların o tarihlerdeki tufanda yok edileceği ya da kaybolacağı düşüncesi ağır bir sorumluluk gibi omuzlarıma çökmüştü. Çünkü onun eserlerini sevdiğim kadar, onun kocaman yüreğinin ve tutkularla dolu düşüncelerinin bir ürünü olan bu mektupların da ileride en güzel ve en insancıl yazılar arasına gireceğine bir o kadar inanıyordum. Sonsuz sarsıntılar içindeki yüreğinden, çaresiz acılarından kopan, tüm gücüyle sınırların ötesindeki bir dosta, yani resmi düşmana yazdığı bu mektuplar, anlayışın büyük bir güç, kendi düşüncelerine sadık kalmanın olağanüstü cesaret gerektirdiği bir dönemin en önemli ahlaki belgeleri olabilir. Kim bilir? Çok kısa bir süre sonra bu dostça yazışmamız olumlu bir teklifi doğurmuştu. Roland, tüm ulusların en önemli fikir adamlarının birlik beraberlik içinde onurlu bir davranış sergileyebilmeleri, hatta dayanışma içinde olduklarını tüm dünyaya ilan edebilmeleri için İsviçre'den, Fransız ve diğer yabancı düşünürleri katılmaya davet edecekti. Ben de Avusturya'dan, Alman yazar ve aydınlarını araştıracaktım. Derhal işe koyuldum. O tarihlerde en önemli, en seçkin Alman yazar Hauptmann'dı. Kabul ya da reddetmesini kolaylaştırmak için doğrudan kendisine başvurmak istemedim. Bu nedenle ortak dostumuz Volter Retano'ya yazarak Hauptmann'a sormasını rica ettim şimdi düşünsel bir barışın zamanı olmadığını söyleyerek reddetti. Böylece deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü o tarihlerde Thomas Mann diğer taraftaydı ve Büyük Friedrich hakkında yazdığı bir makalede Alman görüşünü benimsediğini belirtmişti. Bizim tarafımızda olduğunu düşündüğüm Rilke, ilke olarak her türlü resmi ve ortak eylemlerden kaçınıyordu. Bir zamanların sosyalisti, Dehm'in mektuplarını çocuksu vatanperver bir gururla, Teğmen Dehmil diye imzalıyordu. Holtz Mantel ve Jakob Basterman'la yaptığım özel konuşmalarda onları da hesaba katamayacağımı gördüm. Böylece Alman cephesinde hiçbir şey elde edemedim. Roland da Fransa'da daha fazla sını yapamamıştı. 1914-1915 yıllarıydı. Cephenin gerisindeki insanlar için savaş çok uzaklardaydı. Biz ikimiz yalnız kalmıştık. Yalnız ama yapayalnız değil. Karşılıklı yazışmalarımız sayesinde bir şeyler kazanabilmiştik. Tarafsız ülkelerde olsun, savaşa katılan ülkelerde olsun... ...içten içe bizim gibi düşünen bir düzine insan olduğunu görmüştük. Karşılıklı birbirimizin dikkatini orada burada çıkan kitaplara, makalelere, broşürlere çekiyorduk. Belli bir etkileşim doğmuş ve yeni katılanlar gelmeye başlamıştı. Tamamen bir boşlukta yapayalnız olmadığım duygusu beni daha da yüreklendirmişti. Daha da sık yazmaya başladım bu yazılara gelen yanıtlardan ve tepkilerden kenara çekilmiş, gizlenmiş kişileri ortaya çıkarmaya çalışıyordum. Ne de olsa Almanya'nın ve Avusturya'nın en büyük gazetelerine yazabiliyordum ve bu sayede önemli sayılabilecek düzeyde bir etki alanım vardı. Resmi makamlardan korkmamama da gerek yoktu. Çünkü güncel, politik konulara değinmiyordum. Ayrıca liberal düşüncenin etkisiyle edebiyata duyulan saygı çok güçlüydü ve o tarihlerde geniş kitlelere ulaştırmayı başardığım yazılara bugün baktığımda Avusturya askeri bürokratlarının hoşgörüsüne duyduğum saygıyı inkar edemem. Ne de olsa bir dünya savaşının tam ortasında savaşı reddeden hareketin öncüsü ve savaşı bütün suçların en kötüsü ilan eden Berta von Sutneri heyecanla övebiliyor, Bavrusia'nın ateşi hakkında bir Avusturya gazetesinde ayrıntılı bir yazı yazabiliyordum. Bir savaş döneminde zamana hiç uymayan görüşlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak için belli bir yöntem kullanmamız gerekiyordu. Avusturya'da savaşın dehşetini cephe gerisindeki insanların vurdumduymazlığını anlatmak için ateş üzerine yazılmış bir makalede Fransız piyade erinin çektiklerini vurgulamak gerekiyordu. Fakat Avusturya cephelerinden gelen yüzlerce mektup bizim askerlerimizin de aynı yazgıyı paylaştığını gösteriyordu ya da inandığımız şeyleri tam anlamıyla anlatabilmek için karşılıklı birbirimize sataşma yolunu seçiyorduk. Böyle Fransız dostlarımdan biri Merkürdü Fransa'da benim yabancı ülkelerdeki dostlara başlıklı yazıma polemikle karşılık veriyordu. Fakat bu yazımı sözde eleştirmek için son kelimesine kadar tercüme edip yayınlatarak hiçbir sorunla karşılaşmadan gizlice Fransa'ya sokmuş oluyordu. Ve herkes ki amaçladığımızda buydu, bu yazımı orada okuyabiliyordu. Bu şekilde anımsatmalar yol gösteren yıldızlar gibi buradan oraya, oradan buraya geçiyordu. Bu mesajların alıcılarına nasıl ulaştığını çok sonra yaşadığım küçük bir olay gösterdi. 1915 Mayıs'ında İtalya, eski ortağı Avusturya'ya savaş ilan ettiğinde, bizde bir anda bir nefret dalgası patlak vermişti. İtalya'ya ait her şeye küfrediliyordu. Bu arada tesadüften Carl Poerio adında Goethe'yi ziyaret etmiş bir İtalya'nın Risorgimento yıllarına ait anılarını anlattığı bir kitap yayınlanmıştı. Bunun üzerine ben de İtalyanların bizim kültürümüzle çok eskilere dayanan bağları olduğunu vurgulamak için o nefret dalgasının tam ortasında Goethe'nin yanında bir İtalyan başlıklı bir yazı yazdım ve bu kitabı yayına hazırlamış olan Benedetto Croquet'e bu vesileyle saygı duyduğumu belirttim. O tarihlerde Avusturya'da düşman bir ülkenin şairine ya da aydınına saygı gösterilmemesi gerektiğinden benim bir İtalyana hayranlık duymam doğal olarak bu görüşe bir tepki olarak anlaşıldı ve bu sınır ötesine kadar ulaştı. O tarihlerde İtalya'da bakan olan Croquet'in, çok sonra bana anlattığına göre bakanlıkta Almanca bilmeyen bir memur telaşla yanına gelip düşman ülkedeki önemli bir gazetede kendisi aleyhine bir yazı çıktığını söylemiş. Kroke, Neofre Presse'den bir adet getirtmiş. Önce şaşırmış ve sonrasında söylenenin aksine kendisinden saygıyla bahsedildiğini görünce pek eğlenmiş. Bu küçük ve önemsiz çabaları abartmayı aklımdan bile geçirmiyorum. Tüm bu çabalar olaylar üzerinde en ufak bir etki bile yapamadı. Ancak bize, kendimize ve tanımadığımız bazı okurlara yardımcı oldu. Bütün bu çabalar, gerçekten insancıl duygular besleyen 20. yüzyıl insanının içinde bulunduğu o korkunç soyutlanmışlık hissini, yüreğinde duyduğu o çaresizliği bir nebze olsun hafifletmişti. Ancak o insanlar 25 yıl sonra bugün de aynı durumdalar. Üstün güçlere karşı aynı çaresizlik ve hatta korkarım ki daha büyük bir umutsuzluk içindeler. O tarihlerde bu ufacık protestolar ve eylemlerle üzerimdeki yükü gerçekten atamayacağımın bilincindeydim. Yavaş yavaş sadece ayrıntıları değil, çağ ve ulus hakkındaki görüşlerimin tümünü, felaketler ve savaş hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım bir eserin planını biçimlemeye başladım. Savaşı edebiyatla birleştirerek anlatabilmem için en önemli şey eksikti. Ben savaş görmemiştim. Hemen hemen bir yıldır bu büroya çakılıp kalmıştım. Asıl olan, gerçek olan savaşın dehşeti görülmeyecek kadar uzaklarda olup bitiyordu. Cepheye gitmek için elime üç kez fırsat geçmişti. Üç kez büyük gazeteler savaş muhabiri olarak cepheye gitmemi teklif etmişlerdi. Fakat böyle bir görev, savaşı olumlu ve yurtseverce anlatma sorumluluğunu getirirdi ki... Ben savaşı onaylayacak ya da başka bir ulusu aşağılayacak tek bir kelime yazmamaya yemin etmiştim. Bu yeminimi 1940'da da bozmadım. Derken tesadüfen bir fırsat çıktı. Büyük Avusturya-Alman Saldırı Birliği, 1915'in baharında Tarnov yakınlarında Rus hattını yarmış, Galicia ve Polonya'yı tek bir hücumla ele geçirmişti. Savaş arşivi, kütüphanesi için Rusların işgali altındaki Avusturya topraklarında Tüm bildiri ve ilanların orijinallerini yırtılıp yok edilmeden önce toplamak istiyordu. Benim koleksiyoncu tekniğimi tesadüfen öğrenmiş olan albay, bu görevi yapıp yapamayacağımı sordu. Tabii ki hemen kabul ettim. Adıma her yerde geçerli özel bir belge çıkarıldı. Böylece hiçbir daireye, makama ya da üste bağımlı olmadan ve emir almadan askeri trenle istediğim yere gidebilecek ve hareketlerimde özgür olacaktım. Bu nedenle sonraları tuhaf durumlar ortaya çıktı. Çünkü subay değildim. Sadece çavuş rütbesine sahiptim ve rütbesi olmayan bir üniforma giyiyordum. Gizemli kimlik belgemi gösterince özel bir saygı uyandırıyordum. Cephedeki subaylar ya da memurlar benim kılık değiştirmiş bir genelkurmay subayı ya da gizli görevli biri olduğumu sanıyorlardı. Subay lokaline değil de sadece otellere gittiğimden o büyük çarkın dışında kalıyor ve herhangi bir yönlendiriciye gerek duymadan istediğim şeyi görebiliyordum. Asıl görevim olan bildiri ve ilanları toplama işi beni pek yormuyordu. Ne zaman Tarnow, Drohobyes, Lemberg gibi Galicia kentlerine gitsem, mesleği, istenilen her şeyi temin etmek olan iş bitirici denilen birkaç Yahudinin istasyonda olduğunu görüyordum. Bu iş bitiricilerden birine, Rus işgalcilerinin bildiri ve ilanlarına ihtiyacım olduğunu söyler söylemez, adam derhal ortadan yok oluyor, bu görevi gizlice altında çalışan düzinelerce aracıya veriyordu. Üç saat sonra gerçekten tek bir adım dahi atmadan istediğim şeylerin tümü ayağıma kadar getiriliyordu. Bu örnek işleyiş sayesinde birçok şeyi görmeye zamanım oluyordu ve ben çok şey gördüm. Her şeyden önce yaşadıkları dehşetin gölgeleri hala gözlerinden okunan sivil halkın korkunç yoksulluğunu gördüm. Zemin katta ya da yerin altında sekiz ya da on iki kişinin aynı odada yaşadığı gettodaki Yahudilerin o güne kadar hayal bile edemediğim sefaletini gördüm. Ve ilk kez düşman gördüm. Tarnov'da tutsak Rus askerleriyle karşılaştım. Dört tarafı çevrilmiş bir halde yerde oturuyor, sigara içiyor, kendi aralarında konuşuyorlardı. İki ya da üç düzine, çoğu yaşlı, sakallı, tirollü asker başlarından nöbet tutuyordu. Bu askerler de tıpkı tutsaklar gibi bitkin ve perişan görünüyorlardı ve biz de gazetelerde çıkan o sempatik, tertemiz tıraşlı, pırıl pırıl üniformalar içindeki askerleri hiç mi hiç benzemiyorlardı. Fakat bu nöbetin kaba ya da aşırı sert bir yanı yoktu. Tutsaklar kaçacak gibi görünmüyordu, askerler de onlara kötü davranmıyordu. Arkadaşlarıymış gibi tutsaklarla birlikte oturuyorlardı, birbirlerinin dilini anlamadıklarından her iki tarafta pek eğleniyordu. Birbirlerine sigara veriyor, gülümsüyorlardı. Trollü bir er, kirli uzanından karısının ve çocuklarının fotoğrafını çıkarıyor, düşmanlara gösteriyor. Onlar da el işaretleriyle çocukların üç mü, dört yaşında mı olduğunu soruyorlardı. Bu ilkel ve basit insanların savaşı, ünivers üniversite profesörlerimizden ve edebiyatçılarımızdan daha iyi anladıklarını gördüm. Onlar için savaş, önleyemedikleri ve içine çekildikleri bir felaketti ve bu felaketin içinde Herkes aslında kardeşti. Bu manzaraya şahit olduktan sonra dönüş yolunda yerle bir olmuş kentleri, mobilyaları ve paramparça edilmiş eşyaları deşilmiş bağırsaklar gibi sokak ortasına saçılmış yağ yağmalanmış dükkanları gördüğümde kendi kendimi teselli etmeye çalıştım. Savaş bölgeleri arasında gördüğüm güzel tarlalarda tüm bu yıkımların birkaç yıl içinde geçeceğine dair umudum artmaya başlamıştı. Tabii ki o tarihlerde savaşın izlerinin yeryüzünden çabucak silindiği gibi insanların hafızalarındaki dehşet anılarının da aynı hızla silinebileceğini düşünemedim. Savaşın asıl dehşetiyle ilk günlerde karşılaşmamıştım. Gördüğüm o korkunç yüz korktuğumdan da kötüydü. Yolcu trenleri düzenli olarak işlemediğinden bazen açık vagonlarda, bir top arabasının üzerinde ya da bazen leş gibi kokan, İnsanların üst üste yığıldığı büyükbaş hayvan vagonlarında yolculuk ediyordum. Yorgunluktan bitkin, bir köşeye kıvrılmış uyuyan bu insanlar idama giderlerken gerçekten de kurban edilmeye götürülen hayvanlar gibiydiler. Fakat en korkunç olanlar yaralıları taşıyan ve benim de iki üç defa binmek zorunda kaldığım trenlerdi. Savaşın başlarında Düşeslerin ve Viyana Sosyetesi'nin kibar bayanlarının hemşire fotoğrafı çektirmek için bindiği o pırıl pırıl, bembeyaz ve tertemiz hastane trenlerine hiç benzemiyordu bunlar. Baktığımda ürperdiğim doğru dürüst pencereleri bile olmayan, ufacık hava deliğinden ışık alan ve puslu gaz lambasıyla içerisi aydınlatılan yük vagonlarıydı. Yan yana sıralanmış ilkel sediyeler, dışkı ve iyot kokularından nefes almakta güçlük çeken, inleyen, terleyen, yüzü ölü gibi solgun insanlarla doluydu. Sıhiye erleri sallana sallana yürüyorlardı. Aşırı yorgundular. Fotoğraflardaki bembeyaz pırıl pırıl örtülerden eser yoktu. Kan içinde kalmış kalın battaniyeler altındaki insanlar samanlar üzerinde ya da sert sedyelerde yatıyordu. Ve bu vagonların her birinde ölmek üzere olan ve inleyen insanların arasında iki ya da üç ölü bulunuyordu. Konuştuğum doktor aslında küçük bir Macar kentinde diş doktoru olduğunu ve yıllardır ameliyat yapmadığını itiraf etti. O da çaresizdi. Yedi istasyon önce telgraf çekerek morfin istemişti. Tüm malzemeler tükenmişti. Pamuk, sargı bezi kalmamıştı. Ve peşte hastanesine ulaşmak için daha yirmi saatlik yol vardı. Benden yardımcı olmamı rica etti. Çünkü... Kendi yardımcıları yorgunluktan tükenmişlerdi. Tüm beceriksizliğime rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. En azından her istasyonda çıkıp birkaç kova su taşıdım. Aslında lokomotifler için olan kötü ve pis suydu bu. Fakat insanları serinletmek ve sürekli yere akan kanları yıkamak için kullanılıyordu. Ayrıca akla gelebilecek her ulustan askerin üst üste yığıldığı bir tabuttan farksız bu vagonda bir de dil sorunu vardı. Ne doktor ne de yardımcıları Ukraynaca ya da Hırvatça biliyordu. Bu konuda biraz olsun yardım edebilecek tek kişi yaşlı, aksaçlı bir rahipti. O da ölüm döşeğindeki insanları son yolculuklarına uğurlamadan önce kutsamak için yağ olmadığından ve görevini yapamadığından yakınıyordu. Tüm hayatı boyunca bu son ayda olduğu kadar çok insanı son yolculuğuna uğurlamamıştı. Ondan duyduğum sert ve kızgın bir tonla söylediği şu sözler bugüne kadar hiç aklımdan çıkmadı. 67 yaşındayım ve çok şey gördüm. Fakat böylesi bir insanlık suçunun işlenebileceğini düşünmek bile imkansız. Geri dönerken bindiğim bu sıhhiye treni sabahın erken saatlerinde Budapeşte'ye vardı. Öncelikle rahat rahat uyuyabilmek için bir otele gittim. Çünkü bindiğim trende oturabildiğim tek yer valizimdi. Çok yorgun olduğum için takriben saat 11'e kadar uyudum. Sonra hemen giyindim, kahvaltıya inecektim. Fakat daha birkaç adım atar atmaz, rüyada olup olmadığımı anlamak için gözlerimi ovuşturma ihtiyacı hissettim. Sabahlarının ilkbahar, öğle saatlerinin yaz mevsimi gibi olduğu pırıl pırıl aydınlık günlerden biriydi ve Budapeşte hiç olmadığı kadar güzel ve tasasızdı. Bembeyaz giysileri içindeki kadınlar subaylarla kol kola yürüyüşe çıkmışlardı. Birdenbire bu subaylar gözüme bambaşka göründüler Önceki ve ondan önceki gün gördüğüm subaylara hiç benzemiyorlardı. İçinde yaralıların bulunduğu dünkü sıhiye vagonunun iot kokusunu hala giysilerimde ağzımda ve burnumda hissederken subayların bayanlara melekçe buketi verdiğini, kusursuz tıraş olmuş pırıl pırıl giysiler içindeki beylerin gıcır gıcır arabalara bindiğini gördüm. Üstelik bütün bunlar cepheden trenle 8-9 saat uzakta bir yerde oluyordu. Fakat bu insanlardan şikayetçi olmaya hakkımız var mıydı? Yaşamaları ve yaşamdan zevk almaya çalışmaları doğal değil miydi? Hatta kim bilir belki de her şeyin tehlike içinde olduğunu bildikleri için yaşanacak ne varsa yaşamaya çalışıyor, birkaç güzel giysinin, son birkaç güzel saatin tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Hele hele insanoğlunun ölümlü bir varlık olduğu, küçücük bir kurşun parçasının saniyenin binde biri kadar bir süre içinde tüm yaşanmışlıkları ve tecrübeleriyle bir hayatı sonlandırabileceği düşünülecek olursa, binlerce insanın, Pırıl pırıl parlayan nehrin kıyısında adeta geçit resmi yap yaparcasına gezmek istemesi anlaşılabilir. Kim bilir belki de güneşi görmek, kendini damarlarında akan kanı, yaşadığını hissetmek onlara çok daha fazla güç veriyordu. Biraz önce görüp de ürperdiğim manzarayla tam barışmak üzereydim ki kibar garson ne yazık ki bir Viyana gazetesi getirdi. Gazeteyi okumaya başladım ve okuduklarım gerçekten tiksinti ve öfke uyandırdı. Tüm sayfalarda inatla zafer arzusu dile getirilmişti. Bizim birliklerimizin çok az, düşmanın çok fazla kayıp verdiğini yazıyordu. Savaşın kocaman yalanı tüm çıplaklığıyla utanmazca yüzüme çarpmıştı. Hayır, suçlu olan gezintiye çıkan, tasasız, bekamsız dolaşan bu insanlar değildi. Sözleriyle savaşı kışkırtan insanlarda asıl suçlular... Fakat onlara karşı çıkmayan bizler de suçluyduk. İşte şimdi içimdeki güç harekete geçmeye başlamıştı. Savaşa karşı savaşmak lazımdı. Zaten her şey kafamda hazırdı. Başlamak için yalnızca içgüdülerimin teyidi gerekliydi. Kendisine karşı savaşacağım düşmanı biliyordum. Başkalarına acı ve ölüme yolamayı tercih eden sahte kahramanlık zihniyetine karşı savaşacaktım. Sürekli zafer sözleri vererek insan kıyımını daha da uzatan o vicdansız kahinlere politikacıların ve ordunun o ucuz iyimserliğini kiraladıkları ve kendileriyle birlikte aynı yalanları hep bir ağızdan söyleyenlere, Verfelin bir şiirinde belirttiği gibi savaşı körükleyenlere karşı savaşacaktım. Savaşı sorgulayan onların yurtseverlik işini bozmuş olacaktı. Uyaran kişiyi kötümser olmakla suçlar ve aşağılardılardı. Kendilerinin katılmadığı ve sefaletini çekmediği savaşa karşı duranlara ise vatan haini damgasını vururlardı. Bunlar hep aynı alçaklardır. Çağlar boyunca hep böyle olmuştur. Temkinli olanları korkak ilan etmişler, insancıl olanları zayıflıkla suçlamışlardır. Kendi elleriyle sebep oldukları felaket gelip çattığında ne yapacağını bilmez bu insan güruhu hep var olmuştur. Truva'da Kassandra'yı, Kudüs'te Yeremya'yı aşağılayanlar aynı aşağılık yapıda insanlardı. Cassandra ve Yeremya'nın büyüklüğünü ve yaşadıkları trajediyi, benzer şeyleri yaşadığımız şu an çok iyi anlıyorum. Ta başından beri zafere inanmamıştım ve bir şeyden çok emindim. Sayısız kurbanlar verilerek kazanılan bir zaferin hiçbir haklı yanı olamazdı. Fakat bu düşüncelerim nedeniyle arkadaş ve dostlarımın arasında yalnız kalıyordum. Hatta daha ilk kurşun sıkılmadan çılgınca zafer diye uluyanlara, meydan savaşına girmeden ganimet paylaşımı yapanlara baktıkça bütün bu akıllılar içinde tek çılgın ben miyim ya da kendinden geçmiş bu insanların içinde tek uyanık ben miyim diye kuşkuya kapılıyordum. Bu nedenle kendi durumumu, bir bozguncunun trajik durumunu bir tiyatro eserinde göstermek istemem çok doğaldı. Uyarmak için boşuna çabalayan biri olarak Yeremya tiplemesini seçtim. Fakat amacım kesinlikle herkesin bildiği bir gerçeği, yani barışın savaştan daha iyi olduğunu sözcükler ve mısralarla ortaya koyan pasifist bir oyun yazmak değildi. Aksine coşku ve heyecanın dorukta olduğu zamanlarda zayıflık ve korkaklıkla suçlanarak aşağılanan insanların yenilgi durumunda yenilgiyi kabul edip ona katlanabilen ve onun üstesinden gelebilen yegane kişiler olduğunu göstermeye çalıştım. İlk tiyatro eserimden itibaren yenilenlerin ruhsal üstünlük sorunsalıyla sürekli ilgileniyordum. Gücün her biçiminin bir insanda yarattığı katılığı, her zaferin ulusların ruhunda neden olduğu donukluğu göstermeyi ve bunun karşısına insanın için oyan, ruhunu acıtan ve yaran yenilginin gücünü koymayı hep çekici bulmuşumdur. Savaşın en acımasız olduğu bir anda diğerlerinin buna rağmen ve sonu görmeden zafer çığlıkları attığı, her birinin zaferin kendi taraflarında olduğunu kanıtlamaya çalıştığı bir sırada ben kendimi felaketin en dibine atarak bir çıkış yolu aramaya koyuldum. Fakat kutsal kitaptaki bir konuyu seçmekle farkında olmadan içimde olan ve o güne kadar hiç su yüzüne çıkarmadığım bir şeye aslında içimde bir yerlerde kanıyla, geleneğiyle bağlı olduğum bir toplumun yazgısına, Yahudi yazgısına dokunmuştum. Tüm uluslar karşısında her defasında sürekli yenilen benim ulusum değil miydi? Sürekli yenilen ama yine de ve her yenilgiden sonra gizemli bir güç. irade sayesinde yenilgiyi yenme gücüyle, yenilgiyi alt etme gücüyle bu uluslardan da daha uzun süre ayakta kalabilen benim ulusum değil miydi? Bizleri bugün de saman gibi savuran bu sonsuz kovalanışı, sürgünü peygamberlerimiz gerçekleşmeden çok daha önce bilmemişler miydi? Gücün karşısında eğilmeyi kabul eden, hatta bunu Tanrı'ya giden bir yol olarak kusuyan onlar değil miydi? Sınanma herkes için ve tek tek insanlar için sonsuz bir kazanç değil miydi? Diğer kitaplarım arasında gözümde ayrı bir değer kazanan bu tiyatro eserini yazarken bunu hissetmenin mutluluğunu yaşıyordum. Bugün şunu gayet iyi biliyorum. Bütün bunlar olmasaydı, savaş sırasında diğer insanların çektiği acıları duymamış, çekecekleri başka acıları önceden hissetmemiş olsaydım, Bugün savaştan önceki yazar olarak kalacak, hoş şeyler yazacaktım fakat hiçbir zaman savaşı tam olarak anlayamayacak, ta içimde duyamayacaktım. İlk kez şimdi hem içimden geçenleri hem de yaşadığım çağı anlattığımı hissediyordum. O tarihte başkalarına yardım etmeye çalışırken, 1934'te Hitler günlerindekine benzer bir kriz sonrasında ortaya çıkan Erasmus adlı eserim gibi en kişisel, en özel eserimi yazarak aslında kendi kendime yardım etmiştim. Yaşadığımız çağın trajedisini yazmaya başladığım andan itibaren çok fazla acı çekmiyordum. Bu eserimin bir başarı getireceğine bir an olsun inanmamıştım. Kehanetler, kutsal kitap, barış, Yahudilik gibi birçok sorunun bir araya gelmesi, yenilenlerin yazgılarına yaptıkları, yaktıkları ilahilerin yükseldiği koro biçimindeki son sahneler nedeniyle bu eser normal bir tiyatro eserinin boyutunu öyle aşmıştı ki ancak üç gecede sahnelenebilirdi. Üstelik gazetelerin her gün zafer ya da ölüm çığlıkları attığı bir dönemde yenilgiyi anlatan hatta onu öven bir oyun Alman tiyatrolarında nasıl sahneye konabilirdi? Kitabın basılmasına izin verilmesi bile benim için bir mucize olurdu. Fakat en kötü ihtimalle basılmasa bile o güç döneminin üstesinden gelmemde bana yardımcı olmuştu. İnsanlarla yaptığım konuşmalarda susmak zorunda kaldığım ve söylemediğim her şeyi edebi diyaloglarda dile getirmiştim. Yüreğime çöreklenen yükü atmış, bana beni geri vermiştim. İçimdeki her şeyin yaşadığımız döneme hayır dediği bir anda kendime evet diyebilmiştim. Avrupa'nın Kalbinde 1917 yılının Paskalya Bayramı'nda ya adlı trajedim kitap olarak basıldığında bir sürprizle karşılaştım. Bu trajediyi içinde yaşadığım çağa duyduğum acı bir öfkeyle yazmıştım. Bu nedenle aynı ölçüde sert çıkışlar ve tepkiler bekliyordum. Fakat beklediğimin tam aksi oldu. Kitap kısa sürede 20 bin sattı. Bir tiyatro eseri için inanılmaz bir sayıydı bu. Sadece Roland gibi dostlar değil, önceleri karşı görüşte olan Rathenau ve Dehmil gibi yazarlarda açık açık kitabımı desteklediler ve övdüler. Eser henüz kendilerine ulaşmamış olan tiyatro müdürleri, savaş sırasında oyunun Almanya'da sahneye konması düşünülemezdi, bana yazarak barış döneminde oyunun galasının kendi tiyatrolarında olması için oyunu saklamamı rica ediyorlardı. Savaşı savunanların bile eseri muhalefetik, kibarca ve saygılıydı. Her şeye hazırlıklıydım ama bu kadarını beklemiyordum. Ne olmuştu? Savaşın iki buçuk yıldır sürmesinin dışında bir şey olmamıştı. Zaman savaşın dehşetini gözler önüne sermişti. Savaş meydanlarında dökülen onca kandan sonra coşkunun ateşi düşmeye başlamıştı. İnsanlar ilk aylardaki heyecanın aksine savaşın yüzüne daha soğuk, daha katı gözlerle bakıyordu. Dayanışma duygusu gevşemeye başlamıştı. Çünkü düşünürlerin ve edebiyatçıların coşkuyla haykırdığı o büyük manevi temizlik laflarına artık kimse inanmıyordu. Derin bir çatlak, tüm ulusu yarmıştı. Ülke iki farklı dünyaya bölünmüştü. Ön planda savaşan, savaşın tüm dehşetini, yoksulluğunu, mahrumiyetini yaşayan askerler, Arka planda evlerinde kalan, tasasız gamsız, yaşamlarına devam eden, tiyatroları dolduran ve hatta diğerlerinin sefaletinden çıkar sağlayan insanlar. Cepedekiler ve cephe gerisinde kalanlar arasındaki karşıtlık gitgide sertleşiyordu. Kayırmacılığın, rüşvetin yüzlerce çeşidi resmi dairelere gizlice sızmıştı. Yaralı köylüler ve işçiler yeni ölüm siperlerine sürülürken bazı insanların rüşvetle bazılarının iyi bağlantıları sayesinde karlı işler elde ettikleri biliniyordu. Bu nedenle herkes kendi çıkarına bakıyordu. En gerekli şeyler ahlaksız aracılar yüzünden gün geçtikçe pahalılaşıyor, gıda maddeleri azalıyor ve kitlelerin korkunç yoksulluk bataklığının üzerinde savaş zenginlerinin kışkırtıcı lüksü sahte bir ışık gibi parlıyordu. Halk arasında yavaş yavaş acı bir kuşku ve güvensizlik baş gösteriyordu. Devamlı değer kaybeden paraya karşı, generallere karşı, subaylara, diplomatlara karşı, devletin ve genelkurmayın her bildirisine karşı, gazetelere ve yazdığı haberlere karşı, savaşa ve savaşın zorunlu olduğu iddiasına karşı kuşku ve güvensizlik büyüyordu. Kısacası kitabımın şaşırtıcı başarısının nedeni edebi gücü değildi. Ben sadece başkalarının açık açık söylemeye cesaret edemediği şeyleri dile getirmiştim. Savaşa olan nefretimi, zaferi olan güvensizliğimi. Ancak tiyatro sahnesinde böyle bir atmosferi, ruh halini yansıtmak imkansız görünüyordu. Karşı tepkiler, protestolar gerekiyordu. Bu nedenle savaş sürerken savaşa karşı olan bu ilk tiyatro eserimin sahnelenmesinden vazgeçtim. Tam o sırada Zürih Kent Tiyatrosu müdüründen bir mektup aldım. Yeremya adlı oyunumu derhal sahneye koymak istediğini yazıyor ve beni oyunun galasına davet ediyordu. Bu mektup bana şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda da olduğu gibi savaş dışında kalabilen konuşma ve düşünce özgürlüğünün olduğu küçük ama demokratik bir Alman toprağının varlığını unuttuğumu hatırlattı. Tabii derhal kabul ettim. Bu teklifi öncelikle ilke olarak kabul ettim fakat işten ve ülkeden bir süreliğine ayrılmam için izin gerekiyordu. Neyse ki savaşa katılan tüm ülkelerde, içinde bulunduğumuz 2. Dünya Savaşı'nda ise hiç yer almayan kültür propagandası denilen bir daire vardı. 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki düşünsel atmosferin farkını iyice ortaya çıkarmak için o tarihte hümanizm geleneğinde yetişmiş ülkelerin, liderlerin, imparatorların ve kralların savaştıkları için bilinçaltında utanç duyduklarını belirtmek gerekir. Yine o tarihlerde ülkeler aşırı militarist suçlamasını alçakça bir iftira olarak görüp kabul etmiyor, birbirlerinin üzerine atıyor ve tam tersine kültürlü bir ulus olduğunu göstermek, kanıtlamak ve sergilemek için birbirleriyle adeta yarışıyordu. Kültürü kaba gücün üstünde gören 1914'lerin dünyasında, tüm dünyadaki düşünsel ürünlere saygı göstermek adına gizli egoizm ve yaşam alanı gibi sloganlar ahlak dışı görülüyordu. Bu nedenle sanat etkinlikleri tüm tarafsız ülkelere akın ediyordu. Almanya, dünyaca ünlü orkestra şefiyle birlikte orkestrasını İsviçre'ye, Hollanda'ya ve İsveç'e gönderiyordu. Bir yana da flermoni orkestrasını, hatta şairler, yazarlar, düşünürler yurt dışına gönderiliyordu. Bütün bunların nedeni de askeri başarılarıyla övünmek ya da başka ülkelerin topraklarına girme eğilimlerini kutlamak için değildi. Tam aksine... Almanların barbar olmadığını mısralarıyla, eserleriyle kanıtlamak için Almanların sadece ateşli silahlar ve zehirli gazlar üretmediğini, aksine Avrupa'nın tüm mutlak ve geçerli değerlerini de ürettiğini göstermek için de. 1914-1918 yıllarında bunu sürekli vurgulamak zorundayım. Dünyadaki manevi değerler herkesin sahip olmak istediği bir güçtü henüz. O tarihlerde bir ulusun sanatsal verimliliği, Ürünleri, manevi değerleri savaş döneminde çok etkili bir şekilde saygı gören bir güçtü. Yine o tarihlerde devletler insanlığın sevgi ve sempatisini kazanmaya çalışıyordu. Oysa daha sonra 1939'da Almanya korkunç bir barbarlıkla insanlığı mahvetmeye çalışacaktı. Bu nedenle bir tiyatro eserini İsviçre'de sahneye koymak üzere izin almam zor değildi. Zor olan yalnızca oyunun savaş karşıtı bir oyun olması ve bir Avusturyalının Sembolik de olsa yenilgiyi mümkün göstermesiydi. Kültür propagandası dairesinde bölüm şefinin yanına çıktım ve arzumu dile getirdim. Derhal elinden gelen her şeyi yapacağına söz vererek beni şaşırttı. Üstelik şu tuhaf gerekçeyle. Neyse ki siz o aptal savaş yırtkanlarından değilsiniz. Orada elinizden gelenin en iyisini yapın. Yapın ki bu savaşın sonu gelsin. Dört gün sonra yurt dışına çıkış iznimi ve pasaportumu almıştım. Doğrusu Avusturya Bakanlığındaki bir bürokratın savaşın ortasındayken böyle rahat konuşmasına çok şaşırmıştım. Fakat siyasetin gizli politikalarını bilmeyen ben, 1917'de başında yeni İmparator Karl'ın bulunduğu hükümetin üst düzey yetkililerinin Avusturya'yı istemediği halde zorla ilhak politikası içine çekmek isteyen Alman militarizminin diktasından koparmak için çoktandır gizli gizli bir hareket başlattığından haberim yoktu. Bizim genel kurmaylıkta Ludendorff'un sert zorbalığından herkes nefret ediyordu. Dış işlerinde Amerika'yı bize düşman ettirecek sınırsız bir denizaltı savaşına ümitsizce karşı konulmaya çalışılıyordu. Hatta Prusya kibirliliğine homurdanmaya başlamıştı. Tüm bunlar şimdilik dikkatle, yavaş yavaş yapılıyor, kasıtsız, hafif dokundurmalar gibi görünüyordu. Fakat sonraki günlerde çok daha fazla şey öğrendim ve dönemin büyük siyasi sırlarından birine diğerlerinden çok daha önce hiç beklemediğim kadar yaklaştım. Bu da şöyle oldu. İsviçre'ye giderken iki gün Salzburg'da kaldım. Burada bir ev satın almıştım. Savaştan sonra burada yaşamayı düşünüyordum. Bu kentte katı Katolik düşüncede olan erkeklerin oluşturduğu küçük bir çevre vardı ve bunların içinden iki kişi Henrik Lanmaş ve Ignaz Saypel savaş sonrasında Avusturya tarihinde başbakan olarak önemli roller oynayacaktı. Bunlardan birincisi olan Lanbaş, döneminin en büyük hukukçularından biriydi ve Lahey Konferansı'nda başkanlık yapmıştı. Diğeri Sahipel, inanılmaz bir zekaya sahip, katolik bir rahipti ve Avusturya Monarşisi'nin dağılmasından sonra kalan küçük Avusturya'nın yönetimine gelecek ve politik dehası sayesinde büyük işler başaracaktı. Her ikisi de kararlı birer barışsever, inançlı katolik, idealist eski Avusturyalıydı. Ve Avusturya'nın geleneksel görüşleri ve Katolik misyonuyla bağdaştıramadıkları Alman, Prusyalı ve proteston militarizmin düşmanıydılar. Benim Yeremya adlı yapıtım bu dini, barışsever çevrede büyük bir sempatiyle karşılanmıştı ve bürokrat lambaş Seypel o sıralar bir seyahatteydi. Beni Salzburg'da yanına davet etti. Kibar ve yaşlı bilgin kitabımla ilgili çok içten konuştu benimle. Kitabımın Avusturya'nın uzlaşıcı görüşlerine uygun olduğunu ve edebiyat çevrelerinin dışında da etkili olmasını dilediğini söyledi. Üstelik daha önce hiç görmediği bana açık yüreklilikle bizlerin Avusturya'da çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu söyledi. Rusya'nın askeri alanda devre dışı bırakılmasından bu yana Almanya için de şayet saldırgan tavrından vazgeçerse Avusturya için de barışın önünde gerçek bir engel kalmamıştı. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyordu. Eğer Almanya'da Alman çıkarlarından taviz vermek istemeyen grup barış görüşmelerine itiraz ederse, Avusturya yönetimi ele alacak ve bağımsız hareket edecekti. Genç İmparator Karl bu çalışmalara destek sözü vermişti. Kim bilir kısa bir süre sonra onun kişisel politikasının etkileri görülebilirdi. Her şey sürekli başka kayıplara kayıtsız kalan Alman militarist cephesinin istediği zaferle gelen barış yerine, Avusturya'nın uzlaşma barışını sağlayacak gücü bulup bulmamasına bağlıydı. Aksi tek çıkar yol denenecekti. Yani Avusturya, Alman militaristleri tarafından bir felakete sürüklenmeden Alman Paktı'ndan ayrılacaktı. Hiç kimse bizi sadakatsizlikle suçlayamaz dedi kesin ve kararlı bir şekilde. Bir milyondan fazla insanımız öldü. Yeterince kurban verdik ve elimizden geleni yaptık. Almanların dünyaya hükmetmesi için artık tek bir insanın bile hayatını feda etmeyeceğiz. Soluğum gırtlağımda kala kalmıştı. Tüm bunları hepimiz sık sık sessizce düşünmüştük fakat hiç kimse açık açık Almanlardan ve onların ilhak politikalarından çok geç olmadan uzaklaşalım demeye cesaret edememişti. Çünkü bu silah kardeşliğine ihanet sayılırdı. İşte şimdi bunu Avusturya'da imparatorun güvenini, yurt dışında da Lahey'deki başarısıyla büyük bir saygı ve itibar kazanan bir adam bana, kendisine neredeyse tamamen yabancı bir insana öyle bir sakinlik ve kararlılık içinde söylüyordu ki, Avusturya'yı Almanya'dan ayırma eyleminin hazırlık aşamasının çoktan geride kaldığını, artık fiile döküldüğünü anladım. Cesurca bir fikirdi. Almanya, barış görüşmelerine yanaşması için ayrı bir barış yapılır diye gözdağı verilerek ikna edilecekti. Aksi halde gözdağı gerçekleştirilecekti. Bu, o tarihlerde imparatorluğu, monarşiyi ve Avrupa'yı kurtaracak son fırsattı. Tarih buna tanıktır. Fakat ne yazık ki planın ilk halinde gösterilen kararlılık uygulamada gösterilemedi. İmparator Karl, Berlin Sarayı'nı önceden bilgilendirmeksizin karısının erkek kardeşi Parma Prens'ini, barış olanaklarını yoklaması, gerekirse yönlendirmesi için gizli bir mektupla gerçekten suya gönderdi. Bu gizli görevi Almanya'nın nasıl öğrendiği sanırım bugüne kadar tamamen açıklanmadı. Ne yazık ki İmparator Karl inandığı şeyi açık açık savunacak cesareti bulamamıştı. Bunun nedeni de bazılarının iddia ettiğine göre ya Almanya ordusuyla Avusturya'yı işgal edeceği tehditini savurduğundan ya da Franz Josef kendi yaptığı ve çok sayıda insanın kanıyla mühürlenmiş bir anlaşmayı bir Habsburglu olarak hem de önemli bir anda bozduğu takdirde kin ve nefret tepkisiyle karşılaşmaktan korktuğu içindi. Sebebi ne olursa olsun, İmparator ahlaki ve manevi inançları sayesinde Katolik dünyasında büyük bir itibar ve üne sahip ve Almanya'dan ayrılmanın getireceği tüm olumsuz tepkileri kaldırabilecek yegane kişiler olan Lanmaş ve Saypeli başbakanlık görevine getirmedi ve bu da onun felaketi oldu. Lanmaş ve Saipel ise eski Habsburg İmparatorluğu'na değil, yıkık ve bitik Avusturya Cumhuriyeti'ne başbakan oldu. Oysa o sözde ihaneti tüm dünyaya karşı savunmak için bu önemli ve herkesin saydığı iki insandan daha yetkini bulunamazdı. Lanmaş, açık açık yapacağı bir ayrılma tehdidiyle ya da gerçekten ayrılarak sadece Avusturya'nın devamlılığını sağlayabileceği gibi aynı zamanda Almanya'yı da kendi içinde taşıdığı en büyük eden sınır tanımaz ilhak hırsından da kurtarabilirdi. O bilge, derin inançlı adamın bir tarihte bana açıkça söylediği o eylem zayıflık ve beceriksizlik nedeniyle engellenmeseydi Avrupa'mız için çok daha iyi olacaktı. Ertesi gün yolculuğuma devam ettim ve İsviçre sınırını geçtim. O tarihlerde her tarafı çevrili, neredeyse açlıktan ölmek üzere olan bir savaş ülkesinden tarafsız bir bölgeye geçmenin ne demek olduğunu anlatmak bugün neredeyse imkansızdır. Bir istasyondan diğerine geçmek sadece birkaç dakika sürüyordu. Fakat geçtiğiniz ilk saniyelerde sanki kapalı ve havası ağır bir yerden çıkıp pırıl pırıl karla temizlenmiş bir yere gelmiş gibi oluyor ve temiz havanın verdiği sarhoşluğu tepeden tırnağa hissediyordunuz. Yıllar sonra Avusturya'dan bu tarafa her girişimde, bu istasyonda, aksi halde adı kesinlikle aklımda kalmazdı, rahat bir soluk alışın coşkusunu hissederdim hemen. Trenden indiğimizde ilk sürpriz, bir zamanlar yaşamın en doğal ihtiyaçları olduğunu çoktandır unuttuğumuz her şey istasyon büfesinde bizi bekliyordu. Altın sarısı, kocaman portakallar, muzlar vardı. Avusturya'da arka kapıdan gizlice verilen çikolatalar ve jambonlar burada öylece vitrinde. Gözler önünde duruyordu. Ekmek ve et karnesiz alınıyordu. Ve gerçekten aç kurtlar gibi tüm yolcular bu ucuz ihtişama saldırıyordu. Telgraf ve mektuplarımızı sansürsüz yazıp dünyanın her yerine gönderebileceğimiz telgraf ve posta merkezleri vardı. Fransız, İtalyan, İngiliz gazeteleri vardı. İstediğimiz her gazeteyi cezaya çarptırılmadan satın alabiliyor, okuyabiliyorduk. Beş dakikalık mesafede yasak olan şeylere burada izin vardı ve burada serbest olan öte tarafta yasaktı. Avrupa'da yapılan savaşların anlamsızlığı dip dibe olan bu iki ülkeye bakıldığında anlaşılıyordu. Tabelalarını buradan rahatça okuyabildiğimiz öbür taraftaki küçük sınır kasabasının her evinden, her kulübesinden toplanan erkekler öldürmek ya da ölmek üzere Ukrayna'ya ve Arnavutluğa gönderilmişlerdi. Oraya sadece 5 dakikalık mesafede olan buradaysa aynı yaştaki erkekler Kapısı sarmaşıklarla kaplı evlerinin önünde eşleriyle birlikte oturmuş pipolarını tüttürüyorlardı. İster istemez şu sınır nehrinde yüzen sağ taraftaki balıklar savaşan balıklar, sol taraftakiler tarafsız kalan balıklar mı diye sordum kendime. Sınırın bu tarafına geçtiğimden beri daha farklı, daha özgür, daha coşkulu, daha canlı düşünüyordum. Ve daha ertesi günü savaşın sadece ruhsal durumumuzu değil bedenimizi de zayıf düşürdüğünü anladım. Öyle ki davetli olarak gittiğim akrabalarımda yemekten sonra sadece bir fincan kahve ve havana purosu içmeye kalktığımda birden başım dönmeye, kalbim hızla çarpmaya başladı. Aylarca gerçek kahve ve tütünün yerine uyduruk şeyler içtiğimden vücudum ve sinirlerim aslını kaldıramaz hale gelmişti. Bedenimin de savaşın doğal olmayan koşullarından barışın doğal koşullarına kendini alıştırması gerekiyordu. Bu sarhoşluk, bu hoş baş dönmesi algılamama da yansıyordu. Her ağaç daha bir güzel, her dağ daha, daha özgür, her manzara daha mutlu edici görünüyordu gözümü. Çünkü savaş içindeki bir ülkede çayırların mutlu, huzur dolu, barışçıl havası, bakışları hüzün dolu insanlara, doğanın küstah kayıtsızlığı gibi gelir ve Erguan rengindeki her gün batımı dökülen kanları anımsatır. Barışın doğal ortamı olan bu ülkede doğanın soyla aykırılığı yine doğal gelmekteydi ve ben İsviçre'yi her zamankinden daha çok seviyordum. Küçücük alanda çok şeyi barındıran, çeşitliliği sonsuz olan bu ülkeye hep seve seve gelmişimdir. Fakat varlığının önemini hiç bu kadar hissetmemiştim. Farklı ulusların aynı ülkede barış içinde bir arada yaşadığı, karşılıklı saygı gibi bilgece bir ilkeye bağlı, dürüstçe yaşanan bir demokrasiyle, dilsel ve ulusal farklılıkların kardeşliğe yükseltildiği bir İsviçre fikri altüst olmuş Avrupamız için ne güzel bir örnekti. Baskı ve zulüm gören insanların sığındığı, yüzyıllardır barışın ve özgürlüğün yurdu olan, her tür düşünceye kucak açan fakat kendi ulusal değerlerini de büyük bir sadakatle koruyan bu uluslarüstü eşsiz devletin varlığı dünyamız için ne kadar önemliydi. Bence bu ülke güzellikler ve zenginlikler içinde olmaya layıktı. Hayır, insan burada kendisini yabancı hissetmiyordu. Tam tersine, özgür ve bağımsız her insan dünyanın şu trajik saatlerinde burada kendisini vatanından daha güvende hissediyordu. Geceleri saatlerce Zürih'in sokaklarında ve kıyı boyunca yürüyordum. Işıklar, barışın ışıltısını simgeliyordu. Buradaki insanlar hala yaşamın keyfini sürüyordu. Pencerelerin ardında uykusuz geceler geçiren ve oğullarını düşünen kadınlar yoktu. Yaralı ya da sakat insanlar yarın öbür gün trenlere doldurulacak cephelere gönderilecek genç askerler görmüyordum. Savaşın olduğu ülkelerde hala sakatlanmamış olan, olmak bir utanç, hatta neredeyse bir suç sayılırken buradaki insanlar yaşamayı en temel hakları olarak görüyordu. Sahneye konacak oyunumla ilgili görüşmelerde, İsviçreli ve yabancı dostlarla buluşmak da benim için çok acil değildi. Öncelikle Roland'ı görmek istiyordum. Beni daha kararlı yapacağından, aydınlatacağından, vefailleştireceğinden emin olduğum insanı görmek, ruhumun kendini en yalnız hissettiği dönemlerde beni cesaretlendirdiği ve gösterdiği dostluk için ona teşekkür etmek istiyordum. Önce onu görmeliydim. Bu nedenle derhal Cenevre'ye gittim. Düşman konumunda olan bizler oldukça karmaşık bir durumdaydık. Savaşa katılan ülkelerin hükümetleri doğal olarak kendi vatandaşlarının düşman ülkelerin vatandaşlarıyla tarafsız bir bölgede kişisel görüşmeler yapmasını istemiyordu. Ancak böyle bir şeyi yasalarla da yasaklanmamıştı. Bir araya gelmeyi cezalandıran tek bir madde yoktu. Yasak olan ve büyük bir hainlik olarak görülen şey yalnızca iş ilişkileri, düşmanla ticaret yapmaktı. Birbiriyle arkadaş olan bizler bu yasak nedeniyle en ufak bir kuşkuya dahi meydan vermemek için Birbirimize sigara bile ikram etmeye çekiniyorduk. Çünkü bir sürü ajan tarafından sürekli izleniyorduk. Çeşitli uluslardan olan bizler hiçbir şeyden korkmadığımızı ve çekinmediğimizi göstermek için çok basit bir yol bulmuştuk. Rahat ve açık davranmak. Yazışmalarımızda gizli adresler ve kiralık posta kutusu kullanmıyorduk. Gizli gizli geceleri buluşmuyorduk. Aksine herkesin gözü önünde görüşüyor ve kafelerde oturuyorduk. İşte bu nedenle Cenevre'deki otele geldiğimde lobideki görevliye açık açık Bay Royman Roland'la görüşmek istediğimi söyledim. Çünkü böylese Almanya'da Fransız ajanları için daha iyiydi. Böylece kim olduğumu ve kimi görmek istediğimi rahatça öğrenebilirlerdi. İki eski arkadaş olan bizler ülkelerimiz birbirleriyle savaşıyor diye dostluğumuzdan vazgeçecek değildik elbette. Dünya tuhaf davranıyor diye biz de tuhaf davranmak zorunda değildik. Nihayet onun yanındaydım. Odasının neredeyse Paris'teki odasının aynısıydı. Masa ve sandalyesi her zaman olduğu gibi kitaplarla doluydu. Yazı masasının üzerinde bir sürü dergiler, mektuplar ve yazılar vardı. Sade fakat sade olduğu kadar tüm dünyaya bağı olan, her nereye giderse gitsin elleriyle kurduğu ve bir keşişin hücresini andıran bir yerde odası. Karşımda durduğu ilk anda selamlaşmak için bir söz bulamadım. Tokalaştık. Yıllar sonra tutabildiğim ilk Fransız eliydi. Roland, üç yıl aradan sonra konuştuğum ilk Fransızdı. Fakat geçen bu üç yıl içinde birbirimize her zamankinden çok daha yakınlaşmıştık. Bu yabancı dilde yurdumun bir insanıyla olduğundan daha güvenli, daha açık konuşabiliyordum. Karşımda duran bu dostun, içinde bulunduğumuz ağanın en önemli şahsiyeti olduğunun, benimle konuşan bir insanın Avrupa'nın vicdanının sesi olduğunun bilincindeydim. Anlaşma sağlanabilmesi için ne büyük işler yaptığını ancak şimdi görebiliyordum. Her zaman yalnız başına bir yardımcı ya da sekreter tutmadan, gece gündüz demeden çalışıyor, tüm ülkelerin yaptığı açıklamaları takip ediyor, vicdani konularda kendisine danışan sayısız insanla yazışıyor, her gün güncesine sayfalar dolusu not düşüyordu. O dönemde yaşayan herkesten daha fazla yaşananları önemsiyor, büyük bir sorumluluk duygusuyla gelecek kuşaklara yaşananların hesabını vermeye çalışıyordu. Roland bütün bunların yanı sıra her biri uluslararası alanda yankı uyandıran makaleler yazıyor ve Clarenbald adlı romanı üzerinde çalışıyordu. İnsanlığın çıldırdığı bir dönemde üstlendiği o büyük sorumluluğu her alanda örnek alınacak bir biçimde ve insanca yerine getirmek için bütün varlığını ve enerjisini ortaya koyarak kesintisiz ve aralıksız çalışıyordu Roland. Tek bir mektubu cevapsız bırakmıyordu. Dönemin sorunlarıyla ilgili her yazıyı okuyordu. O tarihlerde ciddi sağlık sorunları olan, konuşurken bile sesi fazla çıkmayan, sürekli kesik kesik öksüren, boynuna bir şal sarmadan kapı dışarı çıkamayan, biraz hızlı yürüse soluklanmak zorunda olan bu zayıf ve güçsüz adam, Tüm gücünü ortaya koyuyor ve çok şeyler yapmak istediği için gücünden güç yaratıyordu. Hiçbir şey onu sarsamıyordu, hiçbir saldırı, hiçbir hainlik onu yolundan çeviremiyordu. Hiç korkmadan ve gözünü kırpmadan bakışlarını dünyanın bu çılgınlığına çevirmişti. Onda kahramanlığın bir başka türünü görüyordum. Canlı bir bedende adeta anıtlaşmış, düşünsel, ahlaki bir kahramanlıktı bu. Roland hakkında yazdığım kitapta bile onu yeterince anlatamadım. Çünkü yaşayan insanları fazla övmekten çekiniyor insan. Gözle görülmeyen güçlü parıltısını dünyanın her bir köşesine yayıldığı o küçücük odasında Roland'ı gördüğümde öyle sarsıldım ve iş yerindeyse öyle arındım ki etkisini günler sonra bile içimde hissettim ve şunu çok iyi biliyorum. Roland'ın o dönemde milyonlarca insanın anlamsız nefretine karşı tek başına ya da neredeyse tek başına savaşarak ortaya koyduğu o olağanüstü ve yürekli tutumu... Kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir şeydi bu. Onun varlığının o sarsılmaz ve örnek varlığının o günler için ne büyük bir anlam taşıdığını o döneme tanıklık etmiş bizler bilebiliriz ancak. Kudurmuş olan Avrupa vicdani değerlerini onun sayesinde korumuştur. O günün öğleden sonrasında ve daha sonraki günlerde yaptığımız sohbetlerde tüm sözcüklerindeki hafif hüzün beni çok sarsmıştı. Rilke ile savaş hakkında konuştuğumuzda da böyle olurdum. Milliyetçi kibirleri nedeniyle başka insanların kurban edilmesine doymayan politikacılara ve insanlara çok öfkeleniyordu. Fakat aynı zamanda kendilerinin bile anlamadığı ve aslında saçmalıktan başka bir şey olmayan bir ülke yüzünden acı çeken ve ölen binlerce insan için üzülüyor, onlara acıyordu. Lenin'in o kötü mühürlü trenle İsviçre'den ayrılmadan önce kendisine gönderdiği ve ısrarla birlikte Rusya'ya gelmesini istediği telgrafı gösterdi. Lenin, Roland'ın manevi desteğinin kendi davası için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Fakat Roland özgür ve bağımsız bir kişi olarak hiçbir gruba bağlanmayacak, inandığı insanlık davası için çalışacaktı. Kendi ideallerine kimsenin boyun eğmesini beklemediği gibi, kendisi de hiçbir şeye bağlanmamayı tercih ediyordu. Onu seven kişi de bağımsız kalabilmeliydi ve tek bir konuda örnek olmak istiyordu. Tüm dünyayı karşısına alsa bile bir insanın özgür, ve inançlarına sadık kalabileceğini göstermek. Aynı akşam Cenevre'de Fransızların ve diğer yabancıların oluşturduğu ve aralarında JP Ju, René Akos ve Franz Mazéri'nin de bulunduğu küçük bir grupla buluştum. La ve Dumain adında küçük ama bağımsız iki gazete çıkarıyorlardı. Büyük bir coşkuyla tıpkı gençlerin kaynaştığı gibi çok çabuk dost olmuştuk. Yepyeni bir hayata başladığımızı hissediyorduk. Eski dostluklarımızın çoğu milliyetçilik gözleri kör ettiğinden bitmişti. Yeni dostlara ihtiyacımız vardı ve hepimiz aynı cephede, aynı düşünsel siperde olduğumuz ve aynı düşmana karşı savaştığımız için aramızda birdenbire güçlü bir dostluk kurulmuştu. 24 saat sonrasındaysa sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuş gibi samimi vermiştik. Öyle ki her cephede olduğu gibi birbirimize kardeşçe sen diye hitap etmeye başladık. Hepimiz, biz bir avuç insan, bir avuç mutlu insan, kardeşler takımı, kişisel tehlikelerin yanı sıra birlikte olmamızın o eşsiz cüretkarlığını tüm bedenimizde hissediyorduk. Hepimiz bizlerden beş saat uzaklarda bir yerlerde her Almanın bir Fransızın, her Fransızın bir Almanın peşinde olduğunu, süngüyle birbirlerinin üzerine çöktüğünü ya da el bombasıyla paramparça ettiğini ve bunun için ödüllendirildiğini, her yerdeki milyonlarca insanın tek istediği şeyin birbirlerini yok etmek, kökünü kazımak olduğunu, gazetelerin düşmanlar söz konusu olduğunda kudurmuş köpek gibi saldırıya geçtiğini biliyorduk. Ve bizler, milyonlarca insanın arasındaki bir avuç kadar olan bizler, barış içinde aynı masanın çevresinde toplandığımız gibi, gerçekten tüm içtenliğimizle, bütün bu olanların farkında tutkulu bir kardeşlik ve dostlukla birbirimize bağlanmıştık. Resmi olan ve emredilen her şeye ters düştüğümüzü biliyorduk. Dostluğumuza olan sadakatimizi açık açık ortaya koymakla kendimizi vatanımızda tehlikeli bir duruma soktuğumuzun farkındaydık. Fakat özellikle bu tehlikeli durum cüretkarlığımızı daha da artırıyor ve bizi kendimizden geçiriyordu. Cüretkar olmak, her şeye cesaret etmek istiyorduk ve bu girişimin bu cüretkarlığın tadını çıkarıyorduk. Çünkü tüm bu olanlara karşı koymak için gerekli gücü bu cüretkarlıktan alıyorduk. Hatta ben J.P. Ju’la birlikte Zürih'te herkese açık bir toplantı yaptım. O şiirlerini Fransızca okudu, ben Yeremye adlı eserimden pasajları Almanca okudum. Fakat kartlarımızı böylesine açık açık ortaya koymakla bu cüretkar oyunda ne kadar samimi ve dürüst olduğumuzu göstermiş oluyorduk. Konsolosluklarımızda ve elçiliklerimizde hakkımızda neler düşünüldüğü umrumuzda bile değildi. Hatta karaya ayak bastığında gemisi yanan Cortez gibi, yurda döndüğümüzde neler olacağını aldırmıyorduk. Çünkü gerçek vatan hainlerinin bizlerin değil, tam tersine şairin insanlık görevine böyle sanlarda ihanet eden diğerleri olduğunu ta yüreğimizde hissediyorduk. Bu genç Fransızlar ve Belçikalılar nasıl da kahramanca yaşamışlardı. Örneğin Frans Mazeril, Tahtaya oyduğu gravürleriyle savaşın korkunçluğunu ölümsüz bir anıt gibi gözler önüne sermişti. Gücü ve şiddeti bakımından Goya'nın savaşın felaketlerinden hiç de aşağı değildi bu unutulmaz siyah beyaz yapraklar. Bu adam gibi adam gece gündüz demeden, yorgunluk nedir bilmeden o cansız tahtadan yeni şekiller ve sahneler ortaya koyuyordu. Ufacık odası ve mutfağı bu küçük tahtalarla doluydu. Ve Fail gazetesi her sabah onun resmettiği belli bir ulusu değil de hep aynı şeyi, ortak düşmanı. Yani savaşı suçladığı bu resimleri yayımlıyordu. Bombalar yerine yazısız ve belli bir dili olmayan, en sıradan bir insanın bile anlamakta güçlük çekmeyeceği bu korkunç ve dehşet verici resimleri, uçaktan kentlerin ve orduların üzerine asak nasıl olur diye düşleri kuruyorduk. Eğer bunu yapabilseydik, savaşı büyümeden önleyebilirdik bundan eminim. Oysa ne yazık ki, yalnızca küçük bir gazete olan *Feild*de yayımlanıyor ve Cenevre'nin sınırlarını aşamıyordu. Söylediğimiz ve yaptığımız her şey İsviçrenin dar sınırları içinde kalıyor. Etkileri görünmeye başlandığındaysa çok ama çok geç oluyordu. Genel kurmayların ve siyasi makamların karşısında da hiçbir gücümüzün olmadığını içten içe biliyorduk. Peşimize düşmemelerinin nedeni, kendileri için bir tehlike oluşturmayacağımızı bilmeleriydi. Söyleyeceklerimizi söyleyemiyorduk, yapmak istediklerimiz bir engele takılıyordu. Fakat ne kadar az sayıda ve ne kadar yalnız olduğumuzu bildiğimiz için birbirimize yürekten kenetlenmiştik. Sonraki olgunluk çağlarımda Cenevre'deki o dönemin coşkulu dostluklarının benzerini bir daha yaşamadım ve o dostluklar bir ömür boyu devam etti. O grubun psikolojik ve tarihsel açıdan, sanatsal açıdan değil, en tuhaf kişisi Henry Gil buydu. Bir savaş ya da devrim gibi ani kökten değişimlerde cesaret ve pervasızlığın çoğu kez kısa bir süre içinde olsa iç değerlerden daha geçerli olduğunu, öfkeyle karışık medeni cesaretin karakter ve devamlılıktan daha önemli olduğunu herkesten çok onda gördüm. Zamanın hızla ilerlediği, hatta dolu dizgin koştuğu dönemlerde hiç tereddüt etmeden kendini dalgaların içine atabilen kişiler her zaman en önde olmuşlardır. O dönemde aslında hiçbir özelliği olmayan Bella Kuhn, Kurt einsla gibi bir sürü insan kendilerini aşmış ancak bir noktadan sonra daha ileri gidememişlerdir. Örneğin sarı saçlı, ufak tefek, keskin ve huzur, huzursuz bakışlı, zayıf ve çelimsiz bir adam olan Gilbu, sürekli konuşan ve anlatan biri olmasına rağmen hiç de yetenekli değildi. Benim şiirlerimi neredeyse 10 yıl önce Fransızcaya çeviren kişi olmasına rağmen edebiyat yeteneğinin yeterli olduğunu söyleyemem. Dil gücü vasatın üstüne çıkamıyor, bilgisi derine inemiyordu. Tüm gücü polemik yapmaktan ibaretti. Karakterinin talihsiz yapısı nedeniyle nasıl ve neye olursa olsun hep karşı çıkan tiplerden biriydi. Gerçek bir kabadayı olarak savaşabildiğinde, kendinden daha güçlü birine karşı koyabildiğinde kendisini iyi hissediyordu. Savaştan önceki dönemde Paris'te aslında iyi niyetli bir genç olmasına rağmen sürekli edebiyattaki akımlara karşı çıkıyor, insanlarla polemiğe giriyordu. Sonra radikal partilere katıldı. Ancak bunlar da onun için yeterince radikal değildi. Sonunda savaş başladığında, savaş karşıtı biri olarak birdenbire büyük bir rakip buluverdi. Dünya Savaşı. Çoğu insanın ürkekliğinin ve korkaklığının aksine, Gilbo'nun büyük bir cüretkarlıkla ve soğukkanlılıkla mücadeleye katılması, onu dünyanın gözünde önemli, hatta vazgeçilmez biri yapmıştı. Başkalarını korkutan yeni tehlike onu kamçılıyordu. Başkalarının çok az, onunsa pek çok şeye cesaret etmesi, bu önemsiz edebiyatçıya birdenbire bir büyüklük sağlamış ve onun yazarlık ve mücadele yeteneğini sahip olduğunun üstüne çıkarmıştı. Tıpkı Fransız devrimi sırasında Giron denlerin, küçük avukatlarında ve hukukçularında görülene benzer bir fenomen haline gelmişti. Başkaları susarken bizler çekinir ve her konuda iyice düşünüp taşınır, ne yapalım, ne yapmalıyım derken o kararlı bir şekilde hemen atılı veriyordu. Gelbu'nun yaptığı en önemli ve kalıcı şey, İkinci Dünya Savaşı'nın tek düşünsel savaş karşıtı dergisi olan Duman'ı kurmuş ve yönetmiş olmasıdır ve bu, o dönemin düşünsel akımlarını gerçekten anlamak isteyenler için önemli bir belgedir. Gelbu, ihtiyacımız olan şeyi vermişti. Savaşın tam ortasında ulusal ve uluslararası tartışmaların yapılabileceği bir merkez. Roland'ın bu derginin arkasında durması, derginin önemini artırmıştı. Çünkü Roland, ahlaki otoritesi ve bağlantıları sayesinde Avrupa, Amerika ve Hindistan'dan değerli birçok yazarı dergiye kazandırmıştı. Öte yandan Rusya'nın dışında sürgünde yaşayan Lenin, Trotsky ve Lunacharsky gibi yazarlar, bunun radikalizmine duydukları güvenle düzenli olarak Dümayn'a yazıyorlardı. Böylece o dönemde tüm dünyada 12-20 ay boyunca daha ilginç, daha bağımsız bir dergit çıkmadı. Eğer Dümayn savaştan sonra da yayın hayatına devam ettirebilseydi halkın görüşünü etkileme konusunda önemli olacaktı. bu bir yandan da Clement Seon'un seslerini kestiği Fransız radikal grupların İsviçre temsilciliğini üstlendi. Uluslararası kimliğini koruyan sosyalistlerin ulusal sosyalizme kayanlardan ayrıldığı o ünlü Kental ve Zimmerwald kongrelerinde tarihi bir rol üstlendi. Hiçbir Fransız, hatta Rusya'da Bolşeviklere katılan Yüzbaşı Sadoğlu bile, Savaş döneminde Paris'teki siyasi ve askeri çevrelerde bu küçük, sarışın adam kadar korku yaratmamış ve nefret uyandırmamıştır. Fakat sonunda Fransız casusluk bürosu onu çelme takmayı başardı. Berne'deki bir otelde kalan bir Alman ajanının odasından kurutma kağıtları ve kopyaları çalınmıştı. Aslında bu sadece Alman makamlarının Dumayn'ın birkaç sayısına abone olduklarını göstermekteydi. Ve aslında gayet masum bir gerçekti. Muhtemelen Almanların düzen disiplini çerçevesinde çeşitli kütüphaneler ve daireler Dumain'ı talep etmişti. Fakat bu bahane bile Paris'in Gilbu'yu Almanlar için çalışan bir casus olarak göstermesine yetti ve hakkında dava açıldı. Kontum açıyorum, ölüm cezasına çarptırıldı. 10 yıl sonraki temiz davasında bu kararın iptal edilmesi verilen cezanın adil olmadığını göstermektedir. Fakat bundan kısa bir süre sonra... Roland ve bizler için gittikçe büyüyen bir tehlike haline gelen Gilbu, sert ve uzlaşmaz kişiliği yüzünden İsviçre makamlarıyla ters düştü, tutuklanıp hapse atıldı. Ancak ona kişisel bir sempati duyan ve zor zamanlarında gösterdiği yardımlar nedeniyle minnet borçlu olan Lenin, onu bir imzayla Rus vatandaşlığına geçirdi ve ikinci bir mühürlü trenle Moskova'ya getirdi. Aslında Gilbu orada tüm yaratıcı güçlerini geliştirebilirdi. Çünkü gerçek bir devrimcinin tüm özelliklerine sahip olan bu adam, hapis ve gıyabında verilen ölüm cezasından sonra orada, Moskova'da yapmak istediği her şey için tüm imkanlara sahipti. Nasıl ki Cenevrede Roland'dan yardım gördüyse, burada da Rusya'nın yeniden inşasında iyi şeyler yapması için Lenin'in güven ve desteğine sahipti. Öte yandan savaş sırasında gösterdiği cesur tutumuyla, Fransa'da savaştan sonra parlamentoda ve halkın gözünde başka hiç kimsenin sahip olmadığı kadar takdir görebilir ve önemli bir rol oynayabilirdi. Çünkü tüm radikal gruplar onu gerçek, atılgan, yürekli ve doğuştan lider biri olarak görüyordu. Oysa Gelbo'nun gerçekte liderlikle hiç ilgisinin olmadığı, tersine onun gelip geçici dönemlerin bir ürünü olan ve birden parlayıp yükseldikten sonra düşen ve yok olan birçok savaş şairi ve devrim siyasetçilerinden bir farkı olmadığı anlaşıldı. Gilbu nasıl yeteneğini Paris'te kavga ve bozgunculukla tükettiyse, Rusya'da da sonu gelmez polemikleri yüzünden cesaretine hayran olan tüm insanların, önce Lenin'in, sonra Barbus ve Roland'ın en sonunda da bizlerin kendisine duyduğu saygıyı kaybetti. Sonunda tıpkı başladığı gibi önemsiz broşürler ve kayda değmez tartışmalarla geçirdi zamanını. Ölüm cezası bağışlandıktan kısa bir süre sonra da Paris'in Ücra bir köşesinde, Sıradan biri olarak öldü. Savaş sırasında tüm yürekliliği ve cesaretiyle savaşa karşı çıkan Gilbu, zamanın kendisine sağladığı yükselişi kullanmayı bilse ve hak etseydi, çağımızın en büyük şahsiyetlerinden biri olabilirdi. Oysa bugün tamamen unutulup gitmiştir. Ve kim bilir belki de ben, onun dumayla savaş karşı tutumunu Şükran'la anan son birkaç kişiden biriyim. Oyunumun provaları hakkında görüşmek üzere birkaç gün sonra Cenevre'den Zürih'e döndüm. Bu kenti dağların gölgesinde göl kıyısındaki muhteşem konumu nedeniyle olduğu kadar zarif ve gelenekçi kültürü nedeniyle eskiden beri severim. Fakat İsviçre'nin savaşan ülkelerin tam ortasında barışçıl kalmasıyla Zürih birdenbire Avrupa'nın en önemli kenti, tüm düşünsel akımların merkezi olmuş, ayrıca akla gelebilecek her türlü ticaretin, borsacıların, casusların, propagandacıların buluşma yeri haline gelmişti. Kentin yerli halkı ise, kentlerine gösterilen bu ani sevgiyi haklı olarak kuşkuyla karşılıyordu. Restoranlarda, kafelerde, tramvaylarda ve caddelerde her dilden konuşan insanlar vardı. Her yerde sevdiğiniz ya da sevmediğiniz tanıdıklara rastlıyor. İsteseniz de istemeseniz de şiddetli tartışmaların içine giriyordunuz. Çünkü kaderin buraya sürüklediği tüm bu insanların varlığı savaşın sonucuna bağlıydı. Kimileri hükümetleri tarafından görevlendirilmiş, kimileri sürülmüş, dışlanmıştı. Her biri yaşamından koparılmış, bilinmeze terk edilmiş insanlardı. Hiçbirinin evi yurdu yoktu. Bu nedenle her biri sürekli dostluk ve arkadaşlık arayışı içindeydi. Askeri ve siyasi olayları etkileme, yönlendirme güçleri olmadığı için gece gündüz kah yoran, kah canlandıran hararetli tartışmalar yapıyorlardı. Ülkelerinde aylarca hatta yıllarca ağzına mühür vurmuş bu insanları konuşma, anlatma isteğinden mahrum etmek gerçekten zordu. Çünkü hepsi yıllar sonra yeniden düşünme ve yazma özgürlüğüne kavuşabildiği için yazmak ve düşüncelerini yayımlamak isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Her biri yapabileceğinin en fazlasını yapmaya çalışıyordu. Hatta vasat kişiler, Gil bu örneğinde gösterdiğim gibi, vasat kişiler bile... Eskiden olduklarından ve ileride olacaklarından daha ilginçtiler. Her dilden ve her görüşten yazarlar ve siyasetçiler bir araya geliyordu. Nobel Barış Ödülü sahibi Alfred Freud, Barış'ın koruyucusunu burada yayınlıyor. Bir zamanlar Prusyalı bir subay olan Fritz von Onuro, bize tiyatro oyunlarından bölümler okuyor. Leonard Frank, o müthiş, insan iyidir adlı yapıtını yazıyor. Andreas Latsko, Savaşta İnsanlar adlı eseriyle büyük yankı uyandırıyor, Franz Werfel eserlerinden parçalar okumak için buraya geliyordu. Geçmişte Kazanova ve Goethe'nin, benim de eskiden kaldığım Schubert Oteli'nde her ulusdan insanlara rastlıyordum. Daha sonra devrim sırasında ortaya çıkan ve gerçek adlarını hiçbir zaman öğrenemediğim Ruslar gördüm. İtalyanları, Katolit din adamlarını, katı sosyalistleri ve onlar kadar katı olan Alman Savaş Partisi'nden adamları gördüm burada. İsviçrelilerden o muhteşem rahip Leonard Regas ve şair Robert Faes'i bizim tarafımızdaydı. Fransız kitap evinde eserlerimin çevirmeni Paul Morris ise... E, konser salonunda orkestra şefi Oscar Frey'de rastlıyordum. Herkes oradaydı. Herkes oradan geçiyordu. İnsan en tuhaf olanından en mantıklısına kadar her görüşü duyuyor, kızıyor ya da coşuyordu. Yeni dergiler çıkarılıyor... Polemikler tartışılıyordu, zıt görüşler birbirine yaklaşıyor ya da araları daha açılıyordu. Yeni gruplar oluşuyor ya da dağılıyordu. Hayatımın hiçbir döneminde, o zürih günlerinde, daha doğrusu gecelerinde olduğu kadar yoğun ve heyecan verici tartışmaların yapıldığı, çok çeşitli ve tutkulu insanların bir araya geldiği bir ortama girmedim. Hiç kimsenin gözü bu büyüleyici dünyanın doğasını, dağlarını, göllerini ve yumuşak barışını görmezdi. İnsanlar gazeteler, haberler, söylentiler, fikirler, tartışmalar dünyasında yaşıyordu. İşin garip yanı, insan burada savaşı düşünsel açıdan, savaşan ülkelerdekinden daha yoğun yaşıyordu. Çünkü sorun, ulusal çıkarlar doğrultusunda zafer ya da yenilgiden bağımsız, objektif olarak görülüyordu. İnsan burada savaşı, siyasal açıdan değil, aksine Avrupa için korkunç ve şiddet içeren bir olay olarak sadece haritada birkaç sınır çizgisi olarak değil, dünyamızın geleceğini ve biçimini değiştirecek bir olay olarak görüyordu. Bütün bu insanların arasındayken beni en çok sarsan şey, sanki alın yazımın gelecekte bana neler getireceğini hissetmişim gibi, yurdu olmayan ya da ondan da kötüsü, iki ya da üç yurdu olan ancak nereye ait olduğunu bilmeyen insanlardı. Örneğin, kafe Odyum'da, Kahverengi küçük sakallı, keskin bakışlı, koyu renk gözlü, dikkat çekecek kadar kalın camlı gözlüğü olan genç bir adam genellikle tek başına bir köşede otururdu. Bu gencin yetenekli bir İngiliz şairi olduğunu duymuştum. Birkaç gün sonra tanıştığım ve adının James Joyce olduğunu öğrendiğim bu genç, İngiltere ile ilgili en ufak bir bağlantıyı dahi kabul etmiyordu. İrlandalı olduğunu söylüyordu. Gerçi İngilizce yazıyormuş ama İngilizce düşünmüyormuş ve düşünmek de istemiyormuş. Bir gün bana... Ben demişti, tüm diller üstünde olan bir dil, tüm dillerin hizmet ettiği bir dil istiyorum. İngilizce'de kendimi geleneklerden bağımsız bir şekilde ifade edemiyorum. Ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştım. Çünkü o tarihlerde Yulisesi'nin yazmakta olduğunu biliyordum. Bana sanatçının bir genç adam olarak portresi, Adlı kitabının elindeki tek kopyasını ve o tarihlerde kendisine yardım etmek için çevirmek istediğim sürgünler başlıklı tiyatro oyununu ödünç vermişti. Onu yakından tanıdıkça o muhteşem dil yeteneği ve bilgisi beni daha da şaşırtıyordu. Elektrik ışığında bir porselen gibi pırıl pırıl parlayan yuvarlak ve sert alnının ardında sanki tüm sözcükler ve deyimler yığılmıştı ve o bunları fevkalade bir ustalıkla harmanlıyordu. Bir defasında Sanatçının bir genç adam olarak portresi adlı yapıtındaki zor bir cümleyi Almanca'ya nasıl çevireceğimi sorduğunda, cümleyi birlikte önce İtalyanca ve Fransızca'ya çevirmeye çalıştık. Her sözcük için dört ya da beş deyim buluyordu. Hatta her lehçedeki anlamı da ve bunların her ifade biçimini en ince ayrımına kadar biliyordu. Genelde acı bir öfkeyle doluydu ama sanırım onu ateşli ve üretken yapan bu asabiyet ve bu güçtü. Dublin'e, İngiltere'ye ve belli kişilere karşı beslediği olumsuz duygular onda dinamik bir enerjiye dönüşmüş ve edebi eserlerinde gerçek bir özgürlüğe kavuşmuştu. Görünen o ki, o bu sertliğini seviyordu da. Onu hiçbir zaman gülerken ya da neşe içinde görmedim. Kendi içinde yuvarlanmış karanlık bir güç gibi görünürdü her zaman ve ona sokakta rastladığımda ince dudaklarını birbirine kenetlemiş, belli bir yere yetişmek için hızlı adımlarla yürüdüğünü görür, ve savunmaya geçmiş, içine kapanık doğasını konuşmalarımızdan daha güçlü bir şekilde hissederdim. Yıllar sonra onun en yalnız, her şeyden bağımsız ve aynı zamanda çağımıza bir yıldız gibi kayan eseri yazdığını gördüğümde hiç şaşırmadım. İki ulus arasında sıkışmış bir başka kişi ise İtalya doğumlu, bir İtalyan gibi yetişmiş ama bir Alman gibi yaşayan Ferruccio Busoni'ydi. Gençliğimden bu yana Hiçbir virtüözü onun kadar sevmemiştim. Piyanosuyla konser verdiğinde gözleri muhteşem bir düşsel parıltıyla dolardı. Elleri aşağıda o eşsiz müziği yaratırken, yukarıda hafifçe geriye attığı o güzel başıyla kendini müziğe bırakır, yarattığı müziği içine çekmek istercesine tüm bedeniyle kulak verir, adeta kendinden geçerdi. Konser salonlarında çevresini aydınlatan o yüzüne büyülenmiş gibi bakardım. Beni heyecanlandıran ve gümüş gibi parıldayarak içime dolan, kanıma işleyen müziğini dinlerken işte yine onunla karşılaşmıştım. Saçları kırlaşmış, gözleri hüzünle gölgelenmişti. Ben nereye aitim diye sormuştu bir defasında. Geceleyin rüyadan uyandığımda, rüyamda İtalyanca konuştuğumu biliyorum. Fakat sonra yazmaya başlayınca Almanca düşünüyorum. Öğrencileri dünyanın her yerine dağılmıştı. Kim bilir belki de farklı cephelerde birbirlerine vuruyorlardı. Ve başyapıdı doktor Faust operasına henüz cesaret edemiyordu. Çünkü çok sarsılmıştı. Bu durumdan kurtulmak için tek perdelik, küçük, hafif müzikal bir oyun yazmıştı. Fakat Savaş'ın bulutlarını kafasından uzaklaştıramıyordu. O çok sevdiğim harika, ateşli gülüşünü artık pek ender duyuyordum. Bir defasında ona gecenin geç saatlerinde istasyondaki lokantalardan birinde rastladım. Tek başına iki şişe şarap içmişti. Yanından geçerken bana seslendi, uyuşmak için dedi, şişeleri göstererek, içmek için değil. Ama bazen de insanın kendini uyuşturması gerekiyor, yoksa katlanmak zor. Müzik bunu her zaman başaramıyor ve insan ancak iyi olabilirse çalışabiliyor. Fakat en kötü durumda olanlar tam bir ikilem içindeki asaslılardı. Onlar içinde durumu duruma en kötü olanlarsa Reyni, Şikel gibi yüreğiyle Fransa'ya bağlı olup Almanca yazanlardı. Ülkeleri savaştaydı ve tırpan yüreklerin ikiye bölüyordu. Kah sağa kah sola çekilmek isteniyorlardı. Almanya'dan ya da Fransa'dan yana olmaları bekleniyordu fakat onlar bu ya ya'dan nefret ediyor, böyle bir seçimi kendileri için imkansız görüyorlardı. Hepimiz gibi onlar da Almanya ve Fransa'yı kardeş görmek Düşmanlık yerine anlaşmak istiyorlar, bu nedenle de her iki taraf adına ve her iki taraf yüzünden acı çekiyorlardı. Bunların dışında bir de Alman subaylarıyla evlenmiş İngiliz kadınları, Avusturyalı diplomatların Fransız anneleri, oğullarının biri burada, diğeri öbür tarafta hizmet eden aileler gibi yarı bağlı, yarı karışık, ne yapacağını bilmeyen insanlar vardı. Anne babalar burada ya da öbür tarafta mektup bekliyordu. Buradaki pek az şeylerine el koyabilmişler, oradaki pozisyonlarını kaybetmişlerdi. Tüm bu parçalanmış insanlar eski ve yeni yurtlarında kendilerine atfedilen kuşkulardan ve saç suçlamalardan kurtulmak için İsviçre'ye koşmuşlardı. Güç bir duruma düşme korkusuyla her iki yurdun dilinde de konuşmayı reddeden bu insanlar parçalanmış, bölünmüş varlıklar olarak orada burada gölge gibi dolaşıyorlardı. İnsanlar Avrupa'da Avrupalı gibi yaşadıkları ve düşündükleri ölçüde Avrupa'yı parçalayan şiddetli yumruğun altında eziliyorlardı. Bu arada benim yanın galası geldi. Oyun büyük alkış aldı. Frankfurt gazetesinin Almanya'ya ihbar edercesine Amerikan elçisi ve müttefik güçlerden birkaç önemli kişinin oyunu izlediğini yazması beni pek tedirgin etmedi. Üçüncü yılına girmiş olan savaşın giderek içten içe zayıfladığını ve sadece Ludendorff'un bastırdığı bu savaşa karşı direnmenin Zafere koştuğu ilk yıllarındaki gibi tehlikeli olmadığını hissediyorduk. 1918 sonbaharında savaşın bitmesi bekleniyordu fakat ben bu süreyi Zürih'te geçirmek istemiyordum. Çünkü ben de giderek her şeyi daha iyi görmeye ve anlamaya başlamıştım. Buraya ilk geldiğimde o günlerin coşkusu içinde tüm bu barışsever ve savaş karşıtı insanlar arasında benimle aynı görüşü paylaşan, Avrupa'nın uzlaşması için gerçekten kararlı bir şekilde mücadele edecek insanlar bulacağımı sanmıştım. Oysa kısa bir süre sonra savaştan kaçmış, cesurca görüşleri nedeniyle kendilerini feda etmek ister gibi görünen kişilerin aslında Alman istihbarat Örgütü'nün hizmetinde çalışan, para karşılığında herkesi gizli gizli takip eden, dinleyen karanlık tipler olduğunu anladım. Hepimiz bir süre sonra o sakin ve güvenilir İsviçre'nin her iki tarafın köstebek gibi çalışan casusları tarafından alttan alta oyulduğunu yaşayarak gördük. Çöp sepetini boşaltan oda hizmetçisi kız, santralde çalışan kadın, burnumuzun dibine kadar sokulan ve ağır ağır servis yapan garson, hepsi ama hepsi düşman güçlerden birinin hesabına çalışıyordu. Hatta çoğu kez iki tarafa çalışıyordu. Valizler gizlice açılıyor, kurutma kağıtlarının fotoğrafı çekiliyor, mektuplar yolda ya da postada kayboluyordu. Şık giyimli bayanlar otel lobilerinde ısrarla size gülümsüyor, isimlerini daha önce hiç duymadığınız coşkulu barışseverler birden karşınıza çıkıp bir bildiriye imza atmanızı ve güvenilir dostların adreslerini rica ediyordu. Bir sosyalist, La Chaux-Dufance'daki işçilere bir konferans vermem için kuşku uyandıracak kadar yüksek bir para teklif etmişti. Oysa işçilerin bundan haberi bile yoktu, sürekli tetikte olmak gerekiyordu. Gerçekten güvenilecek kişilerin çok az sayıda olduğunu fark etmem uzun sürmedi ve politikaya bulaşmak istemediğim için ilişkilerimi gittikçe daha da sınırladım. Fakat çok güvendiğim insanların arasında bile yararsız ve sonu gelmeyen tartışmaların dan aşırı liberal, anarşist, bolşevik veya politik olmayan dediğim dedik gruplaşmalardan sıkılmıştım. Saat karşı duruşuyla kendini yücelmiş hisseden ve kendi içinde tutunacak dalı olmadığı için dogmalara sarılan, klişeleşmiş, profesyonel, devrimci tipleri ilk kez doğru olarak gözlemlemeyi öğreniyordum. Böylesi yararsız tartışmalar yapanların arasında insanın kendisi de şaşırır, yanlış yapar, temeli sağlam olmayan ortak fikirler geliştirir ve kendi inançlarına, düşüncelerine ihanet etme tehlikesiyle karşılaşırdı. Bu nedenle kendimi geri çektim. Gerçekte tüm bu kafe komplocularından hiçbiri bir komploya cesaret edemedi. Bu uyduruk dünyaya politikacılarından bir teki bile gerekli politikayı yapamadı. Olumlu şeyler, savaş sonrası yeniden yapılanma başladığında tıpkı savaş karşıtı şairlerin birçoğunun savaş sonrasında doğru dürüst bir yapıt ortaya koyamaması gibi tüm bu insanlar da sürekli her şeyi eleştiren, hiçbir şeyden memnun olmayan olumsuz tavırları içinde sıkışıp kaldılar. Onlara şiirler yazdıran, politika yaptıran ve onları tartıştıran şey dönemin ateşi ve sıkıntısıydı. Dolayısıyla anlamlı bir düşüncenin değil de anlık, geçici bir yapının bir araya getirdiği, ilginç, yetenekli insanların oluşturduğu tüm bu gruplar karşı çıktıkları şey, yani savaş sona erince iz bırakmadan yok oldular. Kendime Zürihe yarım saat uzakta Rüklikon tepesinde bir otelde yer seçtim. Bütün göl adeta ayaklarımın altındaydı. Kentin kuleleri uzaklarda küçücük bir nokta gibi görünüyordu. Burada sadece istediğim insanları görüyordum. Roland ve Maceriel gibi dostlarımı davet ediyordum. Onlar da beni ziyarete geliyorlardı. Burada kendim için çalışabilir, bu acımasız dönemde zamanı değerlendirebilirdim. Gözleri kamaşmamış, kulakları vatan sözcükleriyle çınlamayan herkes, Amerika'nın savaşa girmesiyle Almanya'nın yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu görüyordu. Alman imparatorunun birdenbire bundan böyle demokratik bir yönetimin olacağını ilan etmesiyle artık vaktin geldiğini anlamıştık. İtiraf etmeliyim ki dil ve ruh birliğine rağmen Almanlar da biz Avusturyalılar da kaçınılmaz olanın kaçınılmaz olduğu için bir an önce gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyorduk ve son askerine kadar savaşacağına ant içen imparator Wilhelm'in Ülkeden kaçtığı ve zafer barışı uğruna milyonlarca insanı ölüme gönderen Ludendorff'un mavi gözlüğüyle kendini İsveç'e attığı gün rahatladık. Bu savaşla savaş denilen şeyin kökünün kazındığına, dünyamızı yakıp yıkan savaş denilen canavarın dize getirildiğine, hatta öldüğüne inanmıştık. Bizler gibi tüm dünyada. Tamamen bizim olan Wilson'un programına inanmıştık. Rus devrimi insancıl ve idealist düşüncelerle en güzel günlerini yaşamakta olduğu için o tarihlerde Doğu'da belli belirsiz bir ışığın yükseldiğini görüyorduk. Biliyorum safça bir düşünceydi bu ama bu konuda yalnız değildik. O günleri yaşayanlar Wilson'u dünyayı kurtaracak biri gibi karşılamak için tüm kentlerin sokaklarının coşkuyla inlediğini, düşman askerlerinin kucaklaşıp öpüştüğünü anımsayacaklardır. Barışın ilk günlerindeki o muazzam güven ve inanç sonraları Avrupa'da bir daha hiç olmamıştır. Çünkü uzun zamandır söz verilen adalet ve kardeşlik imparatorluğu sonunda dünyamızda kurulacaktı. Düşlediğimiz ve hepimize ait olacak bir Avrupa'ya şimdi gerçekleşecekti ya da hiçbir zaman. Cehennemi arkamızda bırakmıştık. Bizi korkutacak başka ne olabilirdi ki? Yepyeni bir dünya kurulmak üzereydi. Bizler henüz genç olduğumuz için şuna inanmaya çalışıyorduk. Düşlediğimiz daha iyi, daha insancıl olan bu dünya bizim dünyamız olacak. Avusturya'ya dönüş Mantıklı olarak düşündüğümde Almanya ve Avusturya'nın ağır yenilgisinden sonra Avusturya'ya bir dönemin imparatorluğundan geriye sadece titrek, gri ve cansız bir gölge olarak kalan ve Avrupa haritasından silinmek üzere olan Avusturya'ya dönmemin yaptığım en büyük budalalık olduğunu anlıyorum. Çekler, Lehler, İtalyanlar ve Slovenler kendi ülkelerini imparatorluktan çekip almışlardı. Geriye sadece tüm damarları kanayan parçalanmış bir gövde kalmıştı. Kendilerini Alman, Avusturyalı olarak görmeye zorlanan 6 ya da 7 milyon insanın 2 milyonu aç ve sefil bir şekilde başkentte toplanmıştı. Bir zamanlar ülkeyi zenginleştiren bankalar artık yabancı topraklar üzerindeydi. Demiryolları parçalanmış ve acınacak haldeydi. Ulusal bankanın altınları alınmış, yerine savaş borçlarının ağır yükü bindirilmişti. Sınırlar henüz kesinleşmemişti. Çünkü barış konferansı daha başlangıç safhasındaydı. Tazminat belirlenmemişti. Un yoktu, ekmek yoktu, kömür yoktu, petrol yoktu. Devrim ya da başka herhangi bir felaketle sonuçlanacak bir çözüm kaçınılmaz görünüyordu. Zaferi kazanan devletlerin yapay oluşturduğu bu ülkenin ne yapılırsa yapılsın, varlığını bağımsız sürdürmesi imkansızdı ve sosyalist partilerden Hristiyan ve ulusal partilere kadar tüm partiler hep bir ağızdan bağımsız olmak istemediklerine aykırıyordu. Sanırım dünya tarihinde ilk kez bağımsızlığa zorlanan bir ülkenin bunu reddetmesi gibi çelişkili bir durum ortaya çıkmıştı. Avusturya'ya eski komşu devletlerle ya da akraba olduğu Almanya ile yeniden birleşmek istiyor ve bu aşağılayıcı dilenci konumda olmayı hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Ancak komşu devletler kah Avusturya'yı pek yoksul buldukları için, kah Habsburgluların geri dönmesinden korktukları için Avusturya ile ekonomik işbirliğine yanaşmıyordu. Öte yandan Almanya ile birleşmesine, yendikleri Almanya'nın güçlenmesini istemeyen müttefik güçler izin vermiyordu. Sonunda şu karar verildi. Almanca konuşulan Avusturya Cumhuriyeti varlığını sürdürecekti. Böylece varlığını sürdürmek istemeyen bir ülkeye, tarihte bir eşi benzeri yok, varlığını sürdüreceksin emri verilmiş oldu. Bir ülkenin düşebileceği en kötü duruma düşmüş olan o günün Avusturya'sına, beni kendi isteğimle geri dönmeye iten nedenin ne olduğunu bugün bile açıklayamıyorum. Fakat savaş öncesinin kuşağı olan bizler her şeye rağmen güçlü bir görev duygusuyla yetişmiştik. Şimdi olduğu gibi en kötü durumlarda vatanımızın ve ailemizin yanında olmamız gerektiğinin bilincindeydik. Bu nedenle ben ülkemde başlayan bu trajik durumdan kaçmayı bir korkaklık saydım ve özellikle Yeremya'nın yazarı olarak yenilginin üstesinden gelebilmek için yazacaklarımla katkıda bulunmak zorunluluğunu hissettim. Savaş devam ederken işe yaramaz olarak gördüğüm varlığımın gerçek yerinin yenilgi sonrasında Avusturya olduğuna inanıyordum. Çünkü savaşın uzamaması için yaptığım çabalar beni gençlerin gözünde saygın bir yere getirmişti. Hiçbir şey yapamasam bile yüreklerimizi dağlayacağını çok önceden gördüğüm o acıyı paylaşabilirdim. O tarihlerde Avusturya'ya gitmek, Kuzey kutbuna gidilecekmiş gibi hazırlıklar gerektiriyordu. Kalın, sıcak ve yünlü giysiler gerekiyordu çünkü sınırın öte tarafında kömür yoktu ve kış bastırmak üzereydi. Ayakkabılarımıza pençe yaptırıyorduk. Çünkü öte tarafta sadece tahta pençe vardı. İlk ekmek ve yağ karneleri dağıtılıncaya kadar aç kalmamak için İsviçre'nin izin verdiği kadar erzak ve çikolata aldık yanımıza. Bagajımızı hırsızlığa karşı sigortalatıyorduk. Çünkü bagajları taşıyan vagonların çoğu yağmalanıyordu. Her ayakkabının ve giysinin yerine yenisini koymak mümkün değildi. Benzer hazırlıkları 10 yıl sonra Rusya'ya seyahat ettiğimde de yapmak zorunda kalmıştım. Tam bir yıl önce büyük bir mutlulukla geçtiğim sınır istasyonu başta. Bir an durdum. Geriye dönmem daha mı iyi diye geçirdim aklımdan. Bunun hayatımın kararı olduğunu hissediyordum. Fakat sonunda güç ve zor olanını seçtim ve trene binip yoluma devam ettim. Bir yıl önce İsviçre sınır istasyonu Baht'ta, çok heyecan verici anlar yaşamıştım. Şimdi geri dönerken Avusturya'nın sınır istasyonu Feltrik'te yaşadığım heyecan bir yıl öncekinden az değildi. Daha trenden iner inmez sınır memurlarının ve polislerin garip huzursuzluğunu fark ettim. Bizlerle ilgilenmiyorlar, kontrolü adeta geçiştiriyorlardı. Anlaşılan çok daha önemli bir şey bekliyorlardı. Sonunda Avusturya'dan gelen trenin yaklaştığı duyuruldu. Polisler yerlerini aldılar, memurlar bir araya toplandılar. Ne olacağından haberdar olan eşleri de yanlarına geldi. Bekleyen insanlar arasında siyahlar giymiş, yanında iki kızı olan bir kadın dikkatimi çekti. Giyimi ve davranışlarına bakılırsa soylu biriydi. Heyecanlı olduğu görülüyordu. Sık sık elindeki mendiliyle gözlerini siliyordu. Tren yavaş yavaş, neredeyse krallara has bir ağır başlılıkla gara girdi. Yıkık dökük, yağmurdan boyası aşılmış bir tren değildi. Tam aksine, siyah, geniş lüks bir trendi. Lokomotif durdu. Bekleşen insanlar arasında göze görülür bir kıpırdanma oldu. Nedenini anlayamadım. Derken, vagonun penceresinin ardında İmparator Karlı, Avusturya'nın son imparatorunu ve siyahlar giymiş eşeği İmparator içe Zita'yı gördüm. Donup kaldım. Avusturya'nın son imparatoru, 700 yıl boyunca ülkeyi yöneten Habsburg Hanedanı'nın varisi, Ülkesini terk ediyordu. Tahttan çekilmeyi reddetmesine rağmen Cumhuriyet'in yöneticileri onun şerefiyle ayrılmasını sağlamışlar, hatta ona buna mecbur etmişlerdi. İşte bu uzun boylu ve gayet ciddi adam pencerede durmuş, ülkesinin dağlarını, evlerini ve insanlarını son kez seyrediyordu. Tanık olduğum tarihsel bir andı bu. Özellikle imparatorluk döneminde büyümüş, ilkokulda öğrendiği ilk şarkı İmparator Marşı olan Büyüdüğünde askerlik hizmeti yaptığı sırada, şimdi burada, karşısında sivil giysiler içinde ciddi ve düşünceli bakan adama, karada, denizde, havada bağlılık yemini etmiş biri olan benim için bu çok sarsıcıydı. Ben, bir önceki imparatoru, bugün artık efsane olmuş o büyük şenliklerin ihtişamında sayısız kez görmüştüm. Onu Sean Bourne Sarayı'nın yüksek merdivenlerinde ailesi ve pırıl pırıl parlayan üniformalı generalleri arasında durup, kocaman, geniş çimenler üzerinde sıra sıra dizilmiş 80 bin Viyanalı öğrencinin kora halinde Haydn'ın Tanrı Seni Korusun şarkısını dinlerken görmüştüm. Onu pırıl pırıl parlayan üniformaları içinde sarayın balosunda, tiyatro gösterilerinde, başında yeşil stride şapkası, işele ava giderken, katolik yortusunda at sırtında başını eğmiş, ağır ağır Ștefan Kilisesi'ne giderken ve o sisli, Islak kış günü insanların savaşın ortasında yaşlı imparatoru Kapuzen mezarlığında son yolculuğuna uğurlarken Katafak'ta görmüştüm. İmparator sözcüğü bizim için tüm güçlerin, tüm zenginliğin kavramıydı. Avusturya'nın sürekliliğinin simgesiydi ve daha çocukken bu sözcüğü telaffuz ederken saygı duymayı öğrenmiştik. İşte şimdi onun varisini, Avusturya'nın son imparatorunu, ülkesini terk etmek zorunda bırakılan bir sürgün olarak görüyordum. Yüzyıllardır imparatorluk asası ve tacı elden ele geçen o ünlü Habsburg nedanı şu dakikalarda son buluyordu. Çevredeki herkes bu trajik anda tarihe, dünya tarihine tanıklık ediyordu. Jandarmalar, polisler ve askerler mahcubiyet içindeydi ve her zaman Gösterdikleri saygıyı göstermeliler mi, göstermemeliler mi bilmediklerinden başlarını utançla yana çevirmişlerdi. Kadınlar başlarını kaldırmaya cesaret edemiyorlardı. Hiç kimse ağzını açmıyordu. İşte tam bu sırada imparatorunu son bir kez görmek için kim bilir ne kadar uzaktan gelmiş olan yaşlı bir kadının üzüntüyle hıçkırdığı duyuldu. Derken trenin hareket edeceği sinyali verildi. Herkes gayri ihtiyarı irkildi. Bir daha geri alınamayacak saniyeler başladı. Lokomotif sert bir sarsıntıyla sanki o da kendisini zorluyormuş gibi hareket etti ve tren yavaş yavaş uzaklaştı. Memurlar saygıyla arkasından baktılar. Sonra sanki cenazeden dönüyorlarmış gibi üzgün ve mahcup yerlerine gittiler. İşte bu saniyelerde neredeyse bin yıl sürmüş monarşi gerçekten son bulmuştu. Geri döndüğüm bu Avusturya'nın başka bir Avusturya bambaşka bir dünya olduğunu hissediyordum. Tren gözden uzaklaşır uzaklaşmaz, bizler o pırıl pırıl parlayan tertemiz İsviçre vagonlarından indirilip Avusturya trenine bindirildik. Avusturya trenine adım atar atmaz bu ülkede neler yaşandığını anlamıştım. İnsanlara yerlerini gösteren görevliler zayıftı. Açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı ve güçlükle ayakta duruyorlardı. Eski püskü ve aşılmış üniformaları üstlerinden adeta dökülüyordu. Pencerelerin deri kayışları koparılmıştı. Çünkü bir parça deri bile çok değerliydi. Oturulan koltuklarda bıçaklı ve süngülü ellerce parçalanmıştı. Yerdeki tüm döşeme, ayakkabısını yamamak isteyen ve bulduğu her derinin üzerine atlayan bir ahlaksız tarafından sökülüp alınmıştı. Aynı şekilde kül tablaları da bir dirhem, nikel ya da bir bakır uğruna çalınmıştı. Genç sonbaharın, geç sonbaharın rüzgarı, camları kırık pencerelerden, yoksulluktan şimdilerde lokomotiflerde yakılan linit kömürünün isve kurumunu taşıyor. Öte yandan isve kurum, kokusu en azından savaş boyunca bir sürü hasta ve yaralıyı taşıdığını hatırladan ve sadece iskeleti kalmış olan bu vagonlardaki ağır iot kokusunu unutturuyordu insana. Ağr ağır da olsa trenin gitmesi bile bir mucizeydi. Yağlanmamış tekerleklerin gürültüsü biraz azalsa, Güçlükle ilerleyen makine duracak diye ödümüz kopuyordu. Normal olarak bir saatte gidilebilecek yol 4-5 saat sürüyordu ve gün batımıyla tamamen bir karanlığa gömülüyorduk. Trenin içindeki ampuller kırılmış ya da çalınmıştı. Bu nedenle bir şey aradığımızda kibrit yakmak zorunda kalıyorduk. Soğuktan donmamamızın nedeni ise trene bindiğimizden bu yana 6'ar ya da sekizer kişi yan yana oturmamızdı. Fakat daha ilk istasyonda bir sürü yeni yolcu binmişti ve hepsi de saatlerce beklemekten yorgun düşmüştü. Koridorlar bile tıklım tıklım doluydu. Neredeyse kış kadar soğuk gecenin ayazında insanlar basamaklara dahi çökmüştü ve barizlerini, yiyecek paketlerini sımsıkı tutuyorlar. Karanlıkta bir an olsun ellerinden bırakmaya cesaret edemiyorlardı. Barışı bırakıp bittiği iddia edilen savaşın dehşetine geri dönüyordum. Innsbruck'tan önce lokomotif birdenbire bir hırıltı çıkardı ve tüm çabalara karşın küçük bir yokuşu tırmanamadı. Görevliler telaş içinde ellerinde, fenerler karanlıkta koşuşturmaya başladılar. Bir yardım lokomotifinin yanaşması tam bir saat sürdü. Buna rağmen yedi yerine ancak on yedi saat sonra Salzburg'a varabildik. İstasyonda tek bir yük taşıyıcısı bile yoktu. Sonunda üstü başı perişan birkaç asker valizleri bir arabaya kadar götürmeme yardım etti fakat arabanın atı o kadar yaşlı ve zayıftı ki değil arabayı çekecek ayakta duracak hali yoktu. Bu nedenle iskeleti çıkmış hayvana bir de valizlerimi taşıtmaya cesaret edemedim ve bagajımı bir daha bulamayacağımdan korkmama rağmen istasyonun deposuna bıraktım. Savaş sırasında Salzburg'da kendime bir ev satın almıştım çünkü savaşa karşı farklı tutumlarımız nedeniyle eski dostlarımdan uzaklaştığımdan artık büyük kentlerde, kalabalık yerlerde yaşamak istemiyordum. Yıllar sonra yaptığım çalışmalarda kabuğuna çekilmiş yaşam biçimimin çok yararını gördüm. Avusturya'nın küçük kentleri içinde Salzburg'u en ideal kent olarak görmemin nedeni sadece doğası değildi. Salzburg aynı zamanda coğrafi konumuyla da tercih nedenimdi. Çünkü Avusturya, Almanya sınırına çok yakındı. Trenle Münih'e iki buçuk, Viyana'ya beş, Zürih ya da Venedik'e on, Paris'e yirmi saat uzaklıktaydı. Yani Avrupa'nın her yanına rahatça gidilebilecek bir noktadaydı. Tabii ki o tarihlerde Salzburg, festivalleriyle meşhur, yazları züppe ünlülerin doldurduğu bir buluşma yeri değil de henüz. Tam tersine, alplerin son bulduğu, dağların ve yamaçların Almanya'nın düzlük arazisine karıştığı bir yerde bulunan eski, kendi halinde romantik bir kentti. Evimin olduğu ormanlık tepe bu muazzam sıradağların son bulduğu eteklerin üzerindeydi. Arabaların giremediği bir yoldan yüzün üzerinde basamağı tırmanarak çıkılan evimin terasında çok kuleli kentin çatılarının oluşturduğu büyüleyici bir manzarayla karşılaştığımda tüm yorgunluğumu unutuyordum. Kentin ardında muazzam görüntüsüyle alpler uzanmaktaydı. Evim romantik olduğu kadar da kullanışsızdı. 17. yüzyılda bir piskoposun av köşkü olan bu ev kale duvarlarıyla sırt sırtaydı. 18. yüzyılın sonlarına doğru sağ ve sol tarafına birer oda eklenerek genişletilmişti. Gösterişli ve eski duvar kağıtları, İmparator Frans'ın 1807'de Salzburg'u ziyaretinde bu evin uzun koridorunda oynadığı boyalı bir bowling topu, çeşitli yasaların yazılı olduğu birkaç eski parşömen, Binanın şaşalığı geçmişinin gözle görülür kanıtlarıydı. Küçük bir şatoyu andıran bina, uzun cephesiyle gösterişli bir etki yapmakla birlikte arkaya doğru genişlemediğinden sadece dokuz odası vardı, eski antik görünümüyle sonraları konuklarımızın çok hoşuna gitmişti gitmesine ancak onu aldığım dönemde tarihi geçmişi nedeniyle felaket bir durumdaydı, oturulacak gibi değildi. Yağmur içeri akıyor. Her kar yağdığında koridorlar su içinde kalıyordu ve çatının esaslı bir tamiri imkansızdı. Çünkü marangozların çatı kirişi için tahtası yoktu. Tesisatçılar olukların lehimi için kurşun bulamıyorlardı. Güç bela katranlı mukavva ile çatıdaki çok büyük delikler kapatılmaya çalışıldı ancak kar yağdığında dama çıkıp karları temizlemekten başka çare kalmıyordu. Telefon çalışmıyordu. Çünkü bağlantı teli için bakır yerine demir kullanılmıştı. Kimse buraya servis yapmadığı için en ufak bir şeyi dahi dağ tepedemeden kendimiz taşımak zorundaydık. Fakat en kötüsü soğuk havaydı. Çünkü hiçbir yerde kömür yoktu. Bahçedeki odunlar fazla yağıştı ve ısıtmak şöyle dursun yılan tıslaması gibi ses çıkarıyor, yanacağına gürültü koparıyordu. Çok darda kaldığımızda torf kömürü kullanıyorduk. En azından o ısıtıyormuş gibi görünüyordu fakat 3 ay boyunca çalışmalarımı soğuktan morarmış parmaklarımla yatakta yazdım. Her sayfadan sonra ellerimi ısıtmak için yorganın altına sokuyordum. Fakat tüm kötü koşullara rağmen bir evde yaşamak bile az bir şey değildi. Çünkü bu felaket yılında yiyecek ve yakacak yokluğunun yanı sıra bir evde sıkıntısı vardı. Dört yıl boyunca Avusturya'da tek bir bina inşa edilmemişti. Çok sayıda ev yıkılmıştı ve şimdi de geri dönen asker ve savaş tutsaklarından oluşan bir yığın insan evsizdi. Bu nedenle mecburen her evdeki boş bir odaya bir aile yerleştiriliyordu. Dört kez bu konuyla ilgili komisyondan görevliler geldi. Fakat biz zaten iki odayı gönüllü olarak tahsis etmiştik. Ancak başlarda düşmanca saydığımız soğuk ve olumsuz koşullar etkisini gösterdi. Hiç kimse sonunda donmak için yüzlerce basamağa tırmanmak istemedi. O tarihlerde kente her iniş sarsıcı olaylarla karşılaşmak demekti. Hayatımda ilk kez insanların sarı ve dehşet dolu gözlerinde açlığı gördüm. Ekmek simsiyahtı ve un ufak oluyordu. Katran tutkal karışımı bir tadı vardı. Kahve kavrulmuş arpadan yapılıyordu. Bira sarı bir su, çikolata boyalı kum gibiydi. Patatesler de donuyordu. Bazı insanlar etin tadını tamamen unutmamak için tavşan yiyorlardı. Genç bir delikanlı bir pazar yemeği olarak bahçemizdeki bir sincabı avlamıştı. Uzun gezintilere çıkmış, kedi ve köpeklerin karnını doyurarak geldikleri pekenderdi. Kumaş olarak satılan şeylerse özel olarak hazırlanmış kağıttı. Her şeyin bir taklidi, taklidin de taklidi yapılıyordu. Erkeklerin hemen hepsinin üzerinde bir depodan ya da hastanelerden aldıkları, şimdi artık hayatta olmayan sayısız insanın giyip çıkardığı eski püskü asker, Hatta Rus üniforması vardı. Eski çuvallardan pantolon yapılması da sıklıkla görülen bir şeydi. Sanki yağmalanmış gibi bomboş vitrinlerin, sıvaları yara kabuğu gibi dökülen harap evlerin ve doğru dürüst beslenemedikleri için işlerine giderken yürümekte güçlük çeken insanların olduğu caddelerde dolaşmak, insanın yüreğini sızlatıyordu. Kırsal bölgelerde yaşayan insanlar daha iyi besleniyordu. Ahlak çöküşü sonucu hiçbir çiftçi tereyağını, yumurtasını, sütünü yasaların öngördüğü taban fiyattan satmıyor, elinden geldiğince mallarını stokluyor ve daha yüksek fiyat veren alıcıların ayağına gelmesini bekliyordu. Böylece istifçilik diye yeni bir meslek doğmuştu. Önünde işi olmayan erkekler yanlarına bir iki çuval alıp tüm çiftçileri dolaşıyor, hatta daha uygun mal bulabilecekleri yere trenle gidiyor, Yasa dışı satın aldıkları erzakı kentte 4-5 kat fazlasına satıyordu. Çiftçiler önceleri yumurta ve tereyağı karşılığında evlerine yağan banknotlardan ve istifçilik yapmaktan pek mutluydular. Ancak eşya almak için dolu cüzdanlarıyla kente geldiklerinde nasıl kendileri gıda maddelerinin 5 katını talep ediyorlarsa orak, çekiç, kazan satın almak istediklerinde fiyatların 20 hatta 50 kat arttığını acı ve öfkeyle görüyorlardı. Bunun üzerine fabrika malı aramaya ve takas yapmaya başladılar. Böylece siperlerine sığınarak mağara dönemine mutlu mesut bir şekilde geri dönen insanoğlu, bin yıldır süre gelen parayla alışveriş geleneğini de bozmuş ve ilkel takas yöntemiyle ticaret yapmaya başlamıştı. Tüm ülkede tuhaf bir ticaret şekli başlamıştı. Kenttekiler Çin porselen vazosu, halı, kılıç, av tüfeği, fotoğraf aletleri, Kitaplar, lambalar bez süs eşyası gibi ellerinden çıkarmak istedikleri her şeyi çiftçilere götürüyorlardı. Çiftliğe gittiğinizde Hintli bir Buda heykeli ya da deri kaplı Fransızca kitapların dizili olduğu Rokoko stili bir kitap dolabı gördüğünüzde şaşırıyordunuz. Üstelik eşyaların yeni sahibi gururla ''Hakiki deri, Fransız'' diyordu yanaklarını şişire şişire. Parola para yerine maldı. Bazı insanlarsa karınlarını doyurabilmek için nikah yüzüğünü ya da belindeki kemeri yiyecekle takas ediyordu. Sonunda resmi makamlar aslında sadece malı olanların ekmeğine yağ süren bu istifçiliği önlemek için duruma el koydu. Bisikletle ya da trenle istifçilik yapanların elindeki malları alıp belediyelerdeki gıda dairelerine vermek üzere kasabalardan köylere kadar her yere kordon çekildi. Buna karşılık istipçiler de vahşi batıda olduğu gibi sevkiyatı ya geceleri yapıyor ya da kendi çocukları da evde aç olan kontrol memurlarını rüşvetle kandırıyorlardı. Bazen tabanca ve bıçakların kullanıldığı gerçek bir mücadele oluyordu. Cephede dört yıl savaşmış olan delikanlılar kaçarken saklanmayı çok iyi biliyorlardı. Haftalar geçti. Kaos büyümeye, insanlar endişelenmeye başladı. Çünkü her geçen gün paranın hiçbir değerinin olmadığı biraz daha anlaşılıyordu. Komşu devletler eski Avusturya-Macaristan banknotunun yerine kendi paralarını çıkarmışlar ve küçücük kalan Avusturya'ya kronun tüm yükü binmişti. Halkın güvensizliğinin ilk işareti olarak madeni para ortadan kayboldu. Çünkü bir parçacık bakır ya da nikel basılmış bir kağıttan başka bir kıymeti olmayan banknot karşısında bir değer taşıyordu. Gerçi devlet banknot basımını olabildiğince hızlandırmıştı. Mepisto hileleriyle suni olarak artırmaya çalışıyordu. Ancak enflasyona yine de yetişemiyordu. Böylece her kent, her kasaba ve hatta sonunda her köy kendi banknotunu basmaya ve komşu köyün parasını geri çevirmeye başladı. Sonrasındaysa hiçbir değeri olmayan bu paralar da atılmaya başlandı. Paranın geçirdiği tüm bu evreleri canlı bir şekilde anlatmayı bilen ulusal bir ekonomist, Bence bu konuda çok heyecan verici bir roman yazabilirdi. Çünkü yaşanan karmaşa gittikçe akıl almaz biçime dönüşüyordu. Kısa bir süre sonra hiç kimse neyin kaç para olduğunu bilmez hale geldi. Fiyatlar almış başına gidiyordu. Bir kutu kibrit fiyatları zamanında yükseltilmiş birinin dükkanında 20 kat fazlasına satılıyordu. Öte yandan kendi halinde saf birinin her şeyden habersiz mallarını önceki günün fiyatına sattığı oluyor ve dürüstlüğünün ödülü olarak dükkan bir saat içinde boşalıyordu. Çünkü o dükkanda malların önceki günün fiyatından satıldığını duyan diğerini anlatıyor, bunu duyan koşuyor, ihtiyacı olsun ya olmasın satın alınacak ne varsa satın alıyordu. Kırmızı bir süs balığı ya da eski bir teleskop bile mal sayılıyor ve herkes para yerine malı tercih ediyordu. En garip şeyler de kira konusunda oluyordu. Çünkü hükümet kiracıların lehine, ev sahiplerinin aleyhine her türlü kira artırımını durdurmuştu. Böyle ki kısa bir süre sonra Avusturya'da orta büyüklükteki bir evin yıllık kirası bir öğle yemeğine verilenden daha az olmaya başladı. Böylece tüm Avusturya'da insanlar 5 ya da 10 yıl boyunca öyle ya da böyle evlerde kira ödemeden oturdular. Çünkü bir süre sonra ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmaları da yasaklanmıştı. Bu muhteşem kaos nedeniyle durum her hafta gittikçe daha saçma ve ahlak dışı olmaya başlamıştı. 40 yıl boyunca tasarruf yapan ve vatansever biri olarak parasını savaş tahvillerine yatıranlar dilenir hale geliyor, borcu olanlar ise borçlarından kurtuluyordu. Yiyecek dağılımında dürüst davrananlar aç kalıyor, aç gözlülük yapanlar ise karnını fazlasıyla dolduruyordu. Rüşvet veren işini hallediyor, risk alan kazanıyordu. Alışveriş fiyatına uygun satış yapanlar zarar ediyordu. Her ihtimali hesap edenler dolandırılıyordu. Paranın böyle erimesinde, uçup gitmesinde hiçbir ölçüt, hiçbir değer yoktu. Tek bir erdem vardı. Beceriklilik, kurnazlık, insafsızlık, sömürülmektense başkalarını sömürmek. Değerler ayaklar altına alınırken, Avusturya'daki insanlar da her türlü ölçütü kaybetmişti. Öyle ki bazı yabancılar... Bizdeki bu bulanık sularda çok iyi avlanabileceklerini anlamışlardı. Üç yıl süren ve gittikçe kötüleşen enflasyon boyunca ülkede istikrarlı olan tek şey yabancı paraydı. Avusturya kronu eriyip gittiği için herkes İsviçre frankı, Amerikan doları istiyor. Bunu fırsat bilen bir sürü yabancı, can çekişen Avusturya kronunun leşini kemiriyordu. Avusturya adeta yeniden keşfedilmiş, korkunç bir şekilde yabancıların akınına uğramıştı. Viyana'daki tüm oteller bu akbabalarla dolmuştu. Bunlar diş fırçasından çiftliğe kadar her şeyi satın alıyordu. Bizzat mal sahiplerinden ve antikacılardan dolandırıldıklarını anlamalarına fırsat vermeden tüm koleksiyonları topluyorlardı. İsviçreli sıradan otel görevlileri, Hollandalı stenograflar Ring Caddesi'ndeki lüks otelin kral dairelerinde kalıyorlardı. Ne kadar inanılmaz görünse de bizzat kendim Salzburg'daki ünlü ve lüks Liu Reap otelinin tamamının uzun bir süre işsiz İngilizlere kiralandığına tanık oldum. Çünkü İngilizler yüksek miktardaki işsizlik parası sayesinde burada kendi yoksul mahallelerinde olduğundan çok daha ucuz yaşıyorlardı. Taşınabilir olan ne varsa kayboluyordu. Gittikçe Avusturya'da ne kadar ucuz yaşanabileceği ve alışveriş yapılacağı haberleri hızla yayılıyordu. İsveç'ten, Fransa'dan yeni hırslı konuklar geliyor, Viyana'nın içinde, sokaklarda Almanca'dan çok fazla İtalyanca, Fransızca, Türkçe ve Rumence duyuluyordu. Hatta enflasyonun başlangıçta çok ağır ilerlediği Almanya, tabi sonraları bizdeki enflasyonun milyon katına çıktı, Almanya bile markını eriyen krona karşı kullanıyordu. Biz sınır kenti olarak Salzburg her gün yapılan bu yağmayı gözlemlemem için iyi bir fırsattı. Komşu köylerden ve kentlerden yüzlerce binlerce insan Bavyera'dan küçük kentlere akın ediyordu. Giysilerini burada yaptırıyor, buradaki eczaneleri ve doktorları tercih ediyorlardı. Hatta Münih'teki büyük firmalar posta ücretinin düşük olması nedeniyle yabancı ülkelere mektup ve telgraflarını buradan gönderiyorlardı. Sonunda Alman makamları her ihtiyacın Almanya'daki dükkanlar yerine daha ucuz olan Salzburg'tan, satın alınmasını önlemek amacıyla duruma müdahale etti. Bir Alman marka 70 Avusturya kronuydu ve gümrükte Avusturya'dan gelen her mala el konuyordu. Fakat el konulmayan bir mal vardı, kişinin içinde taşıdığı bira. Böylece Bavyeralı bira düşkünleri her gün borsaya bakıp kronun değer kaybetmesiyle kendi ülkelerinde 1 litre biraya verecekleri parayla Avusturya'da 5-6 ya da 10 litre bira içip içmeyeceklerini hesaplıyorlardı. Onlar için bundan daha çekici bir şey olamazdı. Böylece sınır komşusu, Frey Lysing ve reşin halde yığınla insan, çoluk çocuk canlarının çektiği, midelerinin alabileceği kadar çok bira içmek için bu tarafa geçiyordu. Her akşam tren istasyonunda sarhoş, bağırıp çağıran, geyiren ve kusan insanlar adeta zetsiz bir tiyatro oyunu oynuyorlardı. Birayı fazla kaçırmış olanlarsa... Bagajların taşınmasına yarayan tekerlekli arabalarla, nara atan, şarkı söyleyen insanlarla dolu trene bindiriliyordu. Tabii ki bu neşeli bav korkunç bir rövançla karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü Avusturya kronu dengesini bulmaya başladığında ve Alman markı inanılmaz bir şekilde değer kaybettiğinde aynı tren istasyonunda bu kez Avusturyalılar ucuz bira içmek için öbür tarafa gitmeye başladılar. Aynı tiyatro tekrarlanıyordu ancak bu kez aksi yöne doğru. Her iki ülkede yaşanan o büyük enflasyonun tam ortasındaki bu bira savaşı en tuhaf anıların arasında sayılır. Çünkü o yılların çılgın karakterini belki de en canlı, en garip şekilde yansıtan bu bira savaşıydı. Fakat ne tuhaf. O tarihlerde nasıl geçinmeye, yaşamaya çalıştığımızı hiç hatırlamıyorum. Günlük yaşamın üstesinden gelmek için Avusturya'daki herkes binlerce, on binlerce kronu, sonrasında Almanya'daki insanlar milyonlarca markı, nasıl ve nereden çıkarıyordu. Fakat garip ve anlaşılmaz olan şu ki o kadar para vardı. İnsan koşullara alışıyor, karmaşaya uyum sağlıyordu. Dönemin Avusturyası'nda bir yumurtaya ödenen parayla eskiden lüks bir otomobil alınabildiğini, sonrasında Almanya'daysa bir yumurtaya 4 milyar mark ödendiğini duyan o günleri yaşamamış bir yabancı, doğal olarak kadınların saçlarını başlarını yola yola kendilerini sokağa attığını, hiç kimsenin alım gücü olmadığı için Dükkanların ıssızlaştığını, tiyatro ve diğer eğlence mekanlarının bomboş olduğunu sanabilir. Fakat inanılmaz gibi gelse de durum tam tersiydi. Yaşamın devam etmesi konusundaki istek paranın istikrarsızlığından daha önemliydi. Tüm bu mali karmaşa içinde günlük yaşam hemen hemen hiç pürüzsüz devam ediyordu. Fakat tek tek bireylerin yaşantısında çok şey değişiyordu. Zenginler yoksullaşıyordu. Çünkü bankalara yatırdıkları paralar devlet tahvilleri değer kaybedip eriyordu, vurguncularsa zenginleşiyordu. Fakat düzenin tekeri insanların yazgısını aldırmadan aynı tempoda dönmeye devam ediyor, hiçbir şey olduğu yerde durmuyordu. Fırınca ekmeğini yapıyor, ayakkabıcı çizmesini dikiyor, yazar kitabını yazıyor, çiftçi tarlasını sürüyor, trenler yollarına devam ediyor. Gazete her sabah aynı saatte kapı önüne bırakılıyor, özellikle eğlence yerleri barlar, tiyatrolar dolup taşıyordu. Çünkü bir zamanlar en istikrarlı şey olan paranın her gün değer kaybetmesi gibi hiç beklenmedik şeyin olmasıyla insanlar hayatın gerçek değerlerinin iş, sevgi, dostluk, sanat, doğa kıymetini çok daha iyi anlamış ve tüm ulus felaketin tam ortasında hiç olmadığı kadar yoğun ve heyecanlı yaşamaya başlamıştı. Gençler dağlarda uzun yürüyüşler yapıyor, güneşten bronzlaşmış eve dönüyordu. Dans lokallerinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik çalıyor, her yerde yeni fabrikalar kuruluyor, mağazalar açılıyordu. Ben şahsen o yıllarda olduğu kadar yoğun yaşadığımı ve çalıştığımı anımsamıyorum. Daha önce önemli gördüğümüz şey şimdi daha çok önem kazanıyordu. Sanatı o kargaşa yıllarında olduğu kadar çok sevmemiştik daha önce. Çünkü paranın ihanetini gördükten sonra sadece içimizdeki sonsuzluğun gerçek ve tek şey olduğunu anlamıştık. Örneğin o en sıkıntılı günlerde izlediğim operaları unutamam. Yarı aydınlık sokaklarda el yordamıyla yürürdük. Kömür kıt olduğu için sokak lambaları kısıtlı yanardı. Tiyatroda en ucuz yer için bir deste banknot öderdik. Oysa eskiden aynı parayla lüks pil hocanın yıllık aboneliği karşılanırdı. Baltomuzu çıkarmadan otururduk çünkü salon ısıtılmazdı. Isınmak için birbirimize sokulurduk. Eskiden üniformalı beyler ve şık tuvaletli bayanlarla ışıldayan salon ne kadar hüzünlü ve renksizdi. Para değer kaybetmeye devam ederse ve kömür alımı aksarsa, bir hafta sonra operada oyunun sahnelenmeyeceğini hiç kimse bilemezdi. İmparatorluk döneminde lüks ve görkemli olan bu binada her şey iki kat daha çaresiz bir haldeydi. Nota sehpasının arkasında oturan Filarmoni orkestrasının müzisyenleri eski ve yukranmış fraklarının içinde zayıf, bitkin ve her türlü yoksunluktan tükenmiş görünürlerdi. Hayaletler evine dönmüş binada, bizler de birer hayaletten farksızdık. Derken orkestra şefi değneğini kaldırıp perde iki yana açıldığında eşsiz bir şölen başlardı. Her sanatçı, her müzisyen verebileceğinin en mükemmelini verirdi. Çünkü hepsi de bu çok sevilen salonda, Belki de o gece son kez sahne aldığını geçirirdi aklından. Bizlerse daha önce hiç olmadığı kadar kendimizi vererek dinlerdik onları. Çünkü bunun belki de izlediğimiz son gösteri olduğunu düşünürdük. Hepimiz, binlercemiz, yüz binlercemiz aynı şekilde yaşardık. Batmamıza bir karış kaldığı o haftalarda, aylarda ve yıllarda herkes tüm gücünü ortaya koyardı. Var olmanın, hayatta kalmanın söz konusu olduğu o tarihlerdeki kadar... Güçlü bir yaşama isteğini yaşamın boyunca ne kendimde ne de başka bir ulusta gördüm. Buna ve her şeye rağmen talan edilmiş, yoksul ve umutsuz Avusturya'nın o tarihlerde nasıl da ayakta kalabildiğini bugün herhangi birini anlatmakta sıkıntı çekerim. Sağında Bavyera'da Komünist Sovyetler Cumhuriyeti kurulmuştu. Solunda Macaristan Belakun yönetiminde Bolşevik olmuştu. Bugün bile hala Devrimin nasıl olup da Avusturya'ya sıçramadığına şaşarım. Patlama için hiçbir şey eksik değildi. Eve dönmüş askerler yırtık pırtık giysiler içinde yarı aç yarı tok sokaklarda dolanıyor. Savaş ve enflasyondan çıkar sağlayanların arsız lüksüne öfkeyle bakıyorlardı. Kışlalarda bir tabur kızıl muhafız kıtası ateşe hazır bekliyordu ve hiçbir karşı örgütlenme yoktu. 200 kararlı erkek o tarihlerde Viyana'yı ve tüm Avusturya'yı avucunun içine alabilirdi. Fakat ciddi hiçbir şey olmadı. Sadece tek bir defa disiplinsiz bir grup darbeye kalkıştıysa da bu deneme 4-5 düzine silahlı polis tarafından kolayca bastırıldı. Böylece mucize gerçek oldu. Güç kaynakları olan fabrikalarının, kömür ocaklarının, petrol yataklarının elinden alınmasına, yağma edilmesine, arasının değer kaybetmesine ve çığ gibi düşmesine rağmen bu ülke ayakta kalabilmiş, varlık göstermiş ve direnebilmişti. Kim bilir belki zayıf olduğu için, halkı savaşamayacak kadar güçsüz ve aç olduğu için ya da belki de o gizemli Avusturya'ya has gücü sayesinde, doğuştan var olan uzlaşma ruhu sayesinde, çünkü iki büyük parti olan Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Sosyalistler bile aralarındaki büyük görüş ayrılığına rağmen bu zor dönemde ortak bir yönetim kurmak için birleşmişlerdi. Her iki taraf da tüm Avrupa'yı beraberinde sürükleyecek bir felaketi önlemek için karşılıklı ödünler veriyordu. Yavaş yavaş ilişkiler düzene girmeye, sağlamlaşmaya başladı ve sonunda herkesi şaşırtan ve imkansız görünen şey gerçekleşti. Yerle bir edilmiş bir ülke ayakta kalmayı başardı. Hatta ileride Hitler gelip bu sadık, Fedakar ve her türlü yoksunluğa göğüs germesini bilen cesur halkın ruhunu ele geçirmeye çalıştığında bile bağımsızlığı için mücadele isteğini kaybetmeyecekti. Fakat bu radikal çöküş sadece dış görünüşte ve politik anlamda önlenebilmişti. İçte ise savaş sonrasının ilk yıllarında inanılmaz bir devrim gerçekleşti. Ordularla birlikte bir şeyler daha yerle bir olmuş, yok edilmişti. O da aşırı alçak gönüllü yetiştirilmiş olan bizim kuşağın, ülkeyi yönetenlerin yanılmazlığına duyduğu inançtı. Fakat son askeri ve atına kadar savaşmaya ant içmiş, nemli ve sesli bir gecede ülkesini terk etmiş imparatorlarını ya da komutanlarını ya da politikacılarını ya da sürekli savaşı ve zaferi, yokluğu ve ölümü öven şairlerini sevmeye, hayranlık duymaya devam etmeleri beklenebilir miydi Almanlardan? İşte şimdi barut dumanı ülkenin üzerine çökünce dehşetin yüzü ortaya çıkıyor. Savaşın her yeri çöle çevirdiği görülüyordu. Dört yıl boyunca cinayeti ve yağmayı kahramanlık ve savaş ganimeti olarak savunmuş bir ahlak anlayışı hala nasıl kutsal sayılabilirdi ki? Vatandaşlarına olan sorumlulukların zor olanlarını yerine getirmeyen yok sayan bir devlet halkını verdiği sözlere nasıl inandırabilirdi? İşte yine bu insanlar, kendilerini görmüş geçirmiş sanan o bildik çevre, barışı yüzlerine gözlerine bulaştırarak savaşta yaptıkları o çılgınlığı kat ve kat aşmıştı. Bugün artık herkes, sayıları çok az olan bizlerse çok önceden bu barışın manevi bir atılımda bulunmak için tarihin bize sunduğu belki de en büyük fırsat olduğunu biliyordu. Wilson bunu anlamış, geniş vizyonuyla gerçek ve sürekli bir dünya barışının planını çizmişti. Fakat eski generaller, eski devlet adamları ve eski çıkarcılar bu planı parça parça edip değersiz bir kağıt durumuna düşürmüşlerdi. Bu savaşın son savaş olacağına dair verilen kutsal sözler, kimi düş kırıklığına uğramış, kimi tükenmiş, kimi çaresiz olan askerlere son bir güç vermiş olan kutsal sözler, o eski, korkunç taktikleriyle kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar, görüşmeler yapan ve Wilson'un olgun, insancıl taleplerini bastırmayı başaran silah fabrikatörlerinin çıkarlarına ve politikacıların kudurgan oyunlarına hayasızca kurban edilmişti. Dünya gözlerini açabildiği ölçüde aldatıldığını görmüştü. Çocuklarını kurban eden anneler aldatılmıştı. Evlerine dilenci gibi dönen askerler aldatılmıştı. Vatanperverce savaş tahvili alanlar aldatılmıştı. Devletin verdiği sözlere inanan herkes aldatılmıştı. Yeni ve daha iyi bir dünya düzenine inanan bizler aldatılmıştık. Varlığımızı, mutluluğumuzu, zamanımızı ve sahip olduğumuz her şeyi kumar masasına yatıran o eski oyunun aynı ya da yeni, gözü kara insanlar tarafından tekrar başlatıldığını görüyorduk. Tüm bir genç kuşağın önce zaferi, sonra da barışı elinden kaçıran babalarına öfkeyle ve aşağılayarak bakmasına şaşmamak gerekir. Yaptıkları her şeyi kötü yapan, olacakları tahmin edemeyen ve her şeyi yanlış hesaplayan onlar değil miydi? Yeni kuşakta saygının her biçiminin yok olması anlaşılır şey değil miydi? Tüm yeni kuşak anne babasına, politikacılara, öğretmenlerine artık inanmıyordu. Devletin verdiği her karar, yaptığı her açıklama kuşkuyla karşılanıyordu. Savaş sonrasının kuşağı o güne kadar geçerli olan her şeyden bir silkin işte kendini kurtarıyor ve her türlü geleneğe sırt çeviriyordu. Yazgısını eline almaya, geçmişten kopmaya, bir sıçrayışta geleceğe ulaşmaya kararlıydı. Yaşamın her alanında yepyeni bir dünya, yepyeni bir düzen onlarla başlayacaktı. Doğal olarak her şey aşırı bir abartıyla başladı. Kendileriyle yaşıt olmayan herkese ve her şeye bitmiş gözüyle bakıyorlardı. Daha önce olduğu gibi aileleriyle seyahat etmek yerine 11-12 yaşındaki çocuklar örgütlenmiş ve cinsel konularda bilgili olarak sürüler halinde Göçmen kuşlar gibi ülkeyi baştan başa geziyor, İtalya ve Kuzey Denizi'ne kadar gidiyordu. Okullarda Rus örnekleri gibi öğrenci komiteleri kuruluyor, bu komiteler öğretmenleri kontrol altında tutuyor, müfredatı yerle bir ediyordu. Çünkü onlara göre çocuklar sadece istedikleri şeyi öğrenmeliydi. Geçerli olan her şeye sadece baş kaldırmak istedikleri için isyan ediyorlardı. Hatta doğa kurallarını hiçe sayıp cinsler arasındaki kutupluluğa karşı çıkıyorlardı. Kız çocukları saçlarını kısacık kestiriyorlardı. Öyle ki onları erkek çocuklardan ayırmak güç oluyordu. Genç erkekler ise daha kız gibi görünmek için sakal ve bıyıklarını tıraş ediyordu. Homoseksüellik ve lezbiyenlik içten geldiği için değil, geleneksel, bildik, normal sevişme biçimlerine karşı çıkmak istenildiğinden moda oluyordu. Yaşamın her biçimi radikal ve devrimci olmak zorundaydı tabii ki sanatta. Yeni resim anlayışı Rembrandt, Holbein ve Velázquez'in yapıtlarını modası geçmiş olarak nitelendiriyor. En çılgın kübik ve gerçeküstü deneyimler başlıyordu. Anlaşılır olan her şey her yerde dışlanıyordu. Müzikte melodi, portrelerdeki benzerlik, dildeki anlaşılırlık der diye das ertikelleri kalkıyor, cümle yapısı alaşağı ediliyor, telgraf tarzı sert ve cüretkar, ünlem işaretleriyle dolu yazı tercih ediliyordu. Ayrıca aktif olmayan, politik kuranlar ortaya koymayan edebiyat çöpe atılıyordu. Müzikte ısrarla yeni sesler aranıyor, ölçüler bölünüyor, mimaride evlerin içi dışına çevriliyor, dansta vaysin yerini küba ve zenci alıyor, modada çıplaklık vurgulanarak, sürekli tuhaflıklar yaratılıyor, tiyatroda hamlet frak giyiyor, tiyatro oyunlarında gerilim ve heyecan durağa çıkıyordu. Yapılmış bitmiş ve olmuş her şeyi tek bir sıçrayışla geçmek için her alanda en çılgın denemelerin yapıldığı bir döneme giriliyordu. Bir insan ne kadar gençse ne kadar az şey öğrendiyse geleneklere o kadar az bağlı olacağından o kadar çok talep görüyordu. Sonunda genç kuşak anne ve babalarının dünyasından çılgınca intikamını alıyordu. Fakat bu adeta karnaval gibi karmaşıklığın ortasında bana en trajikomik gelen, eski kuşaktan birçok entelektüelin geride kalmaktan, gündemde olamamaktan korkup, umutsuzca ve alel acele yapay bir şekilde kendilerini allayıp pulladıklarını ve hiç çekinmeden dolambaçlı yollardan topallıya topallıya ve beceriksizce diğerlerinin peşinden gittiğini görmekti. Kendi halinde sade, sakallarına ak düşmüş akademi profesörleri bir zamanlar yaptıkları ve şimdilerde alıcı bulamayan Naturmort resimlerini zarlar ve küplerle sembolik olarak süslüyorlardı. Çünkü genç yöneticiler, Aşırı klasik olarak gördükleri resimleri galerilerden kaldırıp depoya koyuyordu. On yıllarca düzgün, anlaşılır bir Almanca ile yazan yazarlar yeni modaya uyarak cümlelerini parçalıyor, eylemciye dönüştürüyorlardı. Rahatına düşkün Prusyalı, yüksek memurlar kürsülerde Karl Marx'ı okutuyor. Yaşlı saray balerinin yarı çıplak giysiler içinde orasını burasını burkarak Beethoven'ın oposiyonatasını ve Schönberg'in Aydınlık Gecesi'ni oynuyorlardı. Yaşlılar her yerde son madayı çılgınca takip ediyordu. Birdenbire tek bir hırs ortaya çıkmıştı. Genç olmak, dünkünden daha aktüel olanı, onun da aktüelini, daha radikal olanı şimdiye kadar hiç var olmamış bir şeyi birdenbire bulup çıkarmak tek amaçtı. Paranın değer kaybetmesiyle Avusturya ve Almanya'da Diğer tüm değerlerin hızla inişe geçtiği o yıllar nasıl da vahşi, anarşist ve inanılmaz bir dönemdi. Coşkuyla kendinden geçişin, inanılmaz yalanların olduğu, sabırsızlığın ve fanatizmin eşi benzeri görülmemiş karışımının olduğu bir dönemdi. Olağan ve kontrol dışı, tuhaf, garip olan her şey altın çağını yaşıyordu. Teosofi, okültizm, spritizm, uyurgezerlik, antroposofi, El okuma, grafoloji, Hint yoga öğretisi ve mistiklik yayılmıştı. O güne kadar bilinen heyecanın üstündeki yeni heyecanlar, morfin, kokain ve eroin, her türlü uyuşturucu yaygınlaşıyor. Tiyatro sahnelerinde ensest ilişki, baba katili gibi konular ilgi çekiyor. Politikada ise komünizm ve faşizm yegane konu haline geliyordu. Buna karşı normal ve ölçülü olan her şey dışlanıyordu. Fakat... Bu karmaşa dönemini kendi yaşamımda da, sanatın gelişiminde de aramak istemiyorum. Başlangıçta ölçüsüzce ileri atılan her düşünce devrimi gibi bu da gelenek kokan havayı temizlemiş, yılların gerilimi boşaltılmış ve her şeye rağmen pervasız deneyimlerinden önemli mesajlar bırakmıştı geride. Aşırılıklarına ne kadar yabancı kalsak da onları kınamaya ve kibirle reddetmeye hakkımız yoktu. Çünkü bu yeni kuşak aslında bizim kuşağımızın fazla dikkatli ve sessiz olduğu için kaçırdığı şeyleri aşırı telaşla ve sabırsızca da olsa düzeltmek istiyordu. Savaş sonrası dönemin, savaş öncesi dönemden farklı olması konusundaki içgüdülerinde tamamen haklıydılar. Yeni bir dönemi, daha iyi bir dünyayı önceki kuşaktan olan bizler de savaştan önce ve savaş sırasında istememiş miydik? Kuşkusuz bir önceki kuşaktan olan bizler, dünyanın... Tehlikeli bir şekilde yeni bir politikaya geçişi karşısında vakit kaybetmeden uluslararası bir örgüt kurmayı becerememiştik. Gerçi daha barış görüşmeleri devam ederken Löfü adlı romanıyla tüm dünyada ünlenen Henry Barby, Avrupa'daki tüm aydınları bir uzlaşma çerçevesinde birleştirmeyi denemişti. Tüm ulusların yazarlarını, sanatçılarını bir ant çevresinde toplaması planlanan ve adının Clarte olması düşünülen bu grup, gelecekte uluslarının birbirlerini kışkırtmalarına engel olacaktı. Barbus bana ve Rene Şekele'ye Alman grubunun yönetimini, yani görevin en zor kısmını vermişti. Çünkü Almanya'da Versailles Barış Antlaşması'na duyulan öfke henüz dinmemişti. Ren, Sığar bölgeleri ve Bainaz-Bürkont henüz işgal birlikleriyle doluyken Almanları milliyetçiliğin üstünde düşünmeye ikna etmek çok zordu. Yine Barbüs bizi yarı yolda bırakmasaydı, Gasforti'nin yıllar sonra birlikte gerçekleştirdiği gibi Pen Kulübe benzer bir örgüt kurulabilirdi. Ne yazık ki Rusya'ya yaptığı bir yolculuk sırasında büyük kitlelerin şahsına gösterdiği büyük bir coşku ve hayranlıkla karşılaşan Barbüs, Burjuva devletlerin ve demokrasilerin gerçek bir uluslararası dünya kardeşliği oluşturma yeteneğinden yoksun olduğuna ve uluslararası dünya kardeşliğinin Yalnızca komünizmde mümkün olacağına inanmıştı. Barbüz, Clartey'i fark ettirmeden bir sınıf kavgası aracı yapmaya kalktığında her türlü radikalizmin bizim kanadı zayıflatacağını bilen bizler buna karşı çıktık. Böylece aslında çok önemli olan bir proje daha yolun başında çökmüş oldu. Düşünce özgürlüğü için verdiğimiz mücadeleyi kişisel özgürlüğümüz ve bağımsızlığımıza duyduğumuz aşırı sevgi yüzünden bir kez daha kaybetmiştik. Böylece yapacak tek bir şey kalmıştı. Sessizce kendi dünyamıza çekilip işimizi yapmak. Dışa vurumcular ve değiş yerindeyse aşırıcılar için 36 yaşındaki ben onları maymun gibi taklit etmeye yanaşmadığım için yaşlı kuşaktan, soyu tükenmiş bir kuşaktan sayılıyordum. Eskiden yazdığım hiçbir çalışmamı beğenmiyordum artık. Estetikçi dönemimde yazdığım kitaplardan hiçbirini yeniden bastırmıyordum. Bu, yeniden başlamak ve tüm bu iznin sabırsız dalgaları geçinceye kadar beklemek demekti. İşte bu vazgeçiş dönemimde kişisel hırsımın olmayışı çok işime yaradı ve o yıllar bir şeylerle meşgul olmak için Dünya Fikir Mimarları başlıklı dizime başladım. Amok koşucusu ve meçhul bir kadının mektubu başlıklı novellalarımı çok dingin bir ruh haliyle yazdım. İçinde yaşadığım ülke, dünya, Yavaş yavaş bir düzen oluşturmaya başlamıştı. Benim de artık tereddüt etmemem gerekiyordu. Başladığım her şeyin bana anlık gibi geldiği dönem bitmişti. Ömrün yarısına gelmiş, boş sözler verecek yaşı geçmiştim. Şimdi artık verdiğim sözleri yerine getirme ve kendimi kanıtlama ya da her şeyden ve kendimden vazgeçme zamanıydı.